OSHO Ölmeden Önce Ölünüz OSHO ve Ölümün Anlamı Ölüm, bir gazetenin ölüm ilanlarına baktığınızda genel bir olaya dönüşebilir ama özünde çok özel bir durumdur. Kesinlikle özel ve mahrem olmayan iki deneyim vardı. Ölüm ve rüya görmek. Kimse benim yerime ölemez ve kimse benim yerime rüya göremez. Oshonun görüşüne göre ölümü anlayabilmek kişinin tinsel gelişimi için büyük bir önem taşır. Yaşam ve ölüm olguları batıda birbirinin karşıtı birbirini dışlayan iki unsur olarak görülür. Ölüm bir korku nesnesi, bir tabu, üzerinde konuşmaktan kaçınılan bir konudur. Bir din profesörünün bir keresinde söylediği gibi artık cinsellik rahatlıkla tartışılabilen ölüm ise müstehcen bir konuya dönüştü. Birçok batılı filozof, özellikle varoluşçu düşünürcüler, ölüm üzerine kafa yormuşlardır. Jean-Paul Sartre bir cümlede batının ölüme bakış açısının tipik bir örneğidir. Yaşama anlam veren şey asla ölüm olamaz. O tam tersine prensipte yaşamın tüm anlamını silen şeydir. Oşa'nın bakış açısı ise tamamen farklıdır. O şöyle der, ölüm yaşamın karşısında değildir. O yaşamı sona erdirmez. Yalnızca onu güzel bir zirveye taşır. Yaşam ölümden sonra bile devam eder. Doğumdan önce de var olduğu gibi ölümden sonra da var olmaya devam edecektir. Yaşam doğumla ölüm arasında küçük boşluklarla sınırlı değildir. Aksine doğum ve ölümler yaşamın sonsuzluğunda küçük bölümlerdir. Batıda ölüm kötülüklerle bağlantılı ve özünde olumsuz bir karaktere sahip olarak algılanır. Yaşam ve ölüm karşıtlık içinde görülür. Bunun temelinde Aristo mantığındaki ya o ya da bu ama her ikisi birden değil görüşü yatar. A eşittir A, A olmayan ise A'nın karşıtıdır. Bu ikinci kavrama göre örneğin kürtaj karşıtı olmayan herkes kürşat yanlısıdır. Aynı şekilde ölümün de yaşamın karşıtıdır. Bunun sonucu olarak genç kalmak gitgide daha fazla önem kazanırken Yaşlandığını gizlemek, yaşlılık konusunda savunmacı ve af dileyici bir tavır takınmak da zorunlu hale gelmektedir. Doğu ise ölüm konusunda daha dikkatli, dinamik bir görüşe sahiptir. Bu anın hem aya hem de daha fazlasına eşit olduğuna dair bütünsel bir inanıştan kaynaklanıyor. Doğu hiçbir şeyin mutlak olmadığına, her şeyin göreceli ve devinim halinde olduğuna inanır. Artık çağdaş bilim, tıp biliminde ortaya çıkan yeni anlayış, sosyal bilimlerle dallar arası geçişliliği destekleyen yaklaşımlar tümüyle gerçekliği değerlendirirken ya o ya da bu yerine ikisi de yaklaşımının önemini ve geçerliliğini tanımaya başladılar. Osho, doğunun ölümünü de içeren yaşam bakış açısını anlatıyor. O, yaşamı anlayabilmek, yalnızca var olmak değil gerçekten yaşayabilmek için kişinin ölümü tanıması gerektiğine işaret ediyor. Kişinin ölümden korkmaması ya da ona karşı zafer kazanma yollarını aramaması gerektiğini, yalnızca onu bilmesi gerektiğini, bu bilmenin kendi içinde ölümün gerçek anlamını açığa çıkaracağını söylüyor. Osho, yaşam ve ölümün daha büyük bir yaşam bütünlüğünün, kozmik bir yaşamın parçaları olduğu görüşünü getiriyor. Her soluk alışımızda yaşıyoruz ve verdiğimiz her solukta, Ölüyoruz ama o şeye göre ikisi de uyum içinde işliyor. O döllenme anından itibaren ölmeye başladığımız, o andan itibaren ölüme doğru gittiğimiz düşüncesini sunuyor. Bir tohum çiçeğe dönüşür. Biz buna çiçeklenme, büyüme deriz. Aynı şekilde ona göre doğum da ölüme doğru büyüyor. O şu, şu gerçeğe dikkatimizi çekiyor. Her an ölebildiğimize göre ölüm her zaman burada ve şu andadır. Yaşam ve ölüm ayrı değildir. Bir madalyonun iki yüzü gibidir. O şeye göre ölüm gelecekte değildir. Her an yaşanmaktadır. Gelecekte olduğunu söylemek şu anı görmemezlikten gelip yanılsama içinde yaşamayı sürdürmek demektir. Onu geleceğe erteleme nedenimiz egomuzun ben olma duygumuzun öleceğini ya da asla kabul etmemesidir. Bu yüzden şo, ölümü anlamanın bir da egonun yaşam biçimi olmasını, asıl merkezin bilinç olduğunu kavramak olduğunu anlatır. Ve ölüm bilincimizi asla öldürmez. O sonsuzdur. Ölüm yalnızca kişinin varoluşunu yönlendirmeye başlayan egoist varsayımı öldürür. Bu nedenle ölüm olgusu kendi içine bir çelişki taşır. Ölüm gerçekliğinden daha büyük bir gerçek yoktur. Her şey ona bağlıdır. Aynı şekilde ölüm diye bir şey de yoktur. Çünkü ego ve fiziksel beden ölse bile bilinç kurtulu ve yaşamını sürdürü. Peki ölmeden önce ölümü tanıyabilir miyiz? Oşo'ya göre bu mümkündür. Bunu başarabilmek için o meditasyonu önerir. Kişi yalnızca medyatif bir durumdayken ölümü deneyimleyebilir. Oşo şö şöyle der. Meditasyon ve ölüm oldukça benzer deneyimlerdir. Öldüğünüz zaman egonuz yok olup geriye yalnızca saf benliğiniz kalır. Aynı şey meditasyonda da gerçekleşir. Katıksız egonun yok olup yalnızca saf oluşun, varlığın kalışı. Bu benzerlik öylesine derindir ki insanlar ölümden korktukları gibi meditasyondan da korkarlar. Yani farklı bir deyişle meditasyondan korkmazsanız ölümden de korkmazsınız. Meditasyon sizi ölüme hazırlar. Ölmeden önce ölümü tanımanızı sağlar. Ve bir kez ölmeden önce öldüğünüzde ölüm korkusu sonsuza dek kaybolacaktır. Ölüm sizi almaya geldiğinde varlığınız üzerinde bir sırık bile bırakmayacağını bilinciyle sessizce onu izliyor olacaksınız. O yalnızca bedeninizin ve zihninizi alacak siz değil, siz ölümsüz yaşam aitsiniz. 1. Bölüm Yaşamda kesin olan tek şey ölümdür. Teker'i durdurun. Annemin babası aniden hastalandı. Henüz ölme vakti gelmemişti. Yaşı 50'den fazla değildi. Belki daha bile gençti. Belki benim şu anda olduğumdan daha da gençti. Anneannem ise yalnızca elli yaşında olgunluk ve güzelliğinin duruğundaydı. Ona sordum. O öldü. Onu seviyordum. Neden ağlamıyorsun? Çünkü sen varsın diye yanıt verdi. Öyle bir kadındı ki bir çocuğun önünde ağlamak istemem diye devam etti. Hem seni teselli etmek istemiyorum. Şimdi ben ağlamaya başlarsam doğal olarak sen de ağlayacaksın. O zaman kim kimi teselli edecek? İçinde bulunduğumuz durumu tarif etmeliyim. Bir kanıyla dedemin köyünden babamın köyüne doğru gidiyorduk. Çünkü tek hastane oradaydı. Dedem çok hastaydı. Yalnızca hasta değil, aynı zamanda bilincini yitirmiş durumda. Neredeyse komadaydı. Yanında anneannem ve benden başka kimse yoktu. Onun bana karşı duyduğu şefkati anlayabiliyordum. Benim için çok sevdiği kocasının ölümünde bile ağlamadı. Çünkü yanında yalnızca ben vardım ve ondan başka beni teselli edebilecek kimse yoktu. Ona şöyle dedim. Endişelenme. Sen gözyaşlarını tutabilirsen ben de tutabilirim. Ve ister inanın ister inanmayın 7 yaşında bir çocuk olduğum halde gözyaşlarıma hakim oldum. O bile şaşırmıştı. Ağlamıyorsun diye sordu. Seni teselli etmek istemiyorum diye yanıt verdim. Kanıda bulunanlar Olarak tuhaf bir grup oluşturuyorduk. Kanı'yı Bora kullanıyordu. Efendisinin öldüğünün farkındaydı ama dönüp bakmıyordu. Çünkü yalnızca bir uşaktı ve özel işleri burnunu sokmak istemiyordu. Bana söylediği de buydu. Ölüm mahrem bir şeydir. Nasıl dönüp de bakabilirdim? Oturduğum yerden her şeyi duydum ve ağlamak istedim. Onu o kadar çok severdim ki kendimi yetim kalmış gibi hissediyordum. Ama dönüp bakamıyordum. Çünkü bunu yapsam beni asla affetmezdi. Tuhaf bir yol arkadaşıydı. Dedemse kucağımda yatıyordu. 7 yaşında bir çocuk olarak ölümle baş başaydım. Hem de yalnızca birkaç saniyeli değil, kesintisiz olarak 24 saat boyunca. Yol olmadığı için babamın köyüne ulaşmak çok güçtü. Oldukça yavaş ilerliyorduk. Dedem de öyle öldü. Yavaş ve biz ölümü sırasında birlikte 24 saat geçirdik. Ölümün gerçekleşmesini hissedebiliyor ve o muazzam sessizliğini algılayabiliyordum. Ninemle birlikte olduğum için şanslıydım. O yanında olmasaydı belki de ölümün güzelliğini kaçırabilirdim. Çünkü ölüm ve sevgi birbirine inanılmaz derecede yakındır. Hatta aynıdırlar. Ninem beni seviyordu ve ölüm yanı başımızda yavaş yavaş gerçekleşirken sevgisiyle beni sımsıkı sarıyordu. Kanının sesi hala kulaklarımda. Tekerleklerin taşlara çarparken çıkardığı sesi, Boran'ın sürekli öküzlere bağırışını ve kamçının sırtladığı inişini hala duyabiliyordum. Bu deneyim içimde öyle derinliğe kök salmıştı ki sanırım ömrümde bile silinmeyecek. Ölürken bile o kanının sesi kulaklarımda çınlayabilir. Daha önce insanların öldüğünü duymuştum ama yalnızca duymuştum. Böyle bir şeyi görmemiştim. Gördüysem bile benim için hiçbir şey ifade etmemişti. Çok sevdiğiniz biri ölünedek ölümle Tam olarak karşılaşamazsınız. Bunun altı çizilmeli. Ölümle yalnızca sevdiğiniz biri ölünce gerçekten yüz yüze gelirsiniz. Sevgi ve ölüm sizi çerçeveleninde bir dönüşüm gerçekleşir. Adeta yeni bir varlık doğuruyormuşçasına büyük bir değişim meydana gelir. Bir daha asla eskisi gibi olamazsınız. Ancak insanlar gerçekten sevmeyebilmedikleri için ölümü benim deneyimlediğim gibi yaşayamazlar. Sevgi olmadan ölüm size varoluşun anahtarını vermez. Sevgiyle birlikte ise var olan her şeyin anahtarını size uzadı. Benim ölümle ilk karşılaşmam kolay bir deneyim değildi. Birçok açıdan karmaşıktı. Çok sevdiğim, baba yerine koyduğum adam ölüyordu. Beni mutlak bir özgürlükle hiçbir baskı, buyruk ya da kısıtlama olmaksızın büyütmüştü. Bir gün bile bana şunu yapma, bunu yapma dememişti. Ancak şimdi onun güzelliğini kavrayabiliyordum. Onu seviyordum çünkü o da benim özgürlüğümü seviyordu. Yalnızca özgürlüğüme saygı gösterildiği zaman sevebilirdim. Pazarlık yapmak sevginin karşılığında özgürlüğümle ödemek zorunda kalırsam bu benim için gerçek sevgi değildir. Bu bilenlere göre değil, daha alt seviyedeki fanilere göredir. Tarım, bana verdiğin bu yaşamı sana şükranla teslim ediyorum. Bunlar dedemin ölürken söylediği son sözlerdi. Oysa Tanrı Tanrı'ya hiçbir zaman inanmamıştı ve Hindu bile değildi. Ölürken tekrar ettiği sözü arasında bir cümle vardı. Teker'i durdurun. Dedem ölürken bizden teker'i durdurmamızı istiyordu. Ne kadar saçma. Hastaneye yetişmemiz gerekiyordu ve tekerler durursa ormanda tamamen kaybolmuş olacaktık. Bana şöyle dedi. Teker'i durdurun Raja. Beni duyamıyor musun? Ninenin kahkahasını duyabildiğime göre sizin de beni duyabilmemiz lazım. İnem'in kahkaha atması seni endişelendirmesin diye yanıt verdim. Onu tanırım. Senin söylediğin şeye gülmüyor. Bizim aramızda başka bir şeye. Ona yaptığım bir espriye gülüyor dedi. Tamam dedi. Senin anlattığın bir şeye gülmesi çok doğal. Peki ya çakra? Teker ne olacak? Şimdi neden söz ettiğini anlamama karşın o zamanlar bu terimlere tamamıyla yabancıydım. Teker'in simgelediği şey Hintlilerin en büyük saplantısı olan yaşam ölüm döngüsüydü. Binlerce senedir insanların yapmaya çalıştığı tek şey budur. Bu tekeri durdurmak. Dedemin durdurmamızı istediği de kanının tekeri değildi. Onu durdurmak zaten kolaydı. Hatta zor olan dönmesini sürdürebilmekti. O zaman dedemin neden bu kadar ısrar ettiğini anlamamıştım. Belki de kanının bozuk yolda çıkardığı büyük gürültüler rahatsız olmuştu. Her şey sallanıp duruyordu ve o da acı içinde kırandığı için doğal olarak tekeri durdurmamızı istiyordu. Ama bu söylediği ninemi güldürmüştü. Neden güldüğünü şimdi anlıyorum. Bahsettiği şey Hint saplantısı haline gelmiş, simgesel olarak yaşam ölüm tekeri olarak adlandırılan, kısacası sürekli dönüp duran o tekerdi. Dedem bu yüzden tekeri durdurun diyordu. Elimde olsaydı bu tekeri durdururdum. Yalnız onun için değil dünyadaki tüm insanlar için. Yalnızca durdurmakta da kalmayıp bir daha asla kimse onu döndürmesin diye yoktu ederdim. Ama böyle bir şey elimde değil. Fakat böyle bir saplantının nedeni nedir? Dedem ölüm anında tüm yaşamımı belirleyecek birçok şeyin farkına vardım. Eğilip kulağına, dede ölmeden önce bana söyleyeceğin bir şey var mı son bir söz ya da bana verebileceğin seni hatırlatacak bir şeyler diye sordum. Yüzüğünü çıkarıp avcuma koydu. O yüzük her zaman bir gizeme sahipti. Dedem yaşamı boyunca kimseye yüzünün içine ne olduğunu göstermemiş, kendisi ise sık sık bakmıştı içine. yüzün iki yanında içine bakabileceğiniz cam pencerecikleri, üzerinde ise bir elmas vardı. Kimseye o pencereciklerden baktığı şeyi göstermemişti. Yüzüğün içinde Mahavira'nın heykeli vardı ve gerçekten çok güzel ve küçüktü. İçerideki Mahavira'nın küçük bir resmi olmalıydı. Yandaki pencereler ise büyüteçti ve resmi gerçekten büyükmiş gibi gösteriyorlardı. Göz yaşları içinde bana sana verebilecek başka hiçbir şeyim yok. Çünkü sahip olduğun her şey bir gün senin de elinden alınacak. Tıpkı benim elimden alındığı gibi. Sana yalnızca kendini bilen kimseye karşı duyduğum sevgiyi verebilirim dedi. Yüzüğü saklamadığım halde dedeme verdiğim sözü tuttum ve o kimseyi tanıdım. Onu bir yüzüğün içine değil kendi içimde tanıdım. Zavallı yaşlı adam, ustası Mahavira'yı seviyordu ve bu sevgiyi bana geçirdi. Ustasına ve bana karşı beslediği sevgiye saygı duyuyordum. Dudaklarından dökülen son sözcükler şunlar oldu. Endişelenme çünkü ben ölmüyorum. Hepimiz başka bir şeyler söyleyecek mi diye bekledik ama hepsi buydu. Gözleri kapandı ve artık yoktu. Dinem elimi tutuyordu. Ve ben son derece şaşkın ve ne olup bittiğini kavrayaması halde ama tamamıyla da anın içindeydim. Dedemin başı kucağımdaydı. Ellerimi göğsüne koydum ve yavaş yavaş soluk alıp bir işi sona erdi. Soluk almadığını hissettiğimde nineme dönüp, ''Üzgünüm nine ama galiba artık nefes almıyor.'' dedim. ''Hiç merak etme.'' diye yanıt verdi. Yeterince yaşadı. Daha fazlasını istemek anlamsız olur. ''Unutma çünkü unutulmaması gereken anlar vardır.'' Daha fazlasını isteme. Ne varsa o yeterli olandı Hala o sessizliği hatırlıyorum. Kanı bir nehir yatağından geçiyordu. Her ayrıntıyı net bir şekilde hatırlıyorum. Nenemi rahatsız etmemek için hiçbir şey söylemiyordum. O da tek kelime etmiyordu. Birkaç dakika böyle geçti ve onun için endişelenmeye başlayıp bir şeyler söyle. Bu kadar sessiz olma, dayanamıyorum dedim. İnanır mısınız benim için bir şarkı söylemeye başladı. Ölümün kutlanması bir şey olduğunu o zaman anladım. Dedeme ilk aşık olduğunu söylediği şarkıyı söyledi. Ayrılığın kendine özgü bir güzelliği vardı. Tıpkı kavuşmanın olduğu gibi. Ayrılığın kendine özgü bir şiirselliği vardı. Kişinin onun dilini öğrenebilmesi ve derinliği içinde yaşaması gerekir. O zaman üzüntünün içinden bambaşka türde bir sevinç doğacaktır. İmkansız gibi görünse de bu gerçekleşebiliyor. Başıma geldi, biliyorum. Hayali bir yarın için bugünü feda etmek. Dedemin öldüğü günden beri ölüm benim için daima bir refakatçi haline geldi. O gün ben de onunla öldüm çünkü bir şey kafamda kesinlik kazandı. 7 yılda 70 yılda yaşasan ne fark eder? Bir gün mutlaka öleceksin. Onun kadar iyi, onun kadar güzel bir insan öylece ölü vermişti. Yaşamın anlamı neydi? Bu bana işkence eder bir soruya dönüşmüştü. Yaşamın anlamı neydi? Elini ne geçmişti? Onca yıl iyi bir insan olarak yaşamıştı ama ne için? Öylece vermişti işte. Ardında hiçbir iz kalmaksızın. Onun ölümü beni son derece ciddileştirmişti. Dedemin ölümünden önce ciddi biriydim. Henüz 4 yaşındayken insanlığın ömürlüğünün sonuna kadar ertelemeye başardıkları sorular hakkında düşünmeye başlamıştım bile. Ertelemeye inanmıyordum. Bu konularda dedeme sorular sormaya başladığımda bana bu soruları sormak için önünde koskoca bir ömür var. Hiç acele etme. Hem bunları düşünmek için daha çok küçüksün demişti. Ona köyde küçük çocuktan öldüğünü gördüm diye yanıt verdim. Bu soruları sormadıkları için yanıtlarını da alamadan öldüler. Bana yarın ya da öbür gün ölmeyeceğine dair garanti verebilir misin? Bunları bulmadan önce ölmeyeceğimi garanti edebilir misin? Bunun üzerine şöyle dedi. Böyle bir şeyi garanti edemem çünkü ne ölüm ne de yaşam benim elimde olan bir şeyler değil. O zaman dedim. Bana bu soruları ertelemeye öğütleme. Yanıtları hemen bulmak istiyorum. Eğer bunları biliyorsan bana bildiğini söyle ve yanıtları ver. Bilmiyorsan da cehaletimi kabul etmekten çekinme. Kısa sürede benimle başka bir şanslı olmadığını fark etti. Ya evet diyecekti ki bu kolay değildi. Çünkü evet derse bu kez derin ayrıntılara inmesi gerekecekti. Ve beni kandırmak imkansızdı. Ya da hayır diyecekti ve o da bunu seçip bu konudaki cahilliğini, yanıtları bilmediğini kabul etmeye başladı. Ona şöyle dedim. Sen yaşlısın, yakında öleceksin. Yaşamın boyunca ne yaptın? Ölüm anında elindeki cehaletten başka hiçbir şey olmayacak. Bunlar önemsiz meseleler değil, hayati sorular. Tapınağa gidiyorsun. Neden? Orada bulduğun bir şey mi var? Tüm hayatın boyunca gittin ve beni de seninle gelmeye ikna etmeye çalışıyorsun. Tapınağı kendisi yapmıştı. Bir gün gerçeği itiraf etti. Tapınağa gidiyorum çünkü onu ben yaptım. Ben bile gitmezsem kim gidecek? Ama senin huzurunda bunun beyhude olduğunu kabul ediyorum. Bütün ömrüm boyunca oraya gittim ama bu bana hiçbir şey kazandırmadı. O zaman başka bir şey denede dedim. Soruyla birlikte değil de yanıtıyla birlikte öl. Ama soruyla öldü. Ölmeden yaklaşık 10 saat önce bana şöyle dedi. Sen haklıydın. Ertelemek doğru değil. Şimdi kafamdaki tüm sorularla birlikte ölüyorum. Unutma, bütün tavsiyelerim yanlıştı. Sen haklısın. Hiçbir şey ateleme. Kafanda bir soru belirdiği zaman yanıtını en kısa zaman içinde bulmaya çalış. İlahi Olana Açılan Kapı Vipassana, akşamda yaşayan hayat dolu ve hareketli bir sanyanisti. Müzisyendi ve harika şarkı söylerdi. Birdenbire hastalanıp beyninde müdahale edilmeyecek bir tümör oluşmuş olduğu ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü. Tanıdığınız, sevdiğiniz birlikte yaşadığınız varlığın bir parçası haline gelmiş biri öldüğü zaman sizin de içinizde bir şeyler ölür. Tabii ki onu özleyecek, içinizde o boşluğu hissedeceksiniz. Bu çok doğal. Ama aynı boşluğu bir kapıya dönüştürmek de mümkündür. Ölüm tarihe açılan bir kapıdır. Ölüm insanlar tarafından bozulmamış tek olgudur. İnsanoğlu onun dışında her şeyi bozmuş, kirletmiştir. Kirletilmemiş, el değmemiş, bakir kalan tek şey ölüm. İnsanlar onu da bozmak ister ama onu ellerinde tutmaları, sahip olmaları mümkün değildir. Ele geçirelemez olduğu için hala bilinmezliğini korur. İnsanoğlu ölüm karşısında ne yapacağını bilmediği için onun karşısında kaybetmiştir. Onu kavrayamaz, bir bilim dalı haline getiremez, bu yüzden de ölüm hala bozulmamıştır. Dünyada bozulmadan kalabilmiş tek şey ölümdür. Bu anları değerlendirin. Ölüm aniden bilincinize girdiğinde tüm yaşamınız anlamsız gelmeye başlar. Gerçekten de anlamsızdır. Ölümün ortaya çıkardığı gerçek budur. Ölüm aniden karşınıza çıktığında dünya ayaklarınızın altından çekilivermiş gibi olur. Birdenbire bu ölümün aynı zamanda sizin ölümünüzü de içerdiğini görürsünüz. Her ölüm herkesin ölümüdür. O ölümü kabullendi. Bu en güç şeylerden biridir. Yalnızca derin bir meditasyon halinde bu mümkündür. Çünkü insan zihni bütünüyle ölüme karşı eğitilmiştir. Yüzyıllar boyunca bize ölümün yaşama karşı olduğu, yaşamın düşmanı, sonu olduğu öğretildi. Bu durumda tabii ki korkuyor, kendimizi rahatça vermiyoruz. Ölüm karşısında kendinizi satamadığınız takdirde ise yaşamınız boyunca da gergin olmanız kaçınılmazdır. Çünkü ölüm yaşamdan ayrı bir şey değildir. Ölüm yaşamın sonu değildir. Aksine en yükseğe ulaştığı duruk noktasıdır. Bu noktadan korktuğunuz sürece ölüm yaşamın her alanında gizli kalmak zorunda olacağı için doğal olarak yaşamın içinde de kendinizi salmanız mümkün olmayacaktır. Bu durumda her zaman korku içinde olursunuz. Ölümden korkan insanlar uyurken bile kendilerini rahat bırakmazlar. Çünkü uyku da her gün yaşadığınız küçük bir ölümdür. Ölümden korkanlar sevmekten de korkar. Çünkü sevgi de bir ölüm biçimidir. Ölümden korkan insanlar her türlü orgazmik deneyimden korkarlar. Çünkü yaşan her orgazda ego Ölümden korkan kimse her şeyden korkacak ve her şeyi kaçıracaktır. O kendini salabildi. Ölmesini istediğim gibi öldü. Derin bir salıvermişlik halinde. Ölümü kabullendi. Hiçbir ikilem ya da mücadele içinde değildi. İçinizde ölümün ötesinde engin bir güzellik bulup bulmadığınıza dair kıstas budur. İnsan ancak ölümsüz bir şeyin duyumuna vardığı anda ölümün içinde kendini rahat bırakabilir. Ölümü kabullenmedikçe yarım, eksik, eritik kalırsınız. Ölümü kabullendiğinizde ise aynı zamanda dengeye de kavuşursunuz. O zaman her şeyi kabullenirsiniz, gündüz ve geceyi. Yaz ve kışı, aydınlık ve karanlığı. Yaşamın tüm kutuplarını kabullendiğinizde dengeye kavuşur, sakin ve bütün olursunuz. Bütünlüğü düşünürken ölümün hakkını vermeniz gerekir. Yaşam güzeldi ama ölüm de yaşam kadar güzeldi. Ölüm de yaşam gibi kendi içini kutsanmıştır. Ölüm de tıpkı yaşam gibi içinde çiçekler barındırır. Tanrı'nın size verdiği her şeyi ölümü bile derin bir şıkranla kabul etmeniz gerekir. Ancak o zaman dindar biri olabilirsiniz. Her şeye şükrederek ve koşulsuzca kabullendiğiniz zaman ölüm insanoğlu tarafından bozulamamış hala bakir kalmış tüm kutsallıkların içinde en kutsal olan şeylerden biridir. Ölüm Efsanesi Öldüğünüz zaman yaşamınızın bir bölümü ki insanlar bunun yaşamınızın tümü olduğunu sanır sona ermiştir. Oysa sona eren Sonsuz bölümden oluşan bir kitabın içindeki bölümlerden biridir yalnızca. Bu bölümün bitmesi kitabın bittiği anlamına gelmez. Sayfayı çevirdiğinizde yeni bir bölümle karşılaşırsınız. Kişi ölürken yeni hayatını gözlerinde canlandırmaya başlar. Bu bilinen bir gerçektir. Çünkü yaşam bitmeden önce gerçekleşir. Arada bir son noktaya geri dönen birileri çıkar. Söz gelimi birisi tam bu üzereyken Son anda kurtarılır. Neredeyse komaya girmiştir. Yuttuğu su çıkartılıp suni solunum yaptırılır ve yaşama sona ermek üzere kurtulur. Bu durumdaki insanlar ilginç gerçeklerden söz etmişlerdir. Anlatılanlardan biri ölmek üzere olduklarını, yaşamlarının sonuna geldiklerini hissettikleri o son dakika geçmişte yaşadıklarının doğumdan içinde bulundukları ana kadar birçok şekilde hızlı bir şekilde gözlerinin önünden geçtiğidir. Belki bir saniyeden kısa bir zaman içinde. Yaşadıkları her şey anımsadıkları ya da tamamen unuttukları. Belki yaşarken bile hafızalarında kaydetmedikleri, belleklerinin birer parçası olduğunu fark etmedikleri tüm anılar gözlerinin önünde belirir. Anılardan oluşan bu film çok kısa sürer. Çünkü kişi ölmektedir ve filmin tamamını izleyecek 3 saati falan yoktur. Tüm film izlense bile bir insanın yaşamını o kadar küçük ve önemsiz ayrıntılarla bağdaştırmak mümkün olmaz. Yine de her şey film şeridi gibi ölmekte olan insanın gö gözünün önünden geçer. Bu kesinlik kazanmış ve büyük önem taşıyan bir olgudur. Bu bölüm sona ermeden önce kişinin tüm deneyimleri, karşılayamadığı arzuları, beklentileri yaşadığı düş kırıklıkları, moral bozuklukları, acı ve sevinçleri, kısaca her şey... Kafasında son bir kez toparlanır. Ölmekte olan kişi yeni bir şeye doğru yönelmeden önce bütün bunları görmeli. Toparlamalıdır çünkü sahip olduğu beden yitirilecek, zihni, beyni ona eşlik etmeyecektir. Oysaki zihnini salacağı arzular ruhuna yapışıp kalacak ve gelecek yaşamında bu arzular belirleyecektir. Geçmiş yaşamında yarım kalan ne varsa kişi hedef olarak onlara yönelecektir. Bu nedenle ölüm anında ne yaptığınız doğumunuzun nasıl olacağını bilirler. Çoğu insan bir şeyleri bırakmamaya çalışarak ölür. Ölmek istemezler ki bu anlaşılır bir durumdur. Yalnızca ölüm anında aslında yaşayamadıkları gerçeğin farkına varırlar. Yaşamları rüyada gibi geçmiş ve ölüm anı gelip çatmıştır. Artık yaşamak için daha fazla zamanları kalmamıştır. Çünkü ölüm kapıyı çalmaktadır. Oysa yaşamak için zamanları varken bunu değerlendirmek yerine bu zamanı bin bir türlü saçma şeye harcamışlardır. İnsanları ölüm anlarında izleyin. Çektikleri acının nedeni ölüm değildir. Ölüm içindeki acı barındırmaz. Tamamen acısız bir şeydir. Aslına bakarsanız derin bir uyku gibi gerçekten keyifli bir şeydir. Derin uykunun acı dolu olduğunu düşünüyor musunuz? Onları düşündüren ölüm, derin uyku... Ya da keyif değildir. Bilinenin ellerinden kayıp gitmesinden endişe duyarlar. Korku yalnızca şu anlamı gelir. Bilinene yitirilip gitmeyene adım atmak. Cesaret korkunun tam karşıtıdır. Korkuların en büyüğü olan ölüm korkusu cesaretin de en büyük düşmanıdır. Bu konuda yalnız tek bir öneri getirebilirim. Şu anda bir önceki ölümünüze geri dönmeniz olanaksızdır. Ancak hemen uygulamaya başlayabileceğiniz bir şey var. Her zaman, her konuda ve her türlü deneyimde bilinenden bilinmeyene geçmeye hazır olmak. Yalnızca yeni bir şeyin üzerine atlayıp o yeniliğin, tazeliğin cazibesine kapılmak. Cesaret ancak bu şekilde kazanılır. Bilinmeyen, bilinenden daha çıksa bile önemli değil. Konu zaten bu değildir. Eski olan her şey altın değildir derler. Ben diyorum ki eski olan her şey altın bile olsa boş verin. Her zaman yeni olanı seçin. Altın olsun olmasın fark etmez. Küçük bir alıştırmayla bu uygulamaya başlayabilirsiniz. Ne zaman önünüze böyle bir seçenek çıksa daima bilinmeyeni, riskli, tehlikeli ve güvensiz olanı seçin. Asla kaybetmeksiniz. Ve ancak o zaman ölüm birçok gerçeği peş peşe ortaya çıkan bir deneyime dönüşür. Cesaret ayağınıza gelecektir. Şu basit formülle başlayın. Hiçbir zaman bilinmeyeni kaçırmamak. Her zaman bilinmenizi seçip balıklama dalın. Bu uğurda acı çekseniz bile buna değer. Karşılığı mutlaka gelecektir. Bu seçimi yaptığınız durumlardan her zaman daha büyükmüş, daha olgun ve daha zeki olarak çıkacaksınız. 2. Bölüm Kurtarıcılar sizin ölümünüzdür. Sözde dinler, ölümden ve yaşamdan korkmak. Sevgili Osho, diğer dinler neredeyse hiçbir zaman ölümden söz etmiyor. Söz ettikleri zamanda bunu hep karamsar ve ürkütücü bir tonda yapıyorlar. Sizin dininizde ise ölüm hakkında özgürce ve mutlulukla konuşuluyor. Bu farkın özel bir önemi var mıdır? Kesinlikle, bu fark en önemli unsurlardan biridir. Öncelikle bir dinin gerçek mi yoksa sözde din mi olduğunu belirler. Sözde din ölüm hakkında hiçbir şey bilmez. Aslında yaşam hakkında da hiçbir şey bilmez. Ve bu yüzden ölümden de yaşamdan da korkar. Yalnızca ölümden korkmak mümkün değildir. Çünkü ölüm yaşamdan ayrılamaz. Onun bir parçasıdır. Yaşamın sonu değildir. Yaşamın içinde bir olaydır. Yaşam devam eder. Ölüm birçok kere, Milyonlarca kere gerçekleşen bir olaydır sadece. Sözde dinler her ikisinden de korkar. Sözde dinler yaşamdan da korkar. Öncelikle bunu anlamamız gerekir. Ancak o zaman neden ölümden korktuklarını anlayabilirsiniz. Hepsi yaşamı reddetmekten, yaşamdan feragat etmekten yanıdır. Tüm bu dinlerin temelinde yaşam karşıtı bir tavır yatar. Yaşamın içinde yanlış olan bir şey vardır. Yaşamın kaynağı temel günahtır. Ve bu yüzden yaşıyor olmanız doğru bir şey değildir. Adem ve Havva yaşamak istedikleri, öğrenmek, anlamak, araştırmak, sormak istedikleri için cezalandırıldılar. Bu onların işlediği temel günahtı. Siz de Adem ve Havva'nın mirasçılarısınız ve bu yüzden doğuştan günahkarsınız. Adem ve Havva'nın yaptığını tahrikatına tekrar kabul edebilmeniz, cennete geri dönebilmeniz için dinler telafi etmeye çalışır. Dinler yaşamdan ve bilmekten korkar. Zaten bu ikisi ayrılmazdır. Sözde dinler yaşamdan da korkmanız gerektiğini öğretir. Korktukları yalnızca ölüm değildir. Ölümden bahsetmezler çünkü bu ayıptır. Kibar bir davette sofrada otururken ölümden söz açmak hiç yakışık almaz. Değil sofrada insanlar bir mezarın başında son görevlerini yerine getirirken bile ölüm hakkında konuşmazlar. Yaşayabildiğiniz kadar yoğun ve dolu dolu yaşayın ki yaşamın tadı ölümün neden korkulacak bir şey olmadığına dair bir ipucu sunsun size. Yaşamınızı tanıdığınız takdirde onun ışığında ölüm diye bir şey olmadığını anlarsınız. Kişinin ancak dolu dolu yaşayarak tanıyacağı bu yaşam sonsuzdur. Siz yaşadıkça bu sonsuzluk duygusu da eş zamanlı olarak ortaya çıkacaktır. Ne kadar yoğun yaşarsanız bu duyguyu o kadar derinde hissedecek. Ölümün olmadığında o kadar hızlı kavrayacaksınız. Benim dinimde ölüm kutlanacak bir şey değil. Çünkü aslında ölüm diri bir şey yoktur. O yalnızca yeni bir yaşama açılan kapıdır. İnsanlar bizim ölümü kutladığımızı sanırken biz aslında doğumu kutluyoruz. Çünkü ölüm yoktur. Hiçbir şey ölmez. Yalnızca şekil değiştirirler. Yaşan bir şekilden diğerine göç eder. Bu yüzden birisi ölürken onu seven herkesin mutluluk duyması gerekir. Çünkü o yalnızca görünüşte ölmektir. Bizim açımızdan ölüyor gibi görünürken diğer açıdan yeni doğmaktadır. Doğunun mayası, batının hamuru. Tek bir yaşama sahip olduğunuza dair şartlandırılırsınız. Kökleri Musevilikteki tek yaşam inancına dayalı Musevi, Hristiyan ve İslami görüş. Batılı insanı korkunç bir hız deliliğini itmiştir. İnsan her şeyi o denli hızlı yapmaya şartlandırılmıştır ki yapılan işten keyif almak ya da onu mükemmel bir şekilde tamamlamak olanaksızlaşır. İşleri bir şekilde bitire ve aceleyle hemen diğer işlere başlarsınız. Batılılar uzun zamandır çok yanlış bir görüşün etkisi altında yaşıyor. Bu görüş zihinlerde öyle büyük bir gerginlik yaratmıştır ki insanlar kendilerini hiçbir yerde rahat hissedemez, sürekli bir yerlere yetişmeye çalışırlar ve sonlarının ne zaman geleceğini bilmedikleri için de daima endişe duyarlar. Sonları gelmeden önce her şeyi bitirmek isterler. Ancak ulaştıkları sonuç bunun tam tersi oldu. Birkaç şeyi bile zarafetle, güzellikle ve mükemmel olarak tamamlayamazlar. Yaşamları o derece ölümün gölgesindedir ki mutlu yaşayamazlar. Mutluluk getiren her şey onlara zaman kaybı gibi görünür. Bir saatliğine sükunet içinde oturamazlar çünkü zihinleri neden vaktini boşa harcıyorsun, şu anda şunu yapıyor olabilirdin der onlara. Batıda meditasyonun ortaya çıkmasını engelleyen de yaşamın tekniğine dair bu görüştür. Meditasyon rahatlamış, endişesi, acelesi, gitmesi gereken bir yere olmayan, anbean an karşına çıkan her şeyin tadına varan bir zihne ihtiyaç duyar. Doğuda ise sonsuzluk bilincine sahip oldukları için rahatlayabilen insanların varlığı nedeniyle meditasyonun keşfedilmiş olması kaçınılmazdır. Bu bilinçle korkusuzca gevşeyebilir, zevk alarak flüt çalabilir, şarkı söyleyip dans edebilir, güneşin doğuş ve batışının tadına varabilirsiniz. Tüm yaşamınızdan keyif alabilirsiniz. Hatta ölümden bile keyif alabilirsiniz çünkü ölüm de müthiş bir deneyimdir. Belki de en müthiş deneyimdir. Ölüm bir doruk noktasıdır. Batılı görüşte ölüm yaşamın sonu anlamına gelir. Doğuda ise ölüm upuzun bir geçidi içinde yer alan güzel bir olaydır ve birçok kere tekrarlanacaktır. Her ölüm başka bir yaşama, farklı bir biçim, farklı bir tanımlama, farklı bir bilince geçmeden önceki finaldir. Ölünce yaşamanızı noktalamıyor, yalnızca başka bir yere taşınıyorsunuz. Bu bana Nasrettin Hoca'yı anımsattı. Hoca uyurken evine hırsız girmiş. Aslında gerçekten uyumuyor. Gözlerini kapalı tutuyor. Arada bir de açıp hırsızın neler yaptığına bakıyormuş. Ama kimsenin içine karışmak da ona göre değilmiş. Öyle ya hırsız onun uykusuna karışmıyormuş. O niye adamın mesleğine burnunu soksun? Bırakmış ne yapacaksa yapsın. Hırsız bu adamda bir gariplik sezip biraz endişelenmeye başlamış. Evdeki her şeyi dışarı taşırken arada bir elinden kayan bir şey yere düşüyor ama gürülte çıksa bile adam uykusundan uyamıyormuş. Hırsız böyle bir uykunun ancak insan uyanık olduğuna mümkün olabileceğine dair bir kuşkuya kapalı. Ne acayip adam evini olduğu gibi boşaltmama rağmen gıkını bile çıkarmıyor diye düşünmüş. Olduğu gibi bütün eşyaları, yastıkları, ne var ne yok her şeyi almış. Tam kendi evine taşımak üzere eşyaları bir araya getirip Bağlarken birinin onu takip ettiğini hissetmiş. Arkasına dönünce onu takip edenle uyuyan adamın aynı kişi olduğunu görüp niye beni takip ediyorsun diye sormuş. Takip etmiyorum ki birlikte taşınıyoruz. Ne var ne yoksa aldığına göre artık ben bu evde ne yapayım? Ben de tabii ki seninle geliyorum. Bu doğuda rahatladı. Ölüm korkusunda bile doğuda bu fikir devam eder. Yalnızca başka bir yere taşınmak. Hırsız paniğe kapılmış. Affet beni. Eşyalarını geri al. Hoca şöyle yanıt vermiş. Hiç gereği yok. Ben zaten taşınmayı düşünüyordum. Baksana ev zaten harabe gibi. Bundan beter bir ev olamaz. Hem ben de çok tembel bir adamım. Birinin bana bakması gerek. Her şeyi alıp da beni burada yalnız bırakmanın alemi var mı? Hırsız hayatı boyunca bu işi yaptığı halde hiç böyle birine denk gelmediği için korkmuş. Bir kez daha her şeyini geri alabilirsin demiş. Hoca bu kez yo demiş. Planda hiçbir değişiklik yapmayacağız. Sen bu eşyaları olduğu gibi taşıyacaksın, yoksa doğru karakola giderim. Sana efendi gibi davranıp hırsız demiyorum. Bana göre taşınmama yardım eden bir adamsın yalnızca. Aslında acele etmeye hiç gerek olmadığı için kafasındaki kısa ömürlü fikir tehlikeli bir fikirdir. Doğunun bunca yoksulluğa karşı kaderli ve umutsuz olmamasının nedeni budur. Batı zengindir. Ama bu zenginlik ne tinselliğe ne de gelişimine hiçbir katkı sağlamamıştır. Aksine batı fazla gergindir. Oysa yaşamın sağlayabileceği tüm konfora sahip olabildiğine göre daha rahat olması gerekir. Aslında temel sorun batının içten içe yaşamın kısacık olduğunu, hepimizin sırada beklediğini ve her anın bizi ölümle daha çok yakıştırdığını bilmesidir. Doğduğumuz anda mezara doğru giden yolculuğumuz da başlamış demektir. Her an yaşam kesintiye uğramakta, gitgide daha da kısalmaktadır. Bu durum gerginlik, keder ve endişe yol açar. Hiçbirini yanınızda götüremeyeceğiniz farkına varınca tüm konfor ve lüksler, tüm zenginlikler anlamsızlaşmaya başlar. Ölüme tek başına gideceksiniz. Doğu rahattır. Birincisi ölümü önemsemez. Onu yalnızca bir şekilde değiştirme olarak kabul eder. İkinci olarak da öyle rahattır ki Ölümden sonra bile yanınızda olacak içsel zenginliklerinizi keşfetmeye başlarsınız. Ölüm bu zenginliği sizden alamaz. Ölüm dıştaki her şeyinizi alır ve içsel olarak kendinizi geliştiremediğiniz takdirde doğal olarak hiçbir şeyi ölümden koruyamayacağınız ve sahip olduğunuz her şeyi yitireceğinize dair korku duyarsınız. Ancak içsel benliğinizi geliştirip dış etkenlerden bağımsız olarak huzur, Mutluluk, sükunet ve neşeye kavuşabilmişseniz benliğinizin ait olduğu bahçeye varıp saf bilincinizin açan çiçeklerini görebilmişseniz ölüm korkusu diye bir konu sizin için söz konusu bile olamaz. Bir kez daha tekrarlıyorum. Yalnızca tek bir şeyi unutmayın. Siz ölümsüz birer varlıksınız. Şu anda bu bilgiyi deneyimleyemediğiniz için bir inanç değil ancak test edebilecek bir tez olarak kabul edebilirsiniz. Benim söylediklerimi hiçbir zaman bir inanç olarak benimsemenizi değil, yalnızca birer tez olarak kabul etmenizi istiyorum. Ben doğrusunu biliyorum diye size bir takım inançlar dayatmam doğru olmaz. Gerçeği bildiğim için size bu yalnızca test edeceğiniz geçici bir tezdir diyebilirim. Çünkü test ettiğiniz takdirde bu tezin sizin kendi gerçekliğinize bir inanış olarak değil de kesinlik kazanmış bir bilgi olarak dönüşeceğinden adım gibi eminim. Yalnızca kesinlik kazanmış gerçekler sizi kurtarabilir. İnançlarsa kağıttan yapılmış gemiler gibidir. İnsan varoluş okyanusunu kağıttan bir gemiyle geçebileceği yanılgısına kapılmamalıdır. Bunun için keskinlik gerekir, inanç değil. Kendi adınıza deneyimlemiş olduğunuz doğrulara ihtiyaç vardır. Başka birinin doğrusuna değil, kendi doğrunuza. O zaman bilim beyni doğru aşılmamış bir okyanusa doğru sevinçle açılacak, Müthiş bir heyecan ve coşku içinde olacaksınız. Tüm Korkuların Temeli Sevgili Oşo, korku nedir? Birçok çeşit korku vardır. Ben onlardan söz etmiyorum. Ben en temel korkulardan söz ediyorum. Diğer korkuların hepsi bu temel korkunun üzerine birer yankısından başka bir şey değildir. Ve bu ölüm korkusudur. Yaşam ölümle çevrelenmiştir. Her gün birinin ya da bir şeyin ölümüne tanık oluyorsunuz. Az önce canlı olan bir şey artık ölüdür. Her ölüm size kendi ölümünüzü anımsatır. Bir gün ölecek olduğunuzu unutmak imkansızdır. Her an içinde bunu anımsatacak bir şey barındırır. Demek ki öncelikle anlaşılması gereken şey korkudan kurtulmanın tek çaresinin ölümden kurtulmak olduğudur. Bunu başarabilir, ölümden kurtulabilirsiniz. Çünkü ölüm bir gerçeklik değil, Yalnızca bir düşüncedir. Yalnızca başkalarının ölümüne tanık oldunuz. Hiç kendi ölümünüze tanık oldunuz mu? Başka birini ölürken izlediğinizde bunu ölüm deneyimine bir katılımcı olarak değil de dışarıdan biri olarak yapardınız. Deneyim yalnızca ölen insanın içinde gerçekleşir. Siz yalnızca onun artık soluk almadığını, bedenin soğumaya başladığını ve nabzının atmadığını bilirsiniz. Ancak yaşam yalnızca bunların toplamından mı oluşur? Yaşam yalnızca soluk almak mıdır? Yaşam yalnızca kalp atışlarından, kan dolaşımından ve vücut ısısından mı ibarettir? Eğer yaşam buysa tüm bu çabaya değmez. Yaşamım yalnızca soluk almamdan oluşuyorsa soluk almaya sürdürmemin ne anlamı var? Yaşam başka bir şey olmalı. Herhangi bir değer taşıması için yaşamın içinde sonsuzluğa ait bir şeyler barındırması gerekir. Ölümden öte bir şey olması gerekir. Bu bilgiye sahip olabilirsiniz. Çünkü bu bilgi sizin içinizde var olmaktadır. Yaşam sizin içinizde var olmaktadır. Ölüm ise yalnızca başkalarının, dıştan gözlemleyenlerin deneyimidir. Tıpkı aşk gibi. Aşkın ne olduğunu aşık olmuş birini dışarıdan gözlemleyerek anlayabilir misiniz? Göreceğiniz şeyler nedir? Aşıkların sarıldığını görürsünüz ama sarılmak aşk mıdır? El ele tutuştuklarını da görebilirsiniz ama aşk el ele tutuşmak mı demekte Dışarıdan bakarken aşkla ilgili ne keşfedebilirsiniz? Keşfettiğinizi sandığınız şey kesinlikle boştur. Gördükleriniz aşkın ifadeleridir ama kendisi değildir. Aşk yalnızca içinde bulunanların bilebileceği bir şeydir. En büyük Hint şairlerinden biri olan Rabin Rand Tagore dedisinin arkadaşı olan yaşlı bir adamdan oldukça rahatsızdı. Bu adam yakında oturduğu için sık sık evlerine gelmekte ve Tagore'un başına ağrıtacak bir şeyler yapmadan da gitmemekteydi. Mutlaka onun odasının kapısını çalıp sorardı. Şiirlerin nasıl gidiyor? Gerçekten Tanrı'yı tanıyor musun? Aşkın ne olduğunu gerçekten biliyor musun? Söyle bana. Şiirlerinde söz ettiğin tüm bu şeyleri biliyor musun? Yoksa yalnızca sözcükleri kullanmakta mı ustasın? En aptal adam bile aşktan Tanrı'dan, Ruhtan söz edebilir ama senin gözlerinde bunları gerçekten deneyimlediğine dair bir iz göremiyorum. Tagore ona yanıt veremezdi. Aslında haklıydı da adam. Yaşlı adam pazarda rastlaştıklarında onu koyup sorardı. Tanrına ne oldu? Onu bulabildin mi? Yoksa hala hakkında şiirler mi yazıyorsun? Unutma, Tanrı hakkında konuşmak onu bilmek demek değildi. İnsanı son derece müşkül durumda bırakan biriydi. Tagore'un büyük saygı gördüğü, Nobel ödülünü kazanmıştı. Şair toplantılarında bu adam da mutlaka olurdu. Sahnede tüm şair ve Tagore hayranlarının önce adam onun yakasına yapışıp hala gerçekleşmemiş. Bütün bu aptalları niye kandırıyorsun? Onlar küçük aptallar. Sen daha büyük bir aptalsın. Onlar ülke dışında tanınmıyor. Sense tüm dünyada tanınıyorsun. Ama bu yine de Tanrı'ya bildiğin anlamına gelmez. Tagore günlüğüne şöyle yazmıştı. Bu adam tarafından öylesine taciz edilmiştim ve öylesine delici bakışları vardı ki ona yalan söylemek imkansızdı. Onun varlığı insanı ya doğruyu söylemeye ya da tamamen sessiz kalmaya zorluyordu. Ancak bir gün beklenen gerçekleşti. Tagore bir sabah yürüyüşüne çıkmıştı. Gece yağmur yağmıştı, saat çok erkendi ve güneş doğuyordu. Okyanus altın rengindeydi ve yolun kenarında toplanan su birikintileri de küçük göller oluşturuyordu. O küçük gölcüklerde güneş aynı görkem, aynı renk, aynı coşkuyla doğuyordu. Ve yalnızca bunu deneyimlemek, varoluşta hiçbir şeyin diğerinden daha değersiz ya da daha üstün olmadığını, her şeyin bir bütünün parçası olduğunu görmek onun için de ansızın bir şeyleri tetikledi. Hayatında ilk kez o yaşlı adamın evine girip kapıyı çaldı ve adamın gözlerine bakıp şimdi ne diyorsunuz diye sordu. Aldığı yanıt şuydu. Şimdi söylenecek hiçbir şey yok. Artık gerçekleşmiş. Seni kutsuyorum. Ölümsüzlüğünüzü, sonsuzluğunuzu, bütünlüğünüzü ve varoluşla birliğinizi deneyimlemek her zaman mümkündür. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey bu duyguları harekete geçirecek bir tetiktir. Yapılması gereken ilk şey ölümden kurtulmaktır. Böylece tüm korkular yok olur. Her korkuyla tek tek uğraşmanıza da gerek kalmaz. Zaten buna bir değil birkaç ömür bile yetmez. Korku doğaldır çünkü ölüm herkes tarafından bilinir. Suçluluk duygusu ise doğal değildir. Dinlerin yarattığı bir şeydir. Her insanı binbir şeyle suçlu olmuş ve bu suçluluk duygusunun ağırlığıyla onları şarkı söyleyip dans edemez, hiçbir şeyden keyif alamaz hale getirmişlerdir. Suçluluk duygusu her şeyi zehirler. Tüm dinler insanın masumiyetinin aleyhinde teoriler geliştirip onları suçlu kılmışlardır. Çünkü bu suçluluk duygusu olmadan insanları esaret altına almak mümkün değildir. Ve esirlere ihtiyaç vardır. Birkaç insanın iktidar hırsını tatmin edebilmek için milyonlarca insanın esaret altına girmesine ihtiyaç vardır. Birkaç insanın Büyük İskender gibi olabilmesi için milyonların ikinci derecede insan konumuna indirgenmesi gerekir. Ancak tüm bunlar yalnızca zihinsel şartlandırılmalıdır ve bunları yok etmek kumun üzerine yazılmış yazıları silmek kadar kolaydır. Bu yazıları kutsal kabul ettiğimiz için çok saygın kaynaklardan dinlerin büyük kurucularından geldiklerini kabul ettiğiniz için korku duymayın. Bunlar önemli değildir. Önemli olan tek şey zihninizin tamamen temizlenmiş, boş ve sessiz olmasıdır. Musa, İsa'ya ya da bu dayı içinizde yaşatmanız gerekmez. İhtiyacınız olan tamamen sessiz, tertemiz bir boşluktur. Ve sadece bu boşluk sizi yalnızca bana değil, aynı zamanda kendinize ve varoluşa getirir. Dünya dinleri insanların başına öyle çok hastalık sarmıştır ki bunları saymak bile mümkün değildir. Bu hastalıklardan biri insanları bu hayatta olmasa bile başka bir hayatta ödüllendirilebileceğine dair bir beklentiye sokmuş olmalarıdır. İnsanları son derece hırslı ve arsız bir hale sokup aynı zamanda hırs aleyhinde konuşurlar. Aslında dinleri olduğu gibi hırs üzerine kuruludur. Dinler affedilmeyecek derecede zarara yol açmışlardır. İnsanların tüm gururunu, ümit etmenin, sevmenin, beklenti içinde olmanın keyfini, baharın geleceğine dair duydukları güveni ellerinden almışlardır. Her şeyi sizden uzaklaştırmışlardır. Yalnızca hiçbir ilişki, Hiçbir bağlantı kuramadığınız belli ritüelleri yerine getirmediğiniz takdirde, ödülle getirdiğiniz takdirde ödüllendirileceksiniz. Basit ve masum bir din bütün dünyayı değiştirebilirdi. Ama içten pazarlıkta din adamları saf, masum ve çocukça etrafa meraklı gözlerle, neşeyle bakan, cennet ve cehenneme dair saçma fikirlere kafa yormayıp her anı büyük bir sevgiyle yaşatan bir dinin yayılmasına izin veremezlerdi. Ve daha fazlasını bekleyerek, arzulamadan bekleyerek, hak ederek, baharın gelmesi için daha fazla alan, daha fazla sessizlik yaratarak. Yalnızca birkaç çiçek değil, binlerce çiçek açması için. Sufi mistiklerinden birinin bu konuda küçük bir şiiri vardır. Bahar için uzun zaman bekledim, geldi. Ve öyle bereketli, öyle bol çiçekle geldi ki, kendime küçük bir yuva yapabileceğim yerde bana hiçbir yer kalmadı. Yaşam sınırsızca sunar. Yalnızca almaya bilmeniz gerekir. Dinlerin yarattığı bozulma ve kirliliğe karşı tamamen saf bir hale gelmenizi istiyorum. Sessiz, sevgi dolu, daha fazlasının gerçekleşmesini bekleyen bir zihne sahip olun. Yaşam öyle engindir ki onu ne kadar araştırırsak araştıralım asla tüketemeyiz. Esrar zamandan bağımsızdır. Basit bir istismar. Dine herhangi bir geçerlilik kazandıran tek şey ölümdür. Eğer ölüm olmasaydı kimse dinle kafayı yoruyor olmayacaktı. Size dindar olma ilhamını veren şey yaşam değil ölümdür. Ölüm yaşamdan sonra da var olacak bir şeyler aramanıza yol açar. Bir an için ölümün var olmadığını, kimsenin ölmediği bir dünyayı canlandırın zihninizde. Ölümden sonra ne gelir sorusu cennet, cehennem kavramları bir anda anlamlarını yitirir. Ve ölümsüzleştiğiniz zaman Tanrı'nın sizden ne üstünlüğü kalır? Şu anda o, ebedi yaşama, siz ise anlık bir olguyu, bir sabun köpüğünü, bir an sonra yok olabileceği bir şeyi temsil ediyor. Bu yüzden de korku duyuyorsunuz. İşte bu korku arayışa neden oluyor. Ölümün ne olduğunu ve ölümden sonra geriye bir şey kalıp kalmadığını merak ediyorsunuz. Ölümden sonra geriye bir şey kalmadığını söyleyenler dindar değiller. Onlar hiçbir tapınağa kiliseye gitmiyor, hiçbir kutsal kitaba inanmıyorlar. Şu ana kadar var gelmiş tüm dinleri sözde dinler olarak nitelendiriyorum. Bu inançlar dini gibi gözükseler de gerçekte bütün olmayan cesaret edemeyip yalnızca birer parça olarak kaldıkları için dini değillerdir. Ölüm korkusu bu sözde dinleri yarattı. Şu anda tarihte ilk kez dünya küresel bir yok oluşun eşiğine gelmiş durumda. Şimdiye kadar ölüm yalnızca bireyseldi. İnsanlar ölse de toplumlar, dünya yaşamını sürdürüyordu. Evet insanlar geldiler ve gittiler. Yaşlılar öldü, çocuklar doğdu. Ama sürekli hep vardı, yaşam hep vardı. Evet bireysel olarak yaşam, ölüm sorunu vardı. Ama o da yalnızca bireyi ilgilendiriyordu. Din adamları için bireyi istismar etmek oldukça kolaydı. Birey kendi başına çok küçük, çok güçsüz ve kısıtlıydı ve öleceğini de biliyordu. Ölümden sonra yanında götürebileceği ölümsüz, ebedi bir şey bulabilmek için din adamlarının yardımına ihtiyaç vardı. Din adamının vaat ettiği de buydu zaten. Ama bu hiçbir zaman tüm toplumu ilgilendiren bir sorun haline gelmemişti. Öleceğini bilen tek canlı insandır. Yaşam efsaneleştirilmemelidir. Batı tek yaşama sahip olduğuna dair inancını değiştirmedikçe bu ikiyüzlülük, bu vazgeçememe, bu korku da değişmeyecektir. Yaşam tek değildir. Birçok kere yaşadınız ve birçok kere daha yaşayacaksınız. Bu nedenle bir sonraki ana geçmek için acele etmeden her anı olabildiğince bütün olarak yaşamaya çalışın. Karma Zaman para değildir. Tüketilemez. Zaman zenginleri olduğu kadar yoksullara da eşitçe sunulmuştur. Zaman söz konusu olduğunda zenginler daha zengin, yoksullarsa daha yoksul değildir. Yaşam sonsuz bir döngüdür. Yüzeydeymiş gibi görünen bu inanış aslında batı dinlerinde oldukça derin köklere sahiptir. Size, size yalnızca 70 yıl ömür biçmekte büyük cimrilik ediyorlar. Hesaplaşmaya çalıştığınızda ömrünüzün üçte birini uykuya, Diğer üçte birini yiyecek, giyecek ve ev masraflarınızı karşılayabilmek için çalışmaya harcadığınızı göreceksiniz. Geriye kalan kısa zaman ise eğitim, futbol maçları, filmler, saçma sapan tartışma ve kavgalara gidiyor. Bu durumda 70 senelik ömrünüzün 7 dakikasını bile kendinize ayırabilmişseniz eğer, bence bilge biri sayılırsınız. Ancak bütün ömrünüz boyunca bu 7 dakikaya bile kendinize ayırmak zordu. Öyleyse nasıl kendinizi bulacaksınız, varlığınızın, yaşamanızın gizemine nasıl ereceksiniz, ölümün bir son olmadığını nasıl kavrayacaksınız? Yaşan deneyiminin kendisini kaçırdığınız için ölüm gibi müthiş bir deneyimi de kaçıracaksınız. Yoksa ölümde korkulacak hiçbir şey yoktur. Ölüm güzel bir uyku gibidir. Rüyasız, başka bir bedene sessizce ve huzurla geçebilmek için ihtiyaç duyduğunuz derin bir uyku. Ölüm cerrahi bir olguya benzer. Neredeyse anestezi gibidir. Ölüm düşman değil, dosttur. Ölümü dost olarak kabul ettiğiniz ve 70 senelik kısacık ömrünüzü korkusuzca yaşamaya başladığınız zaman yaşamanızın sonsuzluğunu kavrayabildiğiniz takdirde her şeyi yavaşlayacak ve koşuşturmaya hiç gerek kalmayacaktır. İnsanlar her şeyde acayici davranıyor. İş çantalarını kapıp içine bir şeyler tıkarak karasını öpen, kendi karısını mı yoksa başkasının karısı mı olduğunu bile görmeden çocuklarına hoşçakalın diyerek evden fırlayan adamlar gördüm. Böyle yaşanmaz. Hem bu hızla nereye yetişeceğinizi sanıyorsunuz. Batıda mistik bir gelenek yoktur. Batı dışa dönüktür. Dışarıya bak görülecek çok şey var. Ama insanın içinde yalnızca iskelet olmadığının farkında değiller. İskeletin içinde daha başka bir şey de vardır. Bu sizin bilincinizdir. Gözlerinizi kapayınca karşınıza çıkan iskeletiniz değil, yaşam kaynağınızın ta kendisidir. Batının ihtiyaç duyduğu şey, kendi yaşam kaynağını yakından tanımaktır. O zaman acelecilik sona erer. Kişi, ancak o zaman yaşam ona gençliği sunduğunda gençliğin keyfini, yaşlılığı sunduğunda yaşlılığın keyfini çıkaracak, yaşam ölümü getirdiğinde ise ölümün keyfine varacaktır. Yalnızca bir tek şeyi bilmelisiniz. Önünüze çıkan her şeyin keyfine varıp her şeyi bir kutlamaya dönüştürmeyi. Ben gerçekliğini her şeyi bir kutlamaya, bir şarkıya, bir dansa dönüştürme sanatı olarak tanımlıyorum. Üçüncü bölüm. İzleyin, anlayacaksınız. Bağlanmak yerine şarkı söyleyin. Herhangi bir tapınakta, sinagog veya kilisede ibadet eden her insan hem kendini hem hem de içinde barındırdığı tanrıya küçük düşürmektedir. Kişinin içindeki Tanrı'nın başka hiçbir Tanrı'ya tapılmamasına ihtiyacı yoktur. Gereken tek şey bir uyanış, farkındalık ve kişinin kendi varlığına dair bilinç kazanmasıdır. İnsan kendi bilincine vardığı anda artık fani değil, ölümsüzdür. Aslında en başından itibaren ölümsüzken, bir yanlış anlaşılma yüzünden kendini fani bir gün ölecek olan bir varlığa indirgemiştir. İçinde barındırdığınız yaşam ve bilinç sonsuz ve ölümsüz olduğu halde ölümden korkmaya devam ediyorsunuz çünkü her gün birinin öldüğünü görüyor ve her ölümde de kendi ölümünüzü anımsıyorsunuz. Şair der ki hiçbir zaman çanlar kimin için çalıyor diye sorma çanlar senin için çalıyor. Söylediğinde bir doğruluk payı var. Her ölüm sembolikti. Sizin de aynı kuyrukta beklediğinizi ve bu kuyruğun gitgide kısaldığını gösterir. Her gün ölüme bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Aslında dünyaya geldiğiniz gün sizin doğduğunuz değil, ölmeye başladığınız gündür. O günden beri de her gün biraz ölmeye devam ediyorsunuz. Her doğum gününüzde ölüm size bir yıl daha yaklaşıyor. İnsanların, hayvanların, ağaçların, kuşların öldüğü kesin bir gerçektir. Sizin de bir gün öleceğiniz gerçeğini nasıl göz ardı edebilirsiniz? Belki yarın, belki yarından sonraki gün. Bu yalnızca bir zaman meselesidir. Ancak yine de kendi varlıklarının farkında olanlar hiç kimsenin ölmediğinin bilincindedir. Ölüm bir yanılsamadır. Başkalarını ölürken gördüğünüz, peki ya kendinizi? Peki birinin ölümünü gördüğünüzde onu gerçekten ölürken görüyor musunuz? Tüm görebildiğiniz ve tıp biliminizin tüm görebildiği ölüm kimsenin soluk almadığı, nabzının kaybolduğu ve kalbinin atmadığıdır. Birkaç gün önce Keşmir'in Pakistan işgali altında bölgesinde yaşayan bir adam üçüncü kez ailesini ve arkadaşlarını yanılttı. 135 yaşında üçüncü kez öldü. İnsanlar bu duruma oldukça şüpheyle yaklaştılar. Çünkü aynı oyunu daha önce iki kere daha oynamış, İki kere daha ölmüştü. Doktorlar tarafından öldüğü tespit edilip rapor yazıldıktan sonra bir anda uyanıp gözlerini açıp kahkahalar atmaya başlamıştı. Bu yüzden bu kez öldüğünde herkes çok dikkatli davrandı. Doktorlar büyük bir dikkatle ölüme ait tüm verileri topladılar. Hepsi de hiçbir soru işaretini yer bırakmayarak kesindi. Doktorlar şöyle dedi. Sizi daha önce yanıltmış olabilir fakat bu kez gerçekten ölmüş. Tıp bilimine göre bu adam ölü bir insanda görülebilecek her türlü belirtiye taşıyor. Ve tam 3 doktor ölüm raporunu imzaladıkları anda adamla gözlerini açıp gülmeye başladı ve ''Dinleyin bir sonraki ölümünde gerçekten öleceğim. Yalnızca bir kez daha denemek istedim.'' dedi. Keşmir'in Pakistan'ın işgal ettiği bölgesinde Hindistan ve Pakistan'ın en uzun ömürlü insanları yaşan 120 yaşına kadar yaşamak sıradan ve normaldir. 150 yaşında birini rastlanabilir. Bu normal değildir. Yine de yüzlerce kişi bu yaşa ulaşmıştır. Bir de seyrek de olsa 180 yaşına aşmış birkaç kişi vardır ve hala genç, hala tarlalarda çalışır durumdadırlar. 180 yaşına aşmış. Biraz önce söz ettiğim adam dünyanın dört bir yanından gelen birçok gazeteci tarafından soru yağmuruna tutuldu. Çünkü az rastlanır türden biriydi. Üç kez öldüğüne dair rapor hazırlanmış, tıp bilimi üç kez yanılgıya uğratmıştı. Ona sordular, bunu nasıl başardınız? Ölünce neler oluyor? Şöyle yanıt verdi, hiçbir şey. Çünkü ben bedenim değilim, bunu biliyorum. Ben nefesim değilim, bunu biliyorum. Kalbim de değilim. Ben bunların hepsinin ötesindeyim ve basitçe o tarafa kayıveriyorum. Kalbim duruyor, nabzım duruyor ve siz aldanıyorsunuz. O zaman bedenime geri dönüyorum ve kanım yeniden akmaya, kalbim yeniden atmaya başlıyor. O basit bir adam, bir çiftçi, bir yogi falan değil, hayatında hiç bu tip pratik bilgileri uygulamamış, Yalnızca 7-8 yaşlarında küçük bir çocukken bir Sufi ile tanışmış ve Sufi ona ölümün bir yanılsama olduğunu söylemiş. O da öyle masummuş ki bunu kabul etmiş. Sufi şöyle demiş. Bedeninden çıkmanın çok basit bir yöntemi vardır. Yalnızca bedenini içeriden izle. Bu şekilde izlemeye devam ettikçe gitgide seninle bedenin arasında daha büyük bir mesafe oluşacaktır. Kısa zamanda beden kilometrelerce uzakta kalacaktır. Zihnini izlersen de aynı şey zihninle olacaktır. Bu durumda sen yalnızca bir izleyici haline gelirsin ve ister bedeninden, ister zihninden, istersen tüm benzininden çıkıp gidebilirsin. Geri dönmek de senin kontrolündedir. Çıkan sen olduğun için çıktığın yolu bilecek ve aynı yoldan geri döneceksin. O yol izlemektir. İzle ve çık. Şimdi izlemeyi bırak. Bedeninle özdeşleş. Ben bedenim, ben zihnim. ''Ben nefesim, ben kalp atışıyım.'' de. Bir anda o mesafe kaybolacaktır. Gitgide yaklaşacak ve kısa zamanda tekrar bedenine gireceksin. Bedenle özleştiğiniz zaman bedensiz olursunuz. O zaman ölümlüsünüzdür. O zaman ölüm korkusu mevcuttur. Bedenle özdeşleşmediğiniz zaman yalnızca bir gözlemci, saf bilinç, zihinsizlik olursunuz. Bu durumda ölüm, hastalık, yaşlılık gibi şeyler söz konusu olmaktan çıkar. İçinde bulunduğunuz gözlemci olma durumu sonsuz, her daim taze, genç ve aynıdır. Gerçek din size ibadet etmeyi öğretmez. Gerçek din kendi ölümsüzlüğünüzü, içinizdeki Tanrı'yı keşfetmeyi öğretir. Herkes bir gün ölümün kapıları arasından geçecek. Eğer saf bilinçten oluştuğunuzu, yalnızca sahip olduğunuz beden, zihin, kalp, para, prestij, iktidar ya da evden değil de saf bilinçten ibaret olduğunuzu hatırlayabilirsiniz, ölüm engelini sıyrık bile olmadan aşabilirsiniz. O zaman ölüm sizde küçük bir iz bile bırakamaz. Yayati adında büyük bir kral tam 100 yaşına kadar dop dolu yaşamış ve yaşamın sunabileceği her türlü keyfi tatmıştı. Ölüm bir gün Yayati'nin kapısını çalıp hazırlan dedi. Vaktin geldi ve seni almaya geldim. Yayati Ölümü görünce birçok savaşta bulunmuş kahraman bir savaşçı olmasına karşın titremeye başlayıp şöyle dedi: "Ama henüz çok erken. Ölüm çok mu erken?" diye yanıt verdi. "100 senedir hayattasın. Çocukların bile yaşlandı. En büyük oğlum 80 yaşında. Daha ne istiyorsun be adam? Yeyetinin 100 tane karısı olduğu için 100 tane de oğlu vardı. Ölüm'e sordu: "Bana bir iyilik yapabilir misin? Birini almak için geldiğini farkındayım." Oğullarından birini ikna edebilirsem onun canını alıp beni yüz yıl daha rahat bırakır mısın? Ölüm şöyle yanıt verdi. Senden başkası kendini hazır hissediyorsa onu almakta hiçbir beis görmüyorum. Ama sanmıyorum sen babaları olduğun hepsinden uzun yaşayıp her şeyin keyfine vardığın halde kendini hazır hissetmiyorsan oğullarından biri nasıl hissedebilir? Yayati yüz oğlunu çağırdı. Daha yaşlı olanları sessiz kaldılar. Ortada büyük bir sessizlik vardı. Kimse bir şey söylemiyordu. Yalnızca henüz 16 yaşında olan en genç oğlu ayağa kalkıp şöyle dedi. Ben hazırım. Ölüm bile bu genç çocuk için üzülüp belki de sen fazla safsın. Baksana diğer 99 kardeşin tamamken sessiz kalıyor. Bazısı 80, bazısı 75, bazısı 78, bazısı 70 ve daha da yaşamak istiyorlar. Sen henüz hiçbir şey yaşamadın. Ben bile senin için üzülüyorum. Tekrar düşünmelisin diye uyarıda bulundu. Oğlan hayır dedi. Onların bu halini görünce kararımdan iyice emin oldum. Benim için üzülme mutlak bir farkındalıkla gidiyorum. Babam bile 100 yaşında hala tatmin olamamışsa burada olmamın ne anlamı var? Ben nasıl tatmin olabilirim? 99 abimin de tatmin olamadıklarını görüyorum. O zaman neden vakit harcayayım? En azından babama bu iyiliği yapabilirim. Bu yaşlı haliyle bırakalım 100 yıl daha keyif Ama benim için bitti. Kimsenin tatmin olamadığını görünce 100 yıl bile yaşasam yine de doyamayacağımı kesinlikle anladım. Bu yüzden bugün gitmemle 90 sene sonra gitmem arasında hiçbir fark yok. Lütfen beni al. Ölüm genç olanı aldı ve 100 yıl sonra geri geldi. Yayati yine aynı durumdaydı. Bu 100 yıl çok hızlı geçti dedi. Yaşlı oğullarımın hepsi öldü ama bir önerim daha var. Sana başka bir oğul verebilirim. Lütfen bana acı. Bu böyle devam etti. Hikaye bin sene böylece sürüp gitti. Ölüm on kez Yayeti'yi ziyaret edip 99'unda oğullarını aldı. Yayeti de 100 yıl daha yaşadı. Onuncu kez geldiğinde Yayeti şöyle dedi. Hala beni almaya ilk kez geldiğin zamanki kadar tatmin olmamış durumdayım. Ama bu sefer istemeye istemeye gönülsüzce de olsa geleceğim. Çünkü senden bana bir iyilik daha yapmanı isteyemem. Bu çok fazla olur. Hem bir şey kafamda kesinleşti ki bin sene tatmin olamadıysam on bin senede bile olamam. Bu bağlanmaktır. Yaşamaya devam edebilirsiniz ama ölüm düşüncenize aklına geldikçe titremeye başlarsınız. Hiçbir şeye bağlı değilsiniz. Ölüm şu anda da gelse onu memnuniyetle karşılarsınız. Onunla gitmeye kesin olarak hazır olursunuz. Ölüm böyle bir insanın karşısında yenilgiye uğrar. Ölüm yalnızca her an duraksamaksızın ölmeye hazır olan insanların karşısında yenilgiye uğrar. İşte bu insanlar ölümsüzleşir, birer Buda'ya dönüşürler. Bağlılıktan bağımsızlaşmak, ölümden bağımsızlaşmak demektir. Bağlılıktan bağımsızlaşmak, yaşam ölüm tekerleğinden bağımsızlaşmaktır. Bağlılıktan bağımsızlaşmak, size evrensel ışığı görüp onunla bütünleşme yetisini verir. Ve bütün olan her şeyin ötesinde en büyük kutsanma, en yüksek haz noktasıdır. Artık yuvaya ulaşmışsınız demektir. Yaşam, önsevişme, ölüm, orgazmdır. Sevgili Oşo, dünyadaki tüm insanlar bir anda tanıdıkları insanların çoğunun ölümüne yol açacak. Önüne geçilemez, korkunç bir hastalığın içinde olduklarını fark ederlerse, bu insan bilincini nasıl etkileyecektir? Bu kişiden kişiye göre değişir. Mutlak bilince sahip birisi bu durumdan hiç etkilenmeyecek. Her şey olduğu gibi bu durumu da kabullenecektir. Hiçbir mücadele ya da endişe içine girmeyecektir. Bu kimseler kendi ölümlerini kabul edebildikleri gibi içinde yaşadıkları gezegenin ölümünü de kabullenebilirler. Bu kabullenme hiçbir şekilde çaresizlik anlamına gelmez. Tam tersine bu, her şeyin oluş biçimini, doğup yaşayan her şeyin bir gün ölmesi gerektiğini görebilmek demektir. Bu gezegen 5 milyon yıl önce yoktu. O zaman doğdu. Şu anda belki de ömrünü tamamlamış durumda. Zaten insanlar politikacıların yol açtığı bu kriz durumundan kendilerini kurtarmayı başarabilseler bile dünyanın yine de fazla bir ömrü kalmadı. Çünkü güneş yavaş yavaş ölüyor. Birkaç milyon yıl içerisinde güneş enerjisini tamamen tüketmiş olacak ve güneş olduğu zaman bu gezegende yaşamını sürdüremeyecek çünkü tüm yaşam enerjimizi güneşe borçluyuz. Mükemmel bilinci sahip olan kişi bu durumu doğal bir olgu olarak kabul edecektir. Şu anda yapraklar ağaçlardan dökülmekte. Daha dün gece rüzgar öyle güçlü esiyordu ki tüm yapraklar yağmur damlaları gibi yere yağıyordu. Bu durumda elimizden ne gelir? Bu varoluşun kanunudur. Her şey önce bir şekil alır sonra da bu şekilden sıyrılıp cisimsizliğin içinde yok olur. Bu yüzden uyanışı gerçekleştirilmiş bir kimse için bilincinde hiçbir değişiklik gerçekleşmeyecektir. Uyanışı gerçekleştirememiş olanlar ise farklı tepkiler göstereceklerdi. Şöyle bir hikaye duymuştum. Yaşlı bir adam ölmek üzereymiş. Uzun bir yaşam sürdüğü için ölüm kurusunda bir endişesi yokmuş. Güneş batmış. Ava kararıyormuş. Adam gözlerini açıp yanında oturan karısına sormuş: "En büyük oğlum nerede?" Karısı: "Tam karşında, yatan öbür tarafında oturuyor." diye yanıt vermiş. Onu merak etme, şu anda hiçbir şey için endişelenme, rahatla ve dua et. Fakat adam bu kez ortancı oğlum nerede? diye sormuş. Karısı: "O da büyük oğlunun hemen yanında oturuyor." demiş. Ölmek üzere olan adam bu kez diye yatakta doğrulmaya başlamış. Karısı ne yapıyorsun diye sormuş. Adam küçük oğlumu arıyorum demiş. Karısı ve çocukları yaşlı adamı onları ne çok sevdiğini düşünmüşler. Küçük oğlan da adamın hemen ayak ucunda oturuyormuş. Baba buradayım demiş. İçin rahat olsun hepimiz buradayız. Bunun üzerine adam şöyle demiş. Hem hepiniz buradasınız hem de rahat olmamı söylüyorsunuz. Peki herkes buradaysa dükkana kim bakıyor? Ölüm anını bile aklı dükkandaymış yani. Farklı insanların bilinçaltının ölüm anında nasıl tepki vereceklerini kestirmek çok güçtü. Ama kesin olan bir şey vardır ki gösterdikleri tepki tüm yaşamlarını yansıtacaktı. Herkesin yaşamı farklı yollar, farklı deneyimlerden geçtiği için ulaştığı son noktada farklı olacaktı. Ölüm kişilerinizin özünü su yüzme çıkarı. Başka bir yaşlı adam ölüm düşerindeymiş. Bu adam çok zenginmiş. Ölürken tüm ailesi yanındaymış. En büyük oğlu şöyle demiş. Öldüğü zaman ne yapmalıyız? Onu mezarlığa taşımak için bir araba kiralamamız gerek. En küçük olan her zaman bir Rolls Royce'un hayalini kurmuştu. Yaşadığı sürece binmek kısmet olmadı. Bari öldüğünde mezara Rolls Royce'la girmenin keyfine varsın demiş. Büyük oğlan sen, sen çok küçüksün. Hiçbir şeyden anlamıyorsun diye yanıt vermiş. Ölüler hiçbir şeyin keyfine varamazlar. Bir ölü için Rolls Royce'la bir Ford arasında hiçbir fark yoktu. Ford kiralasak yeter. Ortancı olan atılmış. ama savurgan davranıyorsunuz. Cesetin taşınması gerekiyor yalnızca. Kamyonet olan birini tanıyorum. Hem daha rahat hem daha ucuz. Diğer ortancı olan. Tüm bu saçmalıklarınıza dayanamıyorum diye çıkışmış. Rolls Royce'miş, Ford'miş, kamyonetmiş. Uğraşmaya ne gerek var? Evlenecek değil ya mezara gidecek. Onu arka bahçeye diğer çöpleri çıkardığımız yere çıkarırız. Belediyenin kamyonu da gelip bir davayı alıp götürür. Tam bu anda yaşlı adam gözlerini açıp, ayakkabılarım nerede diye sormuş. Oğulları, ayakkablarını ne yapacaksın? Yatıp dinlensene demişler. En büyük olan babamız inatçı bir adamdır. Belki de ayağında ayakkabılarıyla ölmeyi aklına koymuştur. Bırakalım giysin onlara demiş. Yaşlı adam bir yandan ayakkablarını giyerken, bir yandan da şöyle demiş: Masrafları için endişelenmeyin. Hala bir parçacık canım var. Mezarlığa yürüyerek gideceğim. Orada görüşürüz. Hepinizin böyle savugan olması beni üzdü. Yaşarken bile bir Rolls, Rolls Royce'un ya da başka güzel arabaların yalnızca hayalini kurdum. Hayal kurmak ucuzdu. Her şeyin hayalini kurabilirsiniz. Ve söylendiğine göre adam mezarlığa kadar tüm akrabalarını da peşine takıp yürümüş ve tam olarak mezarın yanı başında ölmüş. Masraftan tasarruf etmek için. Hindistan'da oldukça saygı gören Krishnamurti izleyicilerinden yaşlı bir adam beni ziyaret ederdi. Çünkü oğlu Madhya Pradesh'in baş yargıcıydı ve Madhya Pradesh mahkemesi de Jabalpur'daydı. Oğlunu ziyarete geldiğinde mutlaka şehirde olup olmadığıma bakardı. Yaşlı adam neredeyse 50 yıldır Krishnamurti'nin izleyicisiydi. Tüm ritüelleri, tüm kutsal kitapları bir kenara bırakarak Krişnamurti'nin doğru bilindiğine mantığı ve zihniyle kesin olarak ikna olmuştu. Ona şöyle derdim. Unutmamalısın ki zihninle edindiğin mantıksal ve rasyonel kanı oldukça yüzeyseldir. Bir kriz anında bu kanı kaybolur, buharlaşır. Ama o şöyle derdi. 50 yıl boyunca yüzeysel kalamaz herhalde. Bir gün oğlu bana gelip babam ölmek üzere ve aklına sözlerden başka yanında olmasını isteyeceği kimse gelmedi. ''Sizi çok sever. Lütfen benimle gelin. Araba hazır. Fazla vaktimiz yok.'' dedi. Onunla gittim. Babasının odasına girdiğinde sessizce bir şeyler mırıldanmakta olduğunu gördüm. Ben de sessizce yanına yaklaştım. Çünkü ne söylediğini merak ediyordum. Hindu dininde Tanrı'nın ismi olan Ram'ı tekrarlıyordu. Hem de 50 yıl boyunca ''Tanrı yoktu.'' dedikten sonra. Onu sarstım. Gözlerini açıp şöyle dedi. ''Beni rahatsız etme. Bu tartışılacak zaman değil.'' ''Tartışacak değilim.'' dedim. ''Yalnızca sormak istiyorum. O 50 yıl nereye gitti? Tanrı'nın ismini tekrarlamak da nereden çıktı? Tanrı yoktur.'' diye ısrar ederdin hep. Şöyle yanıt verdi. ''O, o zaman için geçerliydi. Ama şu anda ölmek üzereyim. Doktorlar yarım saatten fazla dayanamayacağımı söylüyor. Bu yüzden beni rahatsız etme. Bırak Tanrı'nın adını tekrarlayayım. Hem kim bilir, belki vardır.'' Eğer Tanrı yoksa adını tekrarlamaktan hiçbir zarar gelmez. Ama bir Tanrı varsa ve ölürken adını tekrarlamazsan kara listeye girersin. Ve ben cehenneme gitmek istemiyorum. Çünkü burada dünyada zaten yeteri kadar çektim. Ben de sana bunu söylemeye çalışıyordum dedim. Zihinsel bir kanı tek başına yeterli değildir. O ölmedi. Hastalıktan kurtuldu. 3-4 gün sonra yeniden ziyaretine gittim. Bahçede oturuyordu. Ona sordum. O akşam hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle yanıt verdi. O gece olup biten her şeyi unut. Zayıf bir anımdı ve ölüm korkusundan Tanrı'nın adını tekrarlamaya başladım. Yoksa Tanrı yoktur. Bu demektir ki yeni bir ölüm döşeği deneyimine ihtiyacın var. Bu ilk kalp krizini atlattın ama ikincisi de yakındı. En fazla ikinciyi de atlatırsın ama üçüncüden kurtulamazsın. Bu söylediklerini unutma dedim. O geceyi unut. Tanrı olmadığından kesinlikle eminim dedi. Yalnızca ölümün sona yaklaşmasını bekle dedim. Bir anda tüm bu yüzeysel entelektüel kanılar kaybolacaktır. Tanrı olmadığına dair bu fikir sana ait değil. Ödünç alınmış bir fikir. Bu kendi araştırmaların, kendi içgüdünle ulaştığın bir fikir değil. Selin bilincin bir parçası da değil. Yalnızca zihninin bir parçası. İnsanlar farklı şekillerde davranacaklardı. Bana soruyorsunuz dünyadaki tüm insanlar bir anda tanıdıkları insanların çoğunun ölülmesini yol açacak, önüne geçilemez korkunç bir hastalığın içinde olduklarını fark ederlerse bu insan bilincini nasıl etkileyecektir diye. Bu konuda kesinliği olan birkaç nokta vardır. Birincisi tüm dünya ölürken tüm yakınlarımızın anne, baba, kız kardeş, eş, arkadaş ve çocukları hiçbir anlam etmeyecek oluşudur. Tüm dünya ölümün bir kara deliğin içinde yok olmanın eşiğindeyken dünyada yarattığınız ilişkiler sağlam kalamaz. Aslında tüm bu ilişkilerin gerisinde biz birbirimize yabancıyız. Bu insanı korkuttuğu için kimsenin derinine inmediği bir düşünceler. Oysa insan bir kalabalığın içindeyken bile tek başınadır. İnsanlar isminizi bilse bile bu neyi değiştirir? Siz hala bir yabancısınız. Bunu görmek kolaydı. Bir çift 30 yıl, 40 yıl hatta 50 yıl birlikte yaşamış olabilirler. Ama ne kadar uzun süre birlikte yaşarlarsa birbirlerine yabancı oldukları da o kadar iyi anlaşılmıştır. Evlenmeden önce belki birbirleri için yaratılmış oldukları sanrısına kapılmışlardı. Ama balayı sona erer ermez bu yanılsama da kaybolur. Ve her gün birbirinden biraz daha biraz daha uzaklaşmaya başlarlar. Bu arada her şey yolundaymış, her şey iyiymiş gibi davranırlar. Ama içlerinde bir yerde yabancılıkların dokunulmaz olduğunu da bilirler. Bu dünya tümüyle yabancılarla doludur. Ve dünya az sonra yok olacak olsaydı, tüm radyolar ve televizyonlar bu duyuruyu yapsaydı, bir anda kendinizi tüm çıplaklığınızla görebilirdiniz. Tek başınıza. Küçük bir çocuk babasıyla birlikte hayvanat bahçesine gitmiş. Vahşi bir aslanın kafesinin içinde bir aşağı bir yukarı yürüyüşünü izlerken çocuk oldukça korkmuş. Henüz 9 yaşlarındaymış. Babasına şöyle sormuş. Baba olur da bu aslan kafesinden çıkar ve sana bir şey olursa diye lütfen bana eve dönebilmek için kaç numaralı otobüse binmem gerektiğini söyler misin? Aslında böyle bir durumda çocuk çok anlamlı bir soru soruyor. Babasına bir şey olursa kendisine de bir şey olabileceğini kestiremiyor. Ama olur da babasının başına bir şey gelir ve kendisi sağ kalırsa eve dönebilmek için otobüsün numarasını bilmeye ihtiyacı var. Bu durumda babası, oğlu onun akıbetiyle hiç ilgilenmediği için şok geçiriyor. Ona ne olursa olsun çocuk otobüs numarasını bilmek istiyor. Ölüm havası bir anda bütün maskelerinizi çıkarır. Bir anda yalnız olduğunuzun ve tüm ilişkilerinizin bunu unutmak için bir aile kurup kendinizi yalnız hissetmemek için yaratılmış birer kandırmacı olduğunun farkına varmanızı sağlar. Ölüm her şeyi kusursuzca açığa çıkarır. Ve bu yalnız küçük ölümler için geçerlidir. Eğer tüm dünya ölecekse bütün ilişkileriniz bu olay gerçekleşmeden önce son bulacaktır. Tek başınıza isimsiz, şöhresiz, saygın olmayan, güçsüz ve tamamen çaresiz bir yabancı olarak öleceksiniz. Ancak bu çaresizlikte bile insanlar farklı davranacaklardı. Yaşlı bir adam genç bir kadınla buluşmadan önce libidosunu arttıracak bir afrodizyak reçetesi yazması için doktora gider. Daha sonra kadını şehrin en güzel restoranlarından birine götürür. Çorba siparişlerini verdikten sonra kadını makyajını temizlemesi için tuvalete gönderip garsonu çağırır. Garsonu kenara çekip gizlice çorbaya mutfaktan çıkanmadan hemen önce bu ilaçları içine atlar. Genç kadın masaya döner. Fakat 15 dakika sonra çorbalar hala gelmeyince adam yeniden garsonu çağırıp çorbalar nerede kaldı diye sorar. Birkaç dakika sonra burada olurlar diye yanıtlar garson. Ama önce eriştelerin tekrar yatay pozisyona geçmesini bekliyoruz. Ölüm vakti geldiğinde bilinçsiz insanların aklındaki en önemli konu seks olacaktır. Çünkü seks ve ölüm aynı madalyonun iki farklı yüzüdür. Tüm dünya ölürken cinselliklerini bastırmış olan bilinçsiz insanların çoğunun aklında yalnızca seks olacaktı. Başka hiçbir şey düşünmeyecek, tüm merak, hobi ve dini inançları yitirip Dünya ölüyor, belki ölüm her şeyi yok etmeden önce son bir kez daha sevişebiliriz diye düşüneceklerdir. Tüm yaşamları boyunca din adamları yüzünden, toplumsal ve kültürel baskılar yüzünden libidolarını, cinsel dürtülerini bastırıp durdukları halde o noktada hiçbir şeyin önemi kalmayacaktır. Her şey yok olacağı için artık ne saygınlığa ihtiyaç duyacak ne de dinleri önemseyecekler. Tabii bu değişik bireylere ve nasıl bir yaşam sürmüş olduklarına bağlı olacaktır. Eğer bu bireyler kendilerini kısıtlamadan doğal bir hayat sürmüş ve her anın hakkını vermişlerse büyük olasılıkla olup biteni bu en büyük trajediye dünyadaki en büyük dramı yalnızca izleyeceklerdir. Sessizce oturup izlemekten başka hiçbir şey yapmayacaklardır. Yine de insanların nasıl davranacağına dair genel bir kural oluşturulamaz. Yalnızca aydınlanmış insanlar için hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair garanti verilebilir. Onlar bu olayların oluşum doğasında olduğunun bilincindedirler. Bu, Guatama Buda'nın yaklaşımının ta kendisidir. Oluş felsefesi. Sonbahar geldiğinde bir an gelip çatar ve artık yapraklar ağaçtan ayrılmak zorundadır. İlk baharda ise çiçekler açar ve özellikle doğuda batının bu konuda hiçbir fikri yoktur. Bunun yalnızca bir canlanış olmadığı, her canlının bir yok oluşa doğru gittiği bilinir. Bu tıpkı her insanın yorucu bir iş gününden sonra uykuya yatmasına benzer. Bu çok sağlam bir düşüncedir. Her varlık bir süre sonra ki artık her varlığın tam olarak ne kadar yaşadığını bile söz edebiliyor. Bir yok oluşa doğru ilerliyor. Her şeyin dinlenmeye de ihtiyacı var. Bu yüzden aydınlanmış insan için bu hiç olağan dışı bir durum değildir. Varoluşun bir parçasıdır. Gün sona erdiği gibi gece de sona erecek ve canlanış yeniden uyanacaktır. Modern fizik bu düşünceye giderek yaklaşıyor. Öncelikle kara delikleri keşfettiler. Uzayda tuhaf kara delikler olduğunu ve bir gezegen ya da güneşin bu deliklere yaklaştığı takdirde içeri çekilip basitçe yok olduğunu buldular. Ancak bilim doğanın dengesini anladığı için şimdi de beyaz derinliklerin var olması gereğinden söz ediliyor. Belki de kara delikler kapının bir yanında beyaz delikler ise diğer yanında yer alıyor. Bir gezegen ya da yıldız bir yandan kara deliğe girip kaybolurken bir yandan da beyaz delikten yeni bir yıldız doğuyor. Her gün yeni yıldızlar doğup eskileri ölüyor. Yaşam ve ölüm sürekli bir çember çiziyorlar. Eğer yaşam günse ölüm de gecedir. Yani günün karşıtı değildir. Yalnızca dinlenmek, uyumak, yeniden canlanmak için gerekli bir zamandır. Anlayan bir kişi bu durumdan rahatsızlık duymayacaktır. Ama bilinçsiz kişiler tamamen fıttıracak ve daha önce hiç yapmadıkları şeyleri yapmaya başlayacaklardı. Çünkü daha önce kendilerini kontrol altına tutuyorlardı. Ama bu durumda ne kontrolün anlamı ne de ona duyulan ihtiyaç kalmayacak. Eğer bu durum önceden bilinirse ki bu pek olası değil. Çünkü nükleer silahlarla dünyanın yok edilmesi 10 dakikadan fazla almayacaktır. Bu durumda önceden haber almamız pek mümkün olmayacaktır. Hazır olun diye 10 dakika içinde... Dünyanın yok olacağına televizyondan ya da radyodan duymanın şoku bile dona kalıp felce uğramanızı yol açabilecek denli büyük ve yabancı bir şok olacaktır. Belki de insanların çoğu nükleer silahlar yüzünden değil de bu şoktan ölecektir. 10 dakika sonra tüm dünyanın öleceğini duymanın şoku insanların kırılgan varoluşunu yok etmeye yetecektir. Yine de insanların nasıl davranacağını önceden kestirmeye çalışmak varsayımdan öteye gidemez. Yalnızca aydınlanmış kişiler için hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair kişisel yetkimi kullanarak kesinlikle garanti verebilirim. Eğer çay içiyorlarsa çay içmeye devam edecekler. Ellere bile titremeyecektir. Yıkanıyorlarsa yıkanmaya devam edecekler. Ne şoka girecek ne felci uyuracak ne de fıttıracaklar. Daha önce kendilerine bastırarak mahrum bıraktıkları şeylere de gömülmeyecekler. Çünkü zaten aydınlanmış bir kişi varoluşunda her şeyi bastıramaz. Doğaya söyledikleri tek bir kelime vardı. Evet. Dünyanın yok oluşuna, bu mutlak ölüme evet diyeceklerdir. Çünkü hayır diye bir sözcüğü bilemezler. Onlar hiçbir direnç göstermeyeceklerdir. Bilinçli bir şekilde ölen tek insanlar onlar olacaklardı. Ve bilinçli olarak ölen bir insan ebedi yaşam akışına katılır ve o aslında ölmemiştir. Bilinçsiz olarak ölenlerse başka bir gezegende, başka bir rahimde yeniden doğacaklardı. Çünkü yaşam nükleer silahlarla bile yok edilemez. Bu silahlar ancak yaşamı içinde barındıran evleri yok edebilir. Dördüncü bölüm Varlığın merkezine yolculuk Meditasyon Her şeyin ötesindeki yol Sevgili Oşo Ölüm ve meditasyon arasında güçlü bir bağ olduğunu hissediyor ve bunu hem büyüleyici hem de ürkütücü buluyorum. Sizinle birlikte oturduğumuzda Gözlerimi kapatıp meditasyon yaparken kendimi güvende hissediyor. Tek başımayken ürküyorum. Lütfen bu konuda yorum yapar mısınız? Meditasyon ve ölüm arasında yalnızca güçlü bir bağ yoktur. İkisi neredeyse aynı şeydir. Aynı deneyim üzerine iki farklı bakış açısıdır. Ölüm sizi bedeninizden, zihninizden, siz olmayan her şeyden ayırır. Ancak bu ayırmayı sizin iradenizin dışında gerçekleştirir. Sizse bu ayrılmayı istemediniz. Rıza göstermediğiniz ve kendinizi bırakamadığınız için direnç gösterirsiniz. Aynı şekilde meditasyonda siz olmayan her şeyi benliğinizden ve sizin gerçekliğinizden ayırır. Ama burada direnç yoktur ve tek fark budur. Direnç yerine son derece büyük bir istek, bekleyiş ve arzulu bir kucaklayış vardır. Onu ister kalbinizin derinliklerinden gelen bir arzu duyarsınız. Yaşanan deneyim aynıdır. Yanlışlıkla gerçeğin birbirinden ayrılması. Ama ölüme karşı duyduğumuz direnç yüzünden bilincinizi yitirir, bir koma durumuna girersiniz. Ölüm anında bazı şeyleri sıkıca tutup bırakamadığınız için bu ayrılmanın gerçekleşmesine izin vermez, tüm kapıları ve pencereleri sıkıca kapatırsınız. Duyduğunuz yaşam arzusu o anda en doruk noktaya ulaşmıştı. Ölüm düşüncesi bile sizi ta en derinden köklerinizden ürkütür. Ancak ölüm doğal bir olgu olduğu gibi kesinlikle de gereklidir. Yaşanması gerekir. Yapraklar sararıp dökülmezse yeni, taze yapraklar da çıkamaz. İnsan eski bedenini içinde yaşamaya devam ederse daha iyi, daha taze, yeni bir başlangıç için daha fazla olasılık barındıran bir eve taşınamamış olur. Belki bu kez önceki hayatındaki seçtiği yolu seçmeyecek ve aynı çölde kaybolmayacaktır. Belki de bilinçli dolu yepyeni bir göğe doğru yola al alacaktır. Her ölüm bir son olduğu gibi bir başlangıçtır. Sona çok fazla takılı kalmayın. Bu eski, çürümüş, sefir bir hayat biçiminin sonu yeni bir hayata başlayıp aynı hataları tekrarlamamak için verilmiş büyük bir fırsattır. Yeni bir maceranın başlangıcıdır. Ama yaşama tutunup onu bırakmak istemediğiniz için yine de olayların doğası gereği gerçekleşmesi gerektiğinden bilincinizi yitirirsiniz. Aydınlanmayı başarmış birkaç kişi dışında hemen hemen herkes bilinçsizce ölür. Çünkü ölümün ne olduğunu yeni bir başlangıç, yeni bir gün doğumu olduğunu bilemezler. Meditasyonla kendi başınızı araştırmaya çıkabilirsiniz. Tam olarak sizi nelerin oluşturduğunu, içinde nelerin sahte, nelerinse gerçekten siz olduğunu anlamak için araştırıyorsunuz. Bu sahte olandan gerçeğe, fani olandan ölümsüze, karanlıktan aydınlığa doğru yapılan sonsuz büyüklükte bir yolculuktur. Ancak zihin ve bedenden ayrılışı izleyebilme noktasına geldiğinizde ve bu duruma yalnızca bir gözlemci olarak katıldığınızda ölüm deneyiminden pek bir farkı yoktur. Ölmüyorsunuz. Meditasyon yapan bir insan neşe içinde ölür. Çünkü ölümün var olmadığını bilir. Ölüm onun sıkı tutunduğu yaşamı bırakmamasıdır. Ölüm ve meditasyon arasında güçlü bir bağ olduğunu hissediyorum diyorsunuz. Bu bağ vardır. Bu topraklardan çıkmış eski kutsal kitaplarda usta bile ölüm olarak tanımlanır. Çünkü onun tüm işlevi, tüm görevi meditasyonu öğretmektir. Biz başka deyişle size ölmeden ölebilmeyi öğretiyor, ölüm deneyiminden geçip canlı kaldığınıza şaşırarak onun yalnızca bir bulut gibi gelip geçtiğini size bir sırık bile atamadığını göstermeye çalışıyordu. Bu durum karşısında duyulan büyülenme ve korku da bu yüzdendir. Büyülenme herkesin içinden geçmek zorunda olduğu defalarca içinden geçip o sırada bilinci yerinde olmadığı için unuttuğu gizemli deneyimin bilincinde olmaktan kaynaklanır. Korkunun nedeni ise ölümün belki de yeni bir başlangıç değil yalnızca bir son olduğu düşüncesindendir. Bu yüzyılın başında şöyle bir olay gerçekleşti. Varanesi kralının bir ameliyat olması gerekiyordu. Bu oldukça büyük bir ameliyat olduğu halde İnatçı kral hiçbir şekilde anestezi kullanmamasını istiyordu. Ameliyat yapabilirsiniz ama bu sırada ben de olup biteni izlemek istiyorum. Baygın olmak istemiyorum diyordu. Doktorların kafası oldukça karışmıştı. Bu tıp ahlakına aykırıydı. Böyle büyük bir ameliyat çok fazla acı verecek. Hasta belki de ameliyat sırasında duyduğu acıdan ölecekti. Ameliyat sırasında hastanın baygın olması gerekiyordu. Belki de cerrahi bilim anestezi sanatına ölüm deneyiminden öğretmişti. Çünkü ölüm en büyük çerrahtır. Ölüm sizi bedeninizden, zihninizden, kalbinizden ayırır ki sizi 70-80 sene boyunca bunlarla özdeşleştirildiniz. Bu özellikler neredeyse gerçek siz haline geldi. Bu ayrılık oldukça acı verecek. Ama acının da bir sınırı vardır. Hiç fark ettiniz mi katlanılamaz acı diye bir şey yoktur. Katlanılmaz acı yalnızca dilde var olabilir. Her acı katlanılabilirdir. Acı katlanılamaz olduğu an zaten baygın düşersiniz. Bilinç acıya katlanmanın bir yoludur. O sırada bir adam olsaydı doktorlar onu dinlemeyecekti. Ama o bir kraldı hem de çok sevilen bir kral. Tüm ülke onu büyük bir bilgi olarak tanırdı. Cerrahları ikna etti. Merak etmeyin bana hiçbir şey olmayacak. Yalnızca ameliyata başlamadan önce bana 5 dakika tanıyın ki kendimi medyatif bir duruma sokabileyim. Bir kez meditasyona girdikten sonra zaten bedenimden çok uzaklarda olacağım. Ondan sonra isterseniz tüm bedenimi küçük parçalar haline kesip biçebilirsiniz. Ben yalnızca bir gözlemci olacağım. Olup bitenleri başkasına oluyormuşçasına uzak bir gözlemci. Bu çok kritik bir anda. Ameliyatın hemen gerçekleşmesi gerekiyordu yoksa hasta ölebilirdi. Bu durumda iki seçenek kalıyordu. Ameliyatı gerçekleştirip hastanın uyanık olmasına izin vermek ya da ameliyat yapmayarak bilimin eski rutinini izlemek. Ama bu ikinci durumda ölümün gerçekleşmesi kesindi. Birinci seçenekte ise bu kadar ısrar ettiğine göre hastanın bu durumu idare etme şansı olabilirdi belki. Onu ikna edecek bir yol bulamadıkları için ameliyata başladılar. Bu anestezi kullanılmadan hasta meditasyondayken gerçekleştirilen ilk ameliyattı. Kral yalnızca gözlerini kapadı ve tamamen sessizleşti. Cerrahlar bile kralın etrafındaki değişikliği hissettiler. Yaydığı titreşimler, hissedilen varlığı değişmiş, yüzü yeni doğmuş küçük bir bebeğinki gibi rahatlamıştı. Ve 5 dakika içinde ameliyata başladılar. Ameliyat 2 saat sürdü. Doktorlar korkudan titriyordu. Aslında kralın kurtulup kurtulmayacağından emin değildiler. Bu şok belki de çok fazla güçlü gelecekti. Fakat ameliyat sona erince kral artık gözlerimi açabilir miyim diye sordu. Bu vaka tıp alanında tüm dünyada çok tuhaf bir vaka olarak tartışıldı. Cerrahlar krala ne yaptığını sordular. Şöyle yanıt verdi. Hiçbir şey yapmadım. Meditasyon yapmak benim hayatım. An be an sessizlik içinde yaşıyorum. O 5 dakikayı istememin nedeni bu kadar tehlikeli bir ameliyat yapacağınız için varlığımın içinde hiç titremeden çok sağlam bir şekilde yerleşmem gerekmesiydi. O zaman her şeyi yapabilirdiniz. Çünkü bunları bana yapmıyor olacaktınız. Ben ayık bilince dönüşmüştüm. Ve bilinç ameliyat etmeksizin yalnızca bedeni ameliyat edebilirsiniz. Bana diyorsunuz ki sizinle birlikte otururken bir şekilde kendimi güvende hissediyorum. Benimle ya da kendi başınıza oturmanız arasında hiçbir fark yoktur. Bu yalnızca zihinsel bir güvencedir. Usta oradayken o sıçramayı yapmaktan bir zarar gelmeyeceği düşüncesidir. Bir şeyler ters giderse nasıl olsa bunu düzeltebilecek biri var. Meditasyonda hiçbir şey ters gitmez asla. Meditasyon olmadan ise her şey zaten ters gidiyordur. Meditasyon olmadan hiçbir şey yolunda gidemez. Tüm yaşamımız ters gidiyordur. Yalnızca ümit içinde yaşıyorsunuz ama ümitleriniz hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Yaşamanız uzun, upuzun bir trajediden ibaret. Bunun nedeni ise sizin bir farkındalık ve meditasyon hali içinde olmayışınız. Meditasyon ölüme benzer, deneyim olarak ise tamamen aynıdır. Fakat tavır ve yaklaşım olarak birbirinden farklıdırlar. Ve bu fark öyle uçsuz bucaksızdır ki meditasyona yaşamın ta kendisi, ölümün ise yalnızca bir düş olduğu söylenebilir. Bizim içinde bulunduğumuz birçok insanın bir arada oturup meditasyon yaptığı ve bir ustanın hazır bulunduğu bu durum, Ruhani bir okulun işleyiş biçimidir. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Yalnız başınıza değilsiniz. Bir şeyler ters gitse anında yardımınıza koşulacak ama hiçbir şey ters gitmeyecek. Bu yüzden hem benimle birlikte otururken hem de yalnız başınızdayken meditasyon yapın. Meditasyon gerçekleştirirken asla hiçbir şeyin ters gitmeyeceğine dair kesin garanti verilebilecek tek eylemdir. Yalnızca kendi varlığınızı size gösterirken, Herhangi bir şey nasıl ters gidebilir ve siz nasıl hiçbir şey yapmazsınız yalnızca bir şey yapmayı durdurursunuz. Düşünmeyi, hissetmeyi, yapmayı, tüm eylemleri durdurursunuz. Gireğe yalnızca bilinç kalır çünkü o bir eylem değil asıl kendinizdir. Varlığınızı bir kez deneyimledikten sonra tüm korkular kaybolur ve yaşam bambaşka bir boyuta dönüşür. Artık ne monoton ne de sıradandır. İlk kez yalnızca kendinizden değil var olan her şeyin kutsal ve ilahi olduğunu fark edersiniz. Her şey bir gizeme dönüşür ve bu gizlemenin içinde yaşamak mutluluğun tek yoludur. Bu gezeme içinde yaşamak yağmur gibi üzerinize yağan bir kutsalmanın içinde yaşamak demektir. Her an sizi daha fazlasını getire, daha derin ve daha yüce bir kutsamma getire. Bunu hak ettiğiniz için değil, yaşam zaten bunların büyük bir bereketle sunduğu için Almaya açık olan herkesle paylaşmaya yükümlü olduğu için. Ama meditasyonun ölüm gibi olduğu fikrine edinmeyin. Çünkü ölüm sizin kafanızda iyi çağrışımlara sahip değil. Böyle bir fikri edinmek ölüm gibi sizi uyanık bilinçliliği deneyimlemekten alıkoyar. Aslında bu gerçek ölümdür. Sıradan ölüm gerçek bir ölüm değildir. Çünkü ölen kişi yeni bir yapıyla yeni bir bedenle buluşacaktır. Meditasyon yapan kişi ise daha yüce bir şekilde ölür bir daha asla bir bedenin içinde hapis kalmayacaktır. Zaten birçok yanlış anlaşılma kafanızda üst üste yığılmış haldedir. Bunlardan bazıları gerçekten büyük zararlar verebilir. Meditasyonla ölümü kafanızda özleştirmek de kendinize verebileceğiniz en büyük zararlardan biridir. Aslında yanılmadığınız halde ölümün anlamıyla ilgili çağrışımlarınız meditasyona girebilmenizi engelleyecektir. Ölümü gitgide matematikten çok kutlamalarıyla bir sonla değil de yeni bir başlangıç, bir değişimle bağdaştıracak hale getirmeye çalışmamın başlangıç nedenlerinden biri de budur. Ben bu çağrışımları değiştirmek istiyorum. Bu meditasyon hali için gerekli olan yolun önünü açacaktır. Siz de benimle birlikte burada sessiz ve medyatif bir halde ve hala canlı, gitgide de daha canlı hissedebiliyorsanız korkmak için hiçbir neden yoktur. Bunu değişik durumlarda deneyin. Her zaman büyük bir şifa, iyileşme, bilgelik ve içgörü kaynağı olduğunu göreceksiniz. Ölmeden ölümü tanımak Sevgili Osho, ölüm korkusu neden ömrüm boyunca bana eşlik etti ve benim için bunun önemi nedir? Meditasyon ve ölüm oldukça benzer deneyimlerdir. Ölümle birlikte egonuz yok olup yere yalnızca saf varlığınız kalır. Aynı şey meditasyonda da gerçekleşir. Egonun kaybolması ve yalnızca saf oluşum varlığının var olması. Bu benzerlik öyle derindir ki kimi insanlar ölümden korktukları gibi meditasyondan da korkarlar. Aynı şekilde meditasyondan korkmadığın zaman ölümden de korkmazsınız. Meditasyon sizi ölüme hazırlar. Gördüğünüz tüm eğitim yalnızca yaşama için geçerli. Bu eğitimin yalnızca bir yarısını oluşturur. Diğer yarısı, ki bu çok da önemlidir, yaşamın doruk noktasıdır. Tarihte var olmuş ve şu anda var olan tüm eğitim sistemlerinde eksiktir. Meditasyon sizi diğer yarıya hazırlar, ölmeden ölümü tanımanıza yardımcı olur. Ve bir kez ölümü ölmeden önce tanıdığınızda ölüm korkusu sonsuza dek yok olacaktır. Ölüm anınız geldiğinde bile varlığınızın kılına bile zarar vermeyeceğini bildiğiniz için sessizce izliyor olacaksınız. Ölüm yalnızca bedeninizi ve zihninizi alacak, sizi değil. Siz ebedi yaşama aitsiniz. Döngünün Merkezi Meditasyon tümüyle karanlığın içinden biraz daha, biraz daha bilinç çıkarabilme bilimidir. Tek yol, her gün 24 saat boyunca olabildiğince bilinçli olmaktır. Otururken bilinçli oturun. Mekanik bir robot gibi değil. Yürürken her hareketinize dikkat ederek bilinçli yürüyün. Dinlerken her sözcük sizi kristal bir raklarından, saflığında ve açıklayıcılığında gelene dek daha dikkatli, daha dikkatli dinleyin. Dinlerken sessiz olun ki bilinciniz düşüncelerle kaplanmasın. Şu an bile sessiz ve uyanık bir bilinçle dinlendiğinizde küçük böceklerin ağaçların üzerinde şarkılarını söylemekte olduğunu duyabilirsiniz. Karanlık boş değildir. Gecenin de kendine ait bir şarkısı vardır. Ama düşüncelerle dolu olduğunuz zaman böceklerin şarkılarını dinleyemezsiniz. Bu yalnızca bir örnek. Gitgide daha sessiz olabilirsiniz. Kendi kalıp kalp atışlarınızı, kendi kanınızın akışını dinleyebilirsiniz. Çünkü kanınız sürekli olarak tüm bedeninizde akmaktadır. Siz daha bilinçli ve sessiz oldukça daha fazla netilik, daha fazla yaratıcılık ve zeka ortaya çıkacaktır. Batı'nın büyük filozoflarından biri C.E.M. Ölüm döşeğindeyken George Gurjiev'in izleyicisi olan bir arkadaşı onun ziyaretine gelmiş. Joat arkadaşına sormuş: Bu tuhaf adamla Gurjiev neler yapıp duruyorsun? Neden vaktini boş harcıyorsun? Hem sırf senin değil. Birçok insanın vaktini böyle harcadığını duydum. Arkadaşı gülerek yanıt vermiş: Ne tuhaftı ki Gurjiev'in yanındaki birkaç kişi. Tüm dünyanın vaktini boşa harcadığını düşünürken sen de bizim vaktimize boşa harcadığımızı düşünüyorsun. Bunun üzerine Juat fazla vaktim kalmadı. Yoksa karşılaştırma yapabilmek için seninle gelirdim demiş. Arkadaşı birkaç saniyelik ömrün kalmış olsa bile bunu hemen burada gerçekleştirebiliriz diyerek Joad'ı ikna etmiş. Adam ona gözlerini kapayıp içeri bak. Sonra gözlerini açıp orada ne olduğunu bana söyle demiş. Joad. Gözlerini açıp şöyle demiş. Karanlıktan başka hiçbir şey yok. Arkadaşı gülerek şu an gülünecek zaman değil. Çünkü neredeyse ölmek üzeresin. Ama doğru zamanda gel geldim demiş. İçimde yalnızca karanlığa gömüldüğünü söyledin. Öyle değil mi? Şuat elbette diye yanıt vermiş. Bunun üzerine adam böyle büyük bir filozof olduğun ve o kadar güzel kitaplar yazdığın halde yine de bunu göremiyor musun? Aslında iki şey var. Sen ve karanlık. Yoksa karanlığı kim görecekti? Karanlık kendi kendisini göremez. Bu kesin. Ve karanlık yalnızca karanlık var. Diye açıklamış. Juhat biraz düşündükten sonra Tanrım belki de Gurjiyev'in yanındakiler vakitlerini boşa harcamıyorlardı. Bu doğru. Karanlığı ben gördüm demiş. Arkadaşı devam etmiş. Tüm çabamız bu. Beni yani gözlemciyi daha güçlü, daha kristalize bir hale getirip karanlığı aydınlığa çevirmektir. Bu iki şey zaten eş zamanlı olarak gerçekleşecektir. Gözlemci giderek kendi içindeki merkezi buldukça karanlık da biraz daha azalacaktır. Gözlemci tamamen çiçeklendiğinde yani bilincin nülüfer çiçeği açtığında tüm karanlık yok olacaktı. Karanlıkta yaşamak en asgari düzeyde yaşamaktır. Işık da dolu olmaksa azami yaşamdır. Eski bir altın anahtar. Meditasyonun yüzlerce yöntemi olmasına karşın bunların arasında Vipassana'nın özel bir yeri vardı. Tıpkı binlerce mistiğin arasında Guatama Buda'nın kendisine az özel bir yeri olduğu gibi. O birçok yönüyle kimseyle kıyaslanamaz. İnsanlığa birçok yönden kimsenin dokunmadığı kadar faydası dokunmuştu. Onun gerçeği arayış biçimi birçok yönden herkesinkinden daha içten ve daha hakiki olmuştur. Vipassana Buda'yı aydınlanmaya götüren meditasyon yöntemidir. Onun konuştuğu dil olan pali dilinde sözcük anlamı bakmak, metaforik anlamı ise izlemek, tanık, gözlemci olmaktır. Buda'nın seçtiği bu meditasyon yöntemine meditasyonun özü denilebilir. Tüm diğer yöntemler tanıklığın farklı biçimleridir. Bu tanık olma durumu tüm meditasyon yöntemlerinde esas olarak mevcuttur. Göz ardı edilemez. Bu da ise diğer her şeyi ortadan kaldırıp yalnızca bu esas kısmı yani tanıdık olmayı tutmuştu. Bu tanıdık olma durumundan 3 farklı adımı vardır. Bu da çok bilimsel bir düşünürdü. Önce bedenle başladı. Çünkü tanık olunması en kolay olanı bedendi. Elimin hareket endişesine, elimin kalktığına tanık olmak basittir. Yolda yürüdüğüme tanık olabilirim. Attığım her adıma tanık olabilirim. Yemeğimi yerken kendime tanık olabilirim. Vipassana'nın ilk adımı bedenin eylemlerine tanık olmaktır. Ki bu en basit adımdır. Her bilimsel yöntem her zaman en basit adımdan yola çıkar. Bedene tanıklık ederken edineceğiniz yeni deneyimler sizi oldukça şaşırtacaktır. Bu tanıklık durumunda elinizi izleyerek farkındalık, dikkat ve bilinçle oynattığınız zaman elinize ait belli bir ziyaret ve sessizliği hissedeceksiniz. Tanıklık etmeden tekrarladığınızda aynı hareket daha hızlı olacak. Fakat bu zarafeti yeterceydi. Bu da o kadar yavaş yürüdü ki çoğu zaman neden bu kadar yavaş yürüdüğüne dair sorulara maruz kalırdı. Bu sorulara şöyle yanıtlardı: Bu benim meditasyonumun bir parçası. Her zaman sanki kışın soğuk bir nehirde yürüyormuşçasına yavaş ve dikkatli yürürüm. Farkındalıkla çünkü nehir çok soğuk. Her adımda tanıklık ederek çünkü her an karanın üzerinde kayıp suya düşebilirsiniz. Her adımda yalnızca nesne değişerek yöntem aynı kalır. İkinci adım zihni izlemektir. Şimdi daha az belirgin bir dünyaya giriyorsunuz. Düşüncelerinizi izleyin. Bedeninizi izlemekte başarılı olabildiyseniz bu konuda da herhangi bir güçlük çekemeyeceksiniz demektir. Düşünceler ince dalgalardır. Elektronik dalgalar, radyo dalgaları gibidirler. Ama aynı zamanda bedeniniz kadar maddeseldirler. Havanın görünmez olduğu gibi görünmezdirler. Ama hava da kayalar gibi maddedir. Tıpkı düşünceleriniz gibi maddesel ama görünmez. Bu ikinci yani ortanca adımdır. Görünmezliğe doğru ilerliyorsunuz ama hala maddeyle uğraşıyorsunuz. Düşüncelerinizi izleyin. Tek şart var, yargılanmamak. Yargılanmayın çünkü yargılamaya başladığınız anda izlemeyi unutmuş olacaksınız. Yargılamaya karşı herhangi bir düşmanlığınız yok. Serbest olmamasının tek nedeni, yargılamaya başladığınız o anda, bu iyi bir düşünce, o boşluk boyunca tanıklık etmiyor olursunuz. O anda düşünmeye başladınız ve meşgul oldunuz. Olayların dışında kalamadığınız, trafiği yol kenarında durup izlemediniz. Düşünceleri yücelterek, değerlendirerek ya da lanetleyerek katılımcı hale gelmeyin. Aklınızdan geçenlere karşı hiçbir tavır almamanız gerekiyor. Düşüncelerinizi gökyüzünden geçen bulutları izler gibi izlemelisiniz. Onlar hakkında yargıya varmazsınız. Bu kara bulut kötü bir bulut. Bu beyaz bulut vakur bir bulut gibi görünüyor. Bulut buluttur. Ne iyi ne kötü. Düşünceler de böyledir. Yalnızca aklınızdan geçen küçük dalga boylarıdır. Yargılamadan izlediğinizde yine sürprizlerle karşılayacaksınız. İzleme durumunuz oturdukça düşünceler de gitgide azalacaktır. Orantı kesinlikle sabittir. %50 tanıklık ettiğinizde düşüncelerinizin %50'si yok olacaktır. %60 tanık olduğunuzda düşüncelerinizin yalnızca %40'ı kalacaktır geriye. %99 oranında saf tanıklık durumunda ulaştığınızda yalnızca arada sırada tek başınıza aklınıza dolanan bir düşünce olacaktır. O yoldan gelip yüzlerce birlik azınlık dışında trafik yok olup gidecek o yoğun, sıkışık trafikten eser kalmayacaktır. %100 yargısızlık durumuna, tanıklık durumuna ulaştığınızda yalnızca bir aynaya dönüşmüşsünüz demektir. Çünkü bir ayna asla herhangi bir yargıya varmaz. Çirkin bir kadın aynaya baktığında bu ayna için hiçbir şeyi değiştirmez. Kimse aynaya bakmadığı zaman da ayna birini yansıttığı zamanki kadar saf bir durumdadır. Ne yansıttığı bir görüntü, ne de hiçbir görüntü ama hali aynayı değiştirmez. Tanıklık da aynaya dönüşür. Bu meditasyonda ulaşılmış büyük bir noktadır. Yarı yol aşılmış ve en zor kısım atlatılmıştır. Artık sırrı öğrenmişsinizdir. Yalnızca aynı sırrı farklı nesnelerle uygulamanız gerekir. Düşüncelerden daha hassas deneyimlere, duygulara, ruh hallerine yani zihinden yüreğe aynı şekilde yargılamaksızın Yalnızca tanık olarak geçme zamanınız gelmiştir. Bu kez sizi bekleyen sürpriz ise şov duygu ve ruh halinin sizi ele geçirdiğini görmek olacaktır. Üzgün olduğunuz zaman üzgünlük sizi ele geçirir. Kızgın olduğunuz zaman da bu kısmi bir şey değildir. Kızgınlık tüm belliğinizi kaplar, içinizi doldurur. Yüreğinizi izlediğiniz zaman deneyimleyeceğiniz şey size artık hiçbir şeyin ele geçiremeyecek oluş oluşudur. Üzüntü gelir ve geçer. Üzgün olamazsınız. Mutluluk gelip geçer mutlu olamazsınız. Yüreğinizin derin katmanlarında yaşanan kıpırdanmalar sizi hiçbir şekilde etkilemez. Hayatınızda ilk defa ustalığın ne anlama geldiğini az çok da olsa tatmış olursunuz. Artık önemsiz şeyler için ne kimsenin ne de bir duygunun bir yana bu kadar doğru çekiştirip durduğu bir köle olmaktan kurtulmuşsunuz demektir. Bu üçüncü adımda tanık olma durumunu başardığınızda, İlk kez ustalığa ulaşmış olacaksınız. Hiçbir şey sizi rahatsız edemeyecek, hiçbir şey sizi aşamayacak. Her şey bir dağın zirvesindeymiş gibi sizden çok uzaklarda, çok derinlerde kalacak. Bunlar Vipassana'nın üç adımıdır. Bu adımlar sizi tapınağın kapısına götürür ve bu kapı zaten hep açıktır. Tüm bedeninizle zihniniz ve yüreğinize karşı kusursuz bir izleyici konumunda olabildiğiniz zaman Artık beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey kalmamıştı. Bu üç adım kusursuzca gerçekleştiği zaman dördüncü adım bir ödül olarak kendi başına gerçekleşecektir. Bu yürekten varlığa varoluşun merkezine doğru yapılan bir kuantum sıçrayışıdır. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Kendi başına gerçekleşir. Bunu unutmamanız gerek. Bunu yapmaya çalışmayın çünkü böyle bir çabanın sonucunda başarısız olacağınız kesindir. Bu bir oluşumdur. Siz üç adımı hazırladığınızda dördüncü adım varoluşun kendisinden gelen bir ödüldür. Bir kuantum adımıdır. Bir anda yaşam enerjiniz, tanıklığınız varlığınızın merkezine nüfus eder. Artık eve varmışsınız demektir. Bu durumu kendinin farkına varma, aydınlanma ya da ulaşabilecek en üst özgürlük olma olarak tanımlayabilirsiniz. Ve bundan başka hiçbir şey yoktur. Arayışınızın da tamamen sonuna geldiniz varoluşun en temel gerçeğini ve bir gölge gibi çevresine yayılan müthiş haz ve mutluluğu buldunuz. Meditasyon bir iş değildir. Meditasyon saf mutluluktur. Daha derine indikçe daha fazla güzel yerde, daha fazla aydınlık noktayla karşılaşırsınız. Bunlar sizin hazinelerinizdir. Sesin yokluğundan değil, sessiz ama müzik dolu, cap canlı ve dans eden bir şarkının varlığından oluşun derin sükunetinizdir. Varlığınızın bu en üst noktasına kendi döngünüzün merkezine ulaştığınızda Tanrı'yı da bir kişi olarak değil ama ışık, bilinç, gerçek ve güzellik yani insanoğlunun yüzyıllardır düşünü kurduğu her şey olarak bulmuş olacaksınız. Düşü kurulmuş bu hazinelerin hepsi aslında insanoğlunun içinde sakladı. Meditasyon zorlu eziyet veren, insanı dünyavi zevklerden soyutlanmaya zorlayan bir ibadet biçimi değil Aksine oldukça keyifli, müzik dolu, şiirsel ve gitgide çok saf bir neşeye dönüştüren bir yöntemdir. Bir iş değil, bir duadır. Benim bildiğim tek dua. Benim için dua etmek, kendi varlığına eriştiğin zaman varoluşa karşı sonsuz bir şükran duymak demektir. Bu şükran duygusu hakiki olan tek duadır. Tüm diğer dualar sahte, sözde, sonradan üretilmiş dualardır. Bu şükran duygusu İçinizde bir gülden çıkan koku gibi yükselir. Musevi bir mümin çok güzel bir kadını yemeğe çıkarı. Puna'daki en pahalı restorana gidip İtalyan spagettisi, Japon suşesi ve Fransız şarabıyla harika bir ziyafet çekerler. Tatlı olarak Alman usulü çikolatalı pasta yedikten sonra bu müthiş yemeği Brezilya kahvesiyle noktalarlar. Garson hesabı getirdiğinde Goldstein cüzdanını evde bıraktığını fark eder. Cebinden bak Van Sherry resmini çıkararak Garson'u uzatır. Bu nedir diye sorar Garson. Benim master kartım diye yanıt verir Gorsleyin. Meditasyon sizin master kartınızdır. Bir kredi kartı markası olan master kart İngilizce'de aynı zamanda usta kartı anlamına gelir. Kusursuz farkındalık büyük mutluluk getirir. Sevgili Osho Birkaç ay önce bir arkadaşımla birlikte ölüm döşeğinde olan babasını ziyaret ediyorduk. Etrafında bir sürü insan vardı. Bedeni tükenmek üzereydi. İnsanların çoğuna karşı kayıtsız kalıyordu ama herkes gittikten sonra bir anda gözlerini açıp bize şöyle dedi. Sanki iki bedenim varmış gibi hissediyorum. Birisi hasta, diğeri ise tamamıyla sağlıklı. Ona bu doğru diye yanıt verdik. Sağlıklı olan gerçek sensin. Bu yüzden onunla kal. Tamam diyerek gözlerini yeniden kapadı. Onun yanında oturmaya devam ederken hastane yatağının etrafındaki hastalık enerjisi değişmeye başladı. Bu yeni enerjiye inanamıyorduk. Sanki sizinle birlikte darşanda gibiydik. Öylesine güzel bir sessizlikti ki bu söylediklerimi gerçekten deneyimlemekle olan birisine söylemiş olduğum için kendimi biraz tuhaf hissettim. Söylediklerim benim kişisel deneyimim değil. Sadece üzerinde düşündüğüm şeylerdi. Bir hastaneden ayrıldıktan sonra hasta bir süreliğine iyileşip evine gönderildi ve kendi yatağında huzur içinde öldü. Sevgili Bhagwan, 10 senedir sizinle birlikte olmama karşın böylesine bir güven, açıklık ve huzurla her şeyden vazgeçmeye hazır olan bu adamın karşısında kendimi son derece cahil hissettim. Yaşadığınız deneyim bir ölmek üzereyken her zaman mümkündür. İhtiyaç duyulan tek şey uyanık ve dikkatli olmaktır. Ölmekte olan adam farkındaydı. Bu deneyim için çok fazla farkındalık gerekmez. Ölüm anında tensel beden ile tinsel beden birbirinden ayrılmaktadır. Sıradan zamanlarda bu iki beden birbirleriyle çok sıkı bir ilişki içerisinde oldukları için ayrımlarına varmak güçtür. Ancak ölüm anında ölüm gerçekleşmeden hemen önce iki beden artık birbirleriyle özleşmemeye başlar. Artık ikisi ayrı yola gidecek, tensel beden fiziksel elementlere de karşılaşırken tinsel beden yeni bir doğuma, yeni bir şekle, yeni bir rahme doğru kutsal bir yolculuğa çıkacaktır. Kişi biraz açık ise bunu kendi kendinde görebilir. Ki siz hasta adama sağlıklı bedenin kendisi hasta ölmekte olmaktansa kendisine olmadığını söylediniz. Bu anlarda kişinin karşısındakine güvenmesi oldukça kolaydır. Çünkü olup bitenleri zaten bizzat kendi gözleriyle görülmektedir. Kendine bu tükenmiş bedenle özdeştiremediği için daha sağlıklı, daha derindeki bedenin kendisi olduğu gereğini anında kavrar. Ama ona biraz daha yardımcı olabilirdiniz. Yaptığınız iyi bir hareket ama yeterince iyi değil. Adamın bu tensel bedenle kendini özdeştirmekten vazgeçmesi bile odadaki enerjiyi bir anda değiştirmiş, daha sessiz ve huzurlu bir hale dönüştürmüş ancak ölmekte olan birbirine yardım etme sanatını öğrenebilmiş olsaydınız durduğunuz noktada durmaz devam ederdiniz. Ölmek üzere olan herkes gibi güvenmemeye hazır olduğu için ona ikinci bir şey söylenmesi kesinlikle gerekliymiş. Sorunları, şüpheleri ve ertelemeleri yaratan yaşamdı. Ölürken hiçbir şeyi erteleyecek zamanımız kalmamıştı. Adamın bunu sonra anlatmaya çalışırım ya da yarın bakarım diyecek bir durumu yoktur. Hemen o anda yapmak zorundadır çünkü onun için bir sonraki adımın bile kesinliği yoktu. Büyük olasılıkla o zaman yaşamıyor olacaktı. Hem karşısındakine güvenmekle ne kaybedebilir? Zaten ölüm beraberinde her şeyi alıp gitmeyecek mi? Bu nedenle güvenmekten korkmak söz konusu değildir. Düşünüp tartacak zaman yoktur. Aynı zamanda tensel bedeninin gitgide uzaklaşıyor olduğu da gayet açıktı. Sağlıklı beden sensin demek iyi bir adımdı. Ama ikinci adım olarak Sundar söylenmeliydi. Sen iki bedeninde tanılısın. Ölmekte olan fiziksel bedenin. Daha sağlıklı olduğunuz hissettiğin beden ise psikolojik. Peki sen kimsin? İki bedeni de görebiliyorsun. Demek ki sen kesinlikle üçüncü olmalısın. Bu ikisinden biri olamazsın. Bu Bardo'nun işleyişidir. Yalnızca Tibet'te ölüm sanatını geliştirmişlerdir. Tüm dünya yaşama sanatını geliştirmeye çalışırken dünyada tümüyle ölüm bilimi ve sanatını geliştirmiş tek ülke Tibet'tir. Ve buna Bardo adını vermişlerdir. Eğer o kişiye birinci adım atıp tensel bedeninden çıkman çok iyiydi ama şimdi de kendini psikolojik bedenle özleştirdi. Sen ondan ibaretli de değilsin. Sen sadece farkındalıksın. Saf bilinç bir algılamasın deseydiniz ve o beden bu beden değil Bedensiz, cisimsiz bir varlık, saf bir bilinç olduğunu anlamasına yardım edebilseydiniz, bu ölüm tamamıyla farklı bir olguya dönüşecekti. Odadaki enerji değişimini gördünüz ama bambaşka bir değişim daha göreceksiniz. Sessizliğin inişini gördünüz ama aynı zamanda müziği, dans eden bir enerjiyi, tüm mekanı dolduran belli bir korkuyu da duyacaksınız. Adamın yüzü de başka bir olguyu, ışığın aura'sını sergileyecekti. Eğer ikinci adım da atabilseydi bu ölümü son ölüm olacaktı. Bardo'nun buna büyük ölüm denir. Çünkü artık yeni bir biçime yeni bir esarete doğmayacak. Sonsuzluğun tüm evreni dolduran okyanusvari bilincin içinde kalacaktı. Bunu hatırlayın. Birçoğunuzun başına aynı şey gelebilir. Bir arkadaşınızın, akrabanızın, anneniz veya babanızın ölümü sırasında yanlarında olabilirsiniz. İki şeyin farkına varmalarına yardımcı olun. Birincisi ölmekte olan tensel bedenin kendilerinde olmadığıdır ki ölmekte olan bir insan için bunu algılamak çok basittir. İkincisi biraz daha güçtür ama ilkini anlayabilmişse ikincisini de anlama şansı vardı. Bu adım ikinci bedenden ibaret de olmadığını kavramaktır. Kişi bu iki bedenin de ötesinde saf özgürlük ve saf bilinçtir. İkinci adıma atlamış olsaydı etrafında bir mucizenin gerçekleşmesine, sessizlikten öte daha canlı bir şeye, sonsuzluğa, ölümsüzlüğe ait bir şeylere tanık olacaktınız. Ve burada bulunan insanlar olarak hepiniz bu ölümün yaz tutma değil de bir kutlama zamanına dönüşmesinden ötürü dayanılmaz bir şükran duyacaktınız. Eğer bir ölümü bir kutlama anına dönüştürebilirseniz, Arkadaşınıza, annenize, babanıza, kardeşinize ya da eşinize yardım edebilmişsiniz demektir. Onlara vermiş olduğunuz varoluşun sunduğu en büyük armağandır ve ölüme yaklaşırken bu oldukça kolaylaşır. Bir çocuk yaşam ya da ölüm hakkında herhangi bir endişe taşımaz. Bu konuda düşünmez bile. Genç bir adam ise biyolojik oyunlara, hırslara, daha zengin, daha güçlü, daha fazla prestij sahibi olmaya fazlasıyla kafasını taktığı için bu ebedi sorunlara kafa yoracak zamanı yoktur. Ama ölüm anında ölüm gerçekleşmeden hemen önce hiçbir hırsınız kalmaz. Zengin ya da fakir olmazsınız. Bir suçlu ya da bir aziz olmanız hiçbir şeyi değiştirmez. Ölüm sizi yaşama dair ayrımcılıkların ya da aptalca oyunların hiçbirine aldırmaksızın alır. Ama hastalara yardım edebildiğine İnsanlar genelde bu güzel anı yok ediyor. Oysa bu bir insanın tüm hayatı boyunca yaşayacağı en değerli andır. Bu kişi 100 yılı yaşamış olsa bile yine de geçerlidir. Ama insanlar ağlamaya başlayıp üzüldüklerini belli ederek bu çok zamansız bu ölüm gerçekleştirilmemeli derler. Ya da merak etme doktorlar kurtulacağını söylüyor diyerek hastayı teselli etmeye çalışırlar. Bunların hepsi saçmalıktır. Doktorlar bile bu aptalca şeylerin bir parçası haline gelirler. Ölüm anınızın gelip çattığını söylemek yerine bu konuyu es geçip size ümit vermeye devam ederler. Hastanın öleceğini çok iyi bildikleri halde merak etmeyin yaşayacaksınız derler. Bu anın hastanın ölümün tamamen farkına varması saf bilinci deneyimleyebilmek için son derece güçlü ve kusursuzca ölümü kavraması gereken an olduğunu bilmedikleri için onu boş tesellilerle geçiştirirler. Oysa ki o an büyük bir zafer anıdır. Artık onun için ölüm değil yalnızca ebedi yaşam vardı. Tibet Bardosu Ölüm bir son değil insanın tüm yaşamanın zirvesi doruk noktasıdır. Ölüm sizin sona erdiğiniz değil yalnızca farklı bir bedene taşındığınız anlamına gelir. Doğuda buna teker adı verilir. Bu teker sürekli döner durur. Evet tekeri durdurmak mümkündür. Ama bu ancak ölürken gerçekleştirilebilir. Bu dedemin ölümünün bana öğrettiği bir ders. En büyük derstir. O ağlıyor ve gözünde yaşlarla bizden tekeri durdurmamızı istiyordu. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Teker'i nasıl durdurabilirdik? Teker onun tekeriydi. Bizim için görünür bir şey bile değildi. O, onun kendi bilinciydi ve ancak kendisi durdurabilirdi. Ancak bunu bizden istediğine göre bunu kendi başına başaramadığı açıktı. Göz yaşlarının ve sanki sağırmışız gibi sürekli bu üstlerini tekrarlamasının nedeni de buydu. Ona seni duyduk ve anlıyoruz. Lütfen sessiz ol dedik. O anda harika bir şey oldu. Bu konuyu daha önce kimseye açmamıştım. Belki de şu andan önce henüz bunun zamanı gelmemişti. Dedeme lütfen sessiz ol dedim. Karnı bozuk. Kötü yolda büyük bir gürültüyle sallanıyordu. Hatta buna yol bile denemezdi. Üzerinde ilerlemeye çalıştığımız yalnızca bir patikaydı ve o ısrar edip duruyordu. Teker'i durdurun. Raja beni duyuyor musun? Teker'i durdurun. Ona tekrar tekrar evet seni duyuyorum dedim. Ne demek istediğini anlıyorum ama sen de biliyorsun ki senden başka kimse teker'i durduramaz. Bu yüzden lütfen sessiz ol. Sana yardım etmeye çalışacağım. Anaannem şaşırmıştı. Bana fal taşı gibi kocaman açılmış gözlerle bakıyordu. Nasıl yardım edebildim ki? Ona şöyle dedim. Evet, bu kadar şaşırma. Ansızın geçmiş hayatlarımdan birisini hatırladım. Onun ölümünü görmek bana kendi ölümlerinden birisini hatırlattı. O hayat ve ölüm Tibet'te gerçekleşmişti. Tibet çok bilimsel bir şekilde bu tekeri durdurmaya bilen tek ülkede. Sonra kutsal bir şarkı mırıldanmaya başladım. Ne anneannem, ne ölmekte olan dedem, ne de dışarıda bizi dikkatle dinlemekte olan ışığımız Bora, bu şarkıyı anlayabiliyordu. Daha da garibi ben de söylediğim şarkının tek bir sözcüğünü bile anlamıyordum. Ancak bu olayın üzerinden 12-13 yıl geçtikten sonra ne olduğunu anlayabildim. Bunu keşfetmek o kadar zaman aldı. Bu bir Tibet ritüeli olan Bardo Todaldı. aldı. Tibetli birisi öldüğü zaman belli bir mantra tekrarlanır. Bu mantraya Bardo adı verilir. Mantra ölmekte olan kişiye şunları söyler. Rahatla ve sessiz ol. Kendi merkezini bul ve orada dur. Bedeninin başına ne gelirse gelsin oradan ayrılma. Yalnızca olup bitene tanık ol. Bırak ne olacaksa olsun araya girme. Hatırla hatırla. Hatırla ki sen yalnızca tanıksın. Bu senin gerçek doğan. Bunu hatırlayarak ölürsen tekrar duracaktır. Bardot Odalı ne yaptığımı bile bilmeden ölmekte olan dediğim için tekrarladım garip bir şekilde ben bunu tekrarladıkça o da tamamen sessizleşerek beni dinledi. Belki de Tibetçe duymak çok şaşırtıcı bir şeydi. Belki ömür boyunca tek bir kelime bile Tibetçe duymamıştı. Belki de Tibet diye bir ülkenin varlığından bile haberi yoktu. Fakat ölürken bile tamamen katılımcı ve sessiz bir hale gelmişti. Anlayamadığı halde Bardo işe yaramıştı. Bazen anlayamadığımız şeyler işe yarar ve işe yaramalarının tek nedeni de anlayamamamızdır. Ermiş prens. 25 Ocak 1947'de doğan Hanover prensi Prens Welf son Alman İmparatorunun torununun torunuydu. Babası Prens George Wilhelm gibi Hanoverlı İngiliz krallarının soyundan geliyordu. Annesi Yunan prensesi Prenses Sofia ise İngiliz prens Philip Mountbatten'ın kız kardeşiydi. Prens Welf eğitimini Almanya'daki Salem School ve kuzeni Prens şahısında okuduğu İskoçya'daki Gordon Stone gibi birçok özel okulda gördü. Prens zamanla aristokrat tarladaki yetiştiriliş biçiminden uzaklaşmaya başladı. Tübingham Üniversitesi'nde ekonomi ve eğitim okuduktan sonra bir prens değil de sıradan bir vatandaş olan aynı okulda okuyan kız arkadaşıyla evlendi. Kısa zaman sonra Prens Vef ve karısı Wipke terapi gruplarına katılmaya başlayıp daha sonra da Zist Terapi Enstitüsü'ne geçip orada terapi gruplarını yönettiler. Daha sonra Zist'te Bhagwan, Shri, Rajneş'in meditasyon yöntemleriyle tanışıp iki Sanyen yönettiği gruba katıldılar. Prens Verfin üniversite bitirme sınavlarından hemen önce Prens Vipke ve 5 yaşındaki kızları Tanya Almanya'dan ayrılarak karayolundan Hindistan'a gittiler. Bhagwan, Shri, Puna'daki aşramına 1975 yılında Aralık ayında vardılar. Tüm aile Tan liderliğinde 16 Aralık 1975'te sanıya saldı. Bhagwan Prense Swami Anant ismini verdi. Anant mutluluk, Vimal Kirti ise özgün saflığı anlamına geliyordu. 8 Ocak 1881'de Vimal Kirti karate ısınma hareketleri yaparken beyin kanaması geçirerek komaya girdi. 5 gün boyunca Puna Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı olarak yaşadı. Annesi Prens Sofia ve kardeşi Prens George onun yanında olabilmek için Almanya'dan Puna'ya uçtular. Uzun seneler boyunca edindiği meditasyon deneyimleri malkirtiye bedeni, zihni ve kalbiyle olan tüm bağların ötesine geçebilecek farkındalığı sağladı. 9 Ocak gecesi aydınlanarak ertesi sabah bedeninden ayrıldı. Ailesi, tüm dostları ve Kömün üyelerinin katıldığı bir kutlama sırasında Bagvan Usta'nın öğrencisiyle paylaştığı sevgisinin bir gösterisi ve veda jesti olarak Vimar Kirti'nin kalbinin üzerine güller bıraktı. Dans edip şarkılar söyleyen binlerce sanyasin ve Kirti'nin bedenine yakılacağı tören yerine kadar eşlik ettiler. ''Bir prens gibi gitmesine izin verin'' dedi Bagvan. ''O bir prensti. Sanya her biri birer prensdirler.'' 13 Ocak günü Wilmar Kirti'nin ailesi, babası Prens George'un da katılımıyla Mavi Tunavasi eşliğinde küllerini Aşram'a geri getirdiler. Küller böylece mermer bir anıtın içinde Aşram'ın ağaçlık sakin bir köşesinde yerini bulmuş oldu. O bir prensti, Aristokrasi doğuştan gelen değil, kalbin niteliğinde ilgili bir özelliktir. Ve bana göre o dünyanın en ender, en güzel ruhlarından birine sahipti. Sevgili Osho Vimal Kirti'ye olduğu hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Vimal hiçbir şey olmuyor. Tam olarak hiçbir şey. Çünkü hiçbir şey Nirvana'dır. Batının hiçliğin, güzelliği hakkında hiçbir fikri yoktur. Batının tavrı tümüyle dışa dönük, nesneler ve olayları endeksledir. Hiçbir şey kulağa boşluk gibi geliyor ama işin aslı hiç de öyle değildir. Bu doğunun en büyük keşiflerinden biridir. Hiçlik boşluk demek değil, aksine boşluğun tam tersi demektir. Dop dolu olmak, taşmak anlamındadır. Hiçbir şey sözcüğün farklı yerleştirdiğinizde karşınıza hiçbir şey çıkacak ve gestalt değişimlerinde olduğu gibi anlam bir anda değişecektir. Hiçlik Sanyas'ın hedefidir. Kişi hiçbir şeyin olmadığı bir yere gelebilmelidir. Tüm oluşlar yok olur. Yapma yoktur, yapan yoktur. Arzu yoktur, hedef yoktur. Kişi yalnızca var olmaktadır. Bilincin sularında en ufak bir kıpırdanma, en küçük bir ses bile kalmamıştır. Zen yolundakiler bu duruma tek elle çırpma sesi derler. Tek elle el çırpmak tabii ki ses çıkarmaz. Bu sessiz sestir. Omkar yani yalnızca sessizlikte. Ama sessizlik boş değildir. Aksine dop doludur. Tamamen sessiz olduğunuz, işlikle tamamen uyum içinde olduğunuz an bütünlük içinize yerleşir. Her şeyin ötesindeki alem içinize nüfus eder. Ancak batı zihni tüm dünyayı kendi gücünün ötesine itmiştir. Hepimiz birer işkulüye dönüştük. Benim tüm yaklaşımım ise sizleri sıfır olma yolunda yardım etmeye dayalıdır. Yaşamın en kusursuz deneyimi sıfırdır. Bu en yüksek haz ve mutluluk deneyimidir. Vimarkirti kutsandı. O asla şaşmayan, burada geçirdiği sürenin tamamında doğruluğu daima bütün olan seçilmiş sayılı Sanyane biridir. Asla bir soru sormadı, asla bir mektup yazmadı, asla bir sorunla bana gelmedi. Öyle bir güven duyuyordu ki yavaş yavaş benimle bütünleşmeye başlamıştı. O en ender yüreklerden birine sahipti. Yüreğin bu niteliği dünyada kalmamış durumda. O gerçek bir prens, gerçek bir asil, gerçek bir aristokrattı. Aristokrasi doğuştan gelen değil. Kalbin bir niteliğiyle ile ilgili bir özelliktir. Ve bana göre o dünyadaki en ender, en güzel ruhlu birine sahipti. Onun hakkında neler oluyor sorusunu sormak çok yetersizdir. Tabii ki insan yetiştirilme biçiminden kaynaklanan, özellikle de Almanlar için geçerli olan eski düşünce yöntemlerine doğru bir eğilim gösteriyor. Şöyle duymuştum. Küçük Joe, annesinin evinden ona seslendiğini duyduğunda bir ağacın altında oturuyordu. Joe ne yapıyorsun? ''Hiçbir şey anne.'' diye yanıt verdi. ''Yo, gerçekten Joe, ne yapıyorsun? Hiçbir şey dedim ya. Bana yalan söyleme. Ne yapıyorsun? Söyle.'' Bu noktada Joy derince iç çekip yerden küçük bir taş aldı ve biraz uzağa fırlatarak annesine taş atıyorum diye seslendi. ''Ben de bunu yaptığını sanıyordum zaten. Şimdi hemen buna bir son ver.'' ''Tanrım.'' diye kendi kendine söylendi Joy. ''Bugünlerde hiç kimseye hiçbir şey yapmamana izin vermiyor.'' Mutlaka bir şey yapılmalı. Kimse bana inanmıyor. Siz de Vimal Kirtin'e hiçbir şey yapmıyor. Yalnızca var oluyor dediğimde bana inanmayacaksınız. Beyin kanaması geçirdiği gün onun için biraz endişelenmiştim. Bu yüzden Doktor Sanyen onun en azından 7 gün boyunca hayatta kalmasını sağlamalarını söyledim. O kadar güzel, o kadar iyi gidiyordu ki işi yarım bırakarak gitmemeliydi. Tam kıyıda duruyordu ve yalnızca küçük bir itkiyle o, her şeyin ötesindeki aleme ait olacaktı. Bana yaşamı yapay yollarla sürdürmemekle ilgili birçok soru yöneltildi. O şu anda yapay solunum yapıyor. Yoksa o gün ölmüş olacaktı. Neredeyse ölüyordu da bu yapay yollar olmasaydı gerçekten başka bir bedene, başka bir rahme girmiş olacaktı. Ama geri geldiğinde ben burada olmayacaktım. Kendisine başka bir usta, hele benim gibi çılgın bir usta bulup bulamayacağını kim bilebilirdi? Hem ayrıca birisi benimle böyle derin bir bağ kurduktan sonra başka bir ustayla yapamayacak. Çünkü diğer ustalar ona fazlasıyla düz, sıkıcı ve cansız gelecektir. Bu yüzden biraz daha kalmasını istedim. Başardığı son şey yapmakla ilgili hiçbir şey yapmamı durumu arasında sınırı aşmak oldu. Onun hala içinde olan bir şeyler yok oldu. O artık hazır. Artık ona veda edilebilir. Bunu kutlayabilir. Onu layığıyla uğurlayabiliriz. Ona müthiş bir mutlulukla iyi yolculuklar dileyin. Danslarınız ve şarkılarınızla birlikte gönderin onu. Onu görmeye gittiğimde aramızda gerçekleşenler şunlardı. Gözlerim kapalı olarak yanında bekledim. Müthiş mutluydu. Bedeni artık tamamen kullanılmaz durumda. Cerrahlar, beyin cerrahları ve diğer doktorlar endişeliydi. Tekrar tekrar kafamda neler döndüğünü, onun hayatta kalmasını neden istediğimi sorup duruyorlardı. Onlara göre bu anlamsızdı çünkü bir şekilde kurtulmaya başarsa bile beyni asla düzgün çalışmayacaktı. Ben de onun bu durumda olmasını istemeyeceğime göre gitmesini daha iyi olurdu. Neden onu yapay yollarla solunumunu, solunumunu sürdürmesini istediğim konusunda endişeliydiler. Bazen kalbi bile duruyor yapay olay kendinden çalıştırılması gerekiyordu. Dün bir iflas etmeye başladı ve içeride büyük bir ödem oluştuğu için kafatasında bir delik açılmak zorunda kaldı. Bu doğuştan gelme olması gereken bedeninin programına dahil bir durumdu. Ama o çok güzel idare etti. Ölüm gerçekleşmeden önce bu yaşamı o en yüce çiçeklenme için kullandı. geriye çok az bir şey kalmıştı. Dün gece o da yok oldu. Dün gece ona bir Kirti artık her şeyin ötesine benim kutsanmamla gidebilirsin dediğimde sevinçten neredeyse aykırdı. Harika. O kadar da değil diyerek ona bir öykü anlattım. Bir karga bir ile tanışıp anlatmaya başlamış. Cennette müthiş bir parti verilecek. Kurbağa kocaman ağzını açıp harika demiş. Karga devam etmiş. Müthiş yemek ve içecekler olacak. Kurbağa yine harika diye yanıt vermiş. Güzel kadınlar gelecek ve Rolling Stones da canlı olarak çalacak. Kurbağa ağzını daha da açıp harika Harika ve karga eklemiş ama büyük ağzı hiç kimse içeri alınmayacak. Bunun üzerine kurbağa dudaklarını sıkıca büzüp şöyle mırıldanmış. Zavallı timsah büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Vimal Kirti bir güzelliğe sahip o başka bir bedene dönmek zorunda kalmayacak çünkü uyanmış olarak bir budalık durumuna gidiyor. Bu nedenle hepimiz canlanmalı, dans edip şarkılar söylemeli ve bunu kutlamalısınız. Yaşamı ve ölümü kutlamayı öğrenmeniz gerek. Yaşam gerçekten ölümün olabileceği kadar müthiş değildir. Ancak ölümün müthiş olabilmesi için kişinin dördüncü etaba Turiya'ya erişmesi gereklidir. Normal olarak beden, zihin ve kalple özdeşmekten kopmak güçtür. Ama Mimar Kirti için bu çok kolay gerçekleşti. O bu özdeşmeyi noktalamak zorundaydı. Çünkü beden zaten ölmüştü. Beş gündür ölüydü. Beyin iflas etmişti. Kalp ise uzaklara gitmişti. Geçirdiği kaza yalnızca dışarıdan bakanlar için bir kazaydı ama bir Kirtin'in kendisi için belli bir yüzleri örtülmüş bir kutsamaydı. Böyle bir bedende kendinizi daha fazla özdeştirebilirsiniz. Böbekler çalışmıyor, solunum çalışmıyor, kitap çalışmıyor. Beyin tamamen zarar görmüş. Böyle bir bedenle nasıl özdeşebilirsiniz? Bu imkansız. Yalnızca biraz açıklıkla kendinizi ayırabilirsiniz. Ve o bunu yaptı. Çünkü bu kadar açıklığa sahipti. Bu kadarını geliştirmişti. Bu yüzden anında farkına vardı ki ben beden değilim, ben zihin değilim, ben kalp de değilim. Bu üçünü geçebildiğiniz zaman dördüncü etap yani Turia'ya erişirsiniz ve o sizin gerçek duanızdı. Ona bir kez erişildiğinde bir daha asla kaybedilmez. O benim fıkralarıma bayılırdı. Bu onun için son konuşma olduğuna göre bu fıkra da onun için. İtalyan bir çift aceleyle hastaneye gidiyordu. Çünkü kadın doğum yapmak üzereydi. Fakat yolda korkunç bir kaza oldu ve adam komaya girerek hastaneye kaldırıldı. Kendine geldiğinde ona 3 aydır komada olduğunu, karısının iyi olduğunu ve biri kız, biri olan ikiz babası olarak gurur duyması gerektiğini söylediler. Mümkün olduğu kadar yakın zamanda hastaneden ayrılıp ailesine koştu ve evde bir süre geçirdikten sonra karısına, çocuklarına ne isim koyduklarını sordu. Karısı yanıt verdi. İtalyan geleneklerine uyarak isimlerini ben koymadım. Yeni doğan bebeklerin isimlerini koymak erkeğin işidir. Ama sen komada olduğun için bu görev oğlan kardeşine düştü. Bunu duyan koca oldukça üzgün bir şekilde şöyle dedi. Oğlan kardeşim tam bir salaktır. Onun dünyadan haberi yoktu. Çocuklara ne isim koydu? Karısı kız olana Deniz ismini koydu. Yanıt verdi. Hey bu fena değil. Peki erkek olana? Di nefiv. Oldu. Bunlar benim felsefemin 3 öğesi. Yaşam, aşk ve KK. Yaşam yalnızca bir tohumdur. Aşk bir çiçektir. KK ise bir kokudur. Yalnızca dünyaya gelmiş olmak yetmez. Kişi yaşam sanatını öğrenmelidir. Bu meditasyonun A'sıdır. Daha sonra kişi sevme sanatını öğrenmelidir. Bu ise meditasyonun B'sidir. Ve sonra kişi gülme sanatını öğrenmelidir. Bu da meditasyonun cesidir ve meditasyonun yalnızca 3 maddesi vardır. Bugün Vimal en güzel şekilde uğurlamalısınız. Onu kahkahalarla uğurlayın. O burada sizin gülümseyişlerinizle, kahkaha atışlarınızla bizimle birlikte olacaktır. O burada çiçeklerin, güneşin, rüzgarın, yağmurun içinde yaşayacaktır. Çünkü hiçbir şey yok olamaz. Hiç kimse gerçekten ölmez. Yalnızca sonsuzluğun bir parçası haline gelir. Bu yüzden gözlerinizde yaşlar hissetseniz bile bırakın bunlar sevinç gözyaşları olsun. Onun elde ettiği başarının sevinç gözyaşları. Kendinizi onu nasıl özleyeceğinizi düşünmeyin. Onu nasıl tamamladığınızı düşünün. Benim yaklaşımım tamamen kutsanma üzerinedir. Benim için dün kutlamanın tüm tayfı, tüm gök ışığı, tüm renkleridir. Bunu kendiniz için büyük bir fırsat olarak değerlendirin. Çünkü onun aramızdan ayrılışını kutlarken birçoğunuz daha büyük yüksekliklere Varoluşun yeni boyutlarına erişeceksiniz. Bu mümkün olacaktır. Bunlar kaçırılmaması gereken anlardır. Bunlar kapasitelerinin son damlasına kadar değerlendirilmesi gereken anlardır. 5. Bölüm Bütünüyle keyfine varın. Gün ışığıyla aydınlanan doruklardan bir manzara. Karanlıktan aydınlığa. Sevgili Oşo, Babanızın dün gerçekleşen ölümü üzerine bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bu asla bir ölüm değildi. Ya da toptan ölümdü. Zaten bu ikisi de aynı anlama gelir. Onun bu şekilde ölmesini umuyordum. Herkesin arzu etmesi gereken bir şekilde öldü. Samadhi yani aydınlanma halinde bedeni ve zihninden tamamen bağımsızlaşmış olarak. Hastanede olduğu 3 ay içerisinde ziyaretine yalnızca 3 kere gittim. Ne zaman ölümün kıyısında olduğunu hissettiysem o zaman gittim. İlk iki ziyaretimde öldüğü takdirde yeniden dünyaya gelmek zorunda kalacağından korktum biraz. Bedene bağımlılık tamamen yok olmamıştı. Meditasyonu her gün biraz daha derinleşiyordu ama yine de onu bedeneyle bağlayan zincir tamamen kırılmamış yerinde duruyordu. Dün onu bir kez daha görmeye gittiğimde sonsuz mutluluk duydum. Çünkü artık doğru bir şekilde ölebilirdi. Artık bedeni onu ilgilendirmiyordu. Dün sabaha karşı üç sularında sonsuzluğa göz atabilme şansına ilk kez erişti ve bir anda artık öleceğinin farkına vardı. Bu beni ilk yanına çağrışıydı. Diğer iki seferde kendi kararımla gitmiştim. Dün beni çağırdı çünkü öleceğini kesin olarak biliyordu. Bana veda etmek istiyordu ve bunu çok güzel bir şekilde gözlerinde yaşlar olmadan daha fazla yaşamak için artık hiçbir özlem duymaksızın gerçekleştirdi. Bu yüzden bu bir ölümden çok sonsuzluğun içine doğuştur. Zamanında öldü ve sonsuzluğa doğdu. Ya da tamamen öldü yani bir kez daha dünyaya geri gelmeyecek şekilde. Bu edinilebilecek en büyük başarıdır. Bundan daha yüce bir şey yoktur. Bu dünyadan tam bir sessizlik, neşe ve huzur içinde ayrıldı. Dünyadan kutlanmaya değer bir biçimde bir nülüfer çiçeği gibi ayrıldı. Bu ender anlar sizin nasıl yaşanıp nasıl öleneceğini öğrenebilmeniz için eşsiz fırsatlardır. Her ölüm bir kutlanmaya dönüşmelidir. Ancak bu yalnızca sizi varoluşun daha yüksek boyutlarına taşıyabilmesi mümkündür. O aydınlanmış olarak öldü ve benim her sinyasim için arzu ettiğim ölüm biçimidir. Aydınlanmamışsanız yaşam çirkindir ama aydınlandığınız zaman ölüm bile güzelleşir. Aydınlanmamışsanız yaşam çirkindir. Çünkü acıyla dolu bir cehenneme benzer. Aydınlığınızda ise ölüm tanrısal olana açılan bir kapı gibidir. Artık acı yoktur. Cehennem de yoktur. Aslında tam tersine bu tüm acıları, tüm cehennemleri terk etmektir. Bu şekilde öldüğü için son derece mutluyum. Unutmayın meditasyon ne kadar derinleşirse beden, zihin, bileşkenizden de o derece uzaklaşırsınız. Ve meditasyon en üst noktaya ulaştığında artık her şeyi görebilirsiniz. Dün sabah kesin olarak ölümün kapıyı çaldığının farkındaydı ve beni çağırdı. Bu beni ilk çağırışıydı ve onu gördüğüm anda artık bedeninde olmadığını anladım. bedene ait tüm acılar yok olmuştu. Doktorların kafasını karıştıran neden buydu. Beden tamamen normal bir şekilde işliyordu. Bu yüzden onların beklediği son şey ölmesiydi. Ondan önceki herhangi bir gün ölebilirdi. Derin acılar içindeydi ve bedeni ciddi sorunlarla doluydu. Kalbi düzgün işlemiyor, nabzı bulunamıyor, beyninde bacağı ve elinde kan pıhtıları saptırmıyordu. Dün ise durumu kesinlikle normale dönmüştü. Onu muayene edip ölmesinin olanaksız olduğunu, hiçbir sorun veya tehlikenin mevcut olmadığını söylediler. Ama bu böyledir. Tehlikenin olduğu gün doktorlara göre tehlikesizdir. Bir önce hastaneye yatırıldığında geçirdiği ilk 24 saat ise en tehlikeli zamandı. Öleceğinden korkuyorlardı ama ölmedi. Daha sonraki 24 saat boyunca hala kurtulup kurtulmayacağı hakkında bir şeyler söyleyemiyorlardı. Hatta bir cerrah kan pıhtıları başka giderse onu kurtarmak mümkün olmayacağı için tüm bacağını kesme önerisini bile getirmişti. Ben bacağın kesilmesine karşı çıktım çünkü insan er ya da geç ölecekse bedenin şeklini bozup daha fazla acı çektirmenin ne anlamı vardı? Yalnızca yaşamak yaşam süresini uzatmak da anlamsızdı. Bu yüzden karşı çıktım ve bu doktorları şaşırttı. Fakat o neredeyse 4 hafta boyunca yaşamaya sürdürünce benim haklı olduğuma bacağı kesmenin gereksiz olduğuna karar verdiler. Bacak kurtuluyor adeta diriliyordu. Hatta yeniden yürümeye başlamıştı ki bu doktor Sardesai için bir mucizeydi. Bu kadarına tekrar yürüyecek olmasını ummuyorlardı bile. Dün tamamıyla normaldi. Her şey normale dönmüştü. Bu durum benim için ölümün gerçekleşmesinin artık mümkün olduğunun işaretiydi. Eğer meditasyon ölümden önce gerçekleşebilirse... Her şey normale döner. Kişi ölürken kusursuz bir sağlığa kavuşu. Çünkü gerçekte ölmüyor. Yalnızca daha yüksek bir boyuta geçiyordu. Beden bu durumda bir sıçrama tahtası görevi görür. O yıllardır meditasyon yapıyordu. Ender bulunan bir adamdı. Onun gibi bir baba zor bulunur. Oğlunun öğrencisi olan bir baba. Bu çok enderdir. İsa'nın babası oğlunun öğrenci olmaya cesaret edemedi. Buda'nın babası için ise bu seneler aldı. Ama benim babam yıllardır meditasyon yapıyordu. Her gün 3 saat boyunca sabah 3 ile 6 arası meditasyona oturuyordu. Dün bile hastanede olmasına karşın bunu sürdürdü. Olay dün gerçekleşti. Kişi bunun ne zaman olacağını bilemez. İnsan kazmayı sürdürürse bir gün suyun kaynağıyla bilincin kaynağıyla karşılaşır. Dün bu gerçekleşti. İyi bir zamanlama ile gerçekleşti. Bedenini bir gün önce bile terk etmiş olsaydı kısa süre sonra başka bir bedene geri dönecekti. Çünkü hala bir parça bağlanma mevcuttu. Ancak dün defter tamamen temizlenmişti. Zihinsizlik durumuna erişip bir buda gibi öldü. Zaten kişi budalalık durumundan daha fazla ne isteyebilir? Benim burada tüm çabam sizlerin birer buda gibi yaşayıp birer buda gibi ölmenize yardımcı olmaktır. Bir budanın ölümü her ikisini de kapsar. Bir ölüm değildir çünkü yaşam sonsuzdur. Yaşam doğumla başlayıp ölümle sona ermez. Milyonlarca kez doğdunuz ve öldünüz. Bunlar sonsuzluğa doğru çıktığınız kutsal yolculuğun içinde yalnızca küçük bölümlerdir. Ama bilinciniz açık olmadığı için yaşamın ve ölümün ötesinde olanı görememektesiniz. Daha bilinçli bir hale geldikçe asıl yüzünüzü göreceksiniz. O dün bunu gördü. Tek elin çırpış sesine, sessiz sesi duydu. Bu yüzden bu bir ölüm değildi. Sonsuz yaşama erişmektir. Diğer yandan toptan ölüm olarak da nitelendirilebilir çünkü o artık geri gelmeyecektir. Neşe ve sevinç duyun. Ölümsüz gerçek Her zaman yaşam nehriyle birlikte akın. Asla akıntıya karşı gitmeye ve nehirden hızlı akmaya çalışmayın. Yalnızca mutlak rahatlık içinde hareket edin ki kendinize her an evinizde gibi huzur içinde varoluşla barışık hissedin. Anımsamanız gereken ikinci şey ise yaşamın kısa olmadığıdır. Yaşam sonsuzdu ve aceleye hiç gerek yoktu. Acele etmek ancak bazı şeyleri kaçırmanıza neden olur. Varoluşun içinde acele eden herhangi bir şey rastladınız mı hiç? Mevsimler zamanı geldiğinde gelir. Çiçekler zamanı gelince açar. Ağaçlar yaşam kısa diye büyümek için acele etmez. Tüm varoluş yaşamın sonsuzluğunun farkındaymış gibi görünmektedir. Biz hep buradaydık ve hep burada olacağız. Tabii ki aynı şekilde aynı bedenlerle değil. Yaşam evrilmeye, daha yüksek etaplara ulaşmaya devam ediyor. Ama hiçbir yerde ne bir son mevcut ne de bir başlangıç. Siz başlangıçsız bir yaşamla sonsuz bir yaşam arasında varılmaktasınız. Her zaman bu iki sonsuzluğun ortasında, her iki taraftasınız. Ancak her zaman kendi doğanızla uyum içerisinde olmalısınız. Bazı ağaçlar yavaş, bazıları hızlı büyütür. Ne yavaş büyümenin ne de hızlı büyümenin özel bir yanı yoktur. İki ağacında paylaştığı ortak bir özellik varsa o da ikisinin de kendi dualarını izlemekte olduğudu. En sonuna kadar araştırın. Sevgili Osho, ruhun ölümünden sonra var olduğuna ve farklı bir yaşam formuna doğru göç ettiğine ya da evrenin içinde çözüldüğüne nasıl inanabiliriz? Ben hiçbir zaman sizden bir şeye inanmanızı istemedim. Benim kişisel deneyimim ruhun ölümden sonra var olduğunu ve farklı bir yaşam biçimine doğru göç ettiğini ve sonuç olarak daha fazla öğrenecek bir şeyi sorgulayacak sorusu, arayış ya da arzusu kalmadı en üst nokta olan kesin tatmin noktasına ulaşıp tamamlanmayı, aydınlanmayı gerçekleştirdiği zaman da kendiliğinden evrenin içinde çözülüp gittiğini gösterir. Bu göçü tekrar deneyimlemenin temel gerekliliği yaşam için arzu duymak, tatmin edilmesi gereken bir arzuya sahip olmaktır. Tekrar tekrar doğmakta olan siz değil, asla tatmin edilemeyeceği için varlığını sürdürmeye devam eden arzunuzdur. Siz yalnızca bir gölge gibi bu arzunun peşinden gidersiniz. Buna inanmanız gerektiğini söylemedim. Hatta inanmamanızı kuşku duyup bu konuyu araştırmanızı yerlerim. Ben yalnızca size bir araştırma yetiyorum, bir inanca değil. Benim dinim bir inanç değildir. Benim dinim en üst gerçekliğe doğru bir araştırmadır. Bu yüzden ben ne dersem diyeyim her zaman bunun arkasındaki temel neden bir doğmayı kabul ettirmek yerine sizi bir arayışa itmektir. Ben ruhun ölümden sonra da var olduğunu söylediğimde bu sizin için yalnızca bir hipotezden ibarettir. Benim içinse bu bir deneyimdir. Ben buna inanmıyorum, bunu biliyorum. Ruhun göç ettiğini söylediğimde kendi deneyimimden yola çıkıyorum. Ben geçmiş hayatlarımı anımsıyorum. Bu göçü bizzat yaşadım. Benim kafamda herhangi bir soru ya da şüphe yok. Ama bunu sizlere inandırmak için söylemiyorum. Yapmaya çalıştığım şey, geçmiş hayatlarımla ilgili bu tuhaf araştırmaya ilgi duymanızı sağlamak. Eğer ben her şey bilincinizde kayıtlı olduğu ve hiçbir şey asla yok olmadığı için bu geçmiş hayatları anımsayabiliyorsam, siz de basamaklara inip bilincinizin içine girebilir ve geçmiş hayatınızla ilgili şeyler öğrenmeye başlayabilirsiniz. Bir şey öğrendiğiniz zaman ona inanmaya ihtiyacınız kalmaz. Çünkü artık biliyorsunuzdur. Bilmediğiniz bir şey ise asla inanmayın. Çünkü inandığınız zaman asla öğrenemezsiniz. Ve bir şey bildikten sonra ona inanmak saçma gelecektir. Zaten bilince inanmanın ne anlamı kalır ki? Güneşin, güllerin varlığına inanmaz. Onların var olduğunu zaten bilirsiniz. Tanrı'ya inanırsınız çünkü Tanrı'yı bilemezsiniz. Ruhu da inanırsınız çünkü ruhu da bilemezsiniz. Düne küçük bir bakış atmak. Sevgili Oşo. Zaman zaman o an içinde bulunduğum durumun tam olarak daha önce tekrarlanmış olduğu hissine kapılıyorum. Başkalarının da aynı hissi yaşadıklarını ve bunun dejavu olarak tanımlandığını duydum. Her zaman bu deneyimin ne olduğunu ve meditasyonla bağlantısı merak etmişimdir. Bunu anlamama yardımcı olabilir misiniz? Dejavu olarak tanımlanan deneyime kendine ait bir gerçeklik taşır. Çünkü bu sizin dünyaya ilk gelişiniz değildir. Başınızdan birçok yaşam ve ölüm deneyimi geçti. Ve doğal olarak binlerce yaşamın içerisinde aynı yerlere gelmemek, aynı yüzlerle karşılaşmamak, bir ağaç görüp aynı ağacı daha önce kesinlikle görmüş olduğunuzu hissetmemek olanaksızdır. Bu his şüpheye yer bırakmayacak denli kesin bir histir. Sizin hayal ürününüz değildir. O kişiyi daha önce görmüş ya da en ince ayrıntısına kadar o durumun içinde daha önce buluşmuştunuz. Bu çok tuhaf bir istir, İnsanın başını döndürür. Ama aynı zamanda Hindistan'ın dışında doğmuş olan bütün dinlerin eksik olduğunu da kanıtılır. Çünkü bu dinler dejavu deneyimini açıklayamazlar. Reenkarnasyon fikrine sahip olmadıktan sonra dejavu deneyimine açıklık getirmek olanaksızdır. Bir kasabaya varıyor ve bir anda daha önce bulunmuş olduğunuzu hissediyorsunuz. Sağa saparsanız nehre, sola saparsanız tren istasyonuna ulaşacağınızı biliyorsunuz. Ve bunu denediğiniz zamanda gerçekten nehre ya da istasyona varıyorsunuz. Yoldaki ağaçları, nehri daha önce bir filmde ya da rüyada görmüşçesine tanıyorsunuz. Dejavu geçmişten gelen ve bir şekilde şimdiki zamanı karışan küçük bir kesittir. Bu gerçekliktir ve bu gerçeklik dejavu yani geçmiş yaşamlardan kalma anılar defalarca kanatlanarak reenkarnasyon teorisine yalnızca dini bir teori olmaktan çıkarıp bilimsel bir gerçekliğe dönüştürür. Tabii bilimin daha açık fikirli olacağı beklenen o zamanın gelmesini bekleyerek. Sorun şu ki bilimde tüm ilerlemeler yalnızca tek bir yaşamın varlığını kabul eden ve bu konuda ön yargılı olan batıda gerçekleşiyor. Yine de dünya her geçen gün biraz daha küçülüyor. Er ya da geç bilim, insan gelişimini, meditasyon ve bilincin dönüşümü için hayati önem taşıyan bu olguyu dikkate almak zorunda kalacaktır. Kişi geçmiş hayatlarını anımsadıkça ölümden sonra da bir geleceğe sahip olduğunu kanıtını bulmuş olacaktır. Geçmiş yaşamları anımsayarak aynı zamanda buraya farklı bir cisme ve ismi sahip olarak dönecek oluşunuzun da kanıtıdır. Bilim tek bir yaşama dayalı Musevi, Hristiyan ve Müslüman inancından sıyrılıp farklı bir yön aldığı zaman ki bunun gerçekleşeceğinden hiç huşkum yok, reenkarnasyon bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçeklik kazanacaktır. Bu tek yaşam inancı zaten oldukça saçmadı. Çünkü varoluşta hiçbir şey ölmez. Her şey var olmaya devam eder. Yalnızca şekilleri değişir. Yaşam söz konusu olduğunda neden bunun tersi olsun ki? İnsanlar aynı tür bir yaşamı binlerce kez sürdürdüklerinin farkına vardıkları zaman ki reenkarnasyon teorisi böyle bir fayda sağlamak üzere harekete geçirilmiştir. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmış olmanın ne kadar sıkıcı, bıkkınlık verici olduğunu ve buralardan bir ders çıkaramamış, bir kazanç sağlayamamış olmanın ne kadar korkunç olduğunu göreceklerdir. Binlerce yaşantınızda aynı iktidar ve para hırsıyla mücadele ettiniz ve hala bunu sürdürmektesiniz. Demek ki her yaşam deneyimi siliniyor ve her seferinde sıfırdan başlıyorsunuz. Bilimsel uyar kanıtlandığında aynı aptalca oyunları tekrarlamanız da çok güçleşecektir. Yeterince oynadınız artık değişme bilincinizi yükseltme zamanıdır. Bu adeta bir tekerlek gibi bir yaşamdan diğerine tekrar tekrar dönmeye devam eden vahşi çemberin ötesine geçme zamanıdır. Şu ana kadar yaptığınız her şey bilinç dışıydı. Artık olgunlaşıp bilinçli hareket etmenin zamanı geldi. Artık, artık farkındalıkla hareketi yeteri kadar bilinçsizce yaşadınız. Reenkarnasyon tekerleğinin dönmesini sağlayan şey bilinçsizliktir. Bir kez bilincinize kavuştuğunuz zaman çabalığınızın yersiz olduğunu göreceksiniz. Başarıyı birçok kez elde ettiniz ama ne için? Ölüm zaten her şeyi silmedi mi? Bu tıpkı kumdan kaleler yapmaya benzer. Rüzgar gelip kalenizi yerle bir eder. Siz de yeni bir kale yapmaya tekrar tekrar devam edersiniz ve sonuç hep aynı olur. Bilimin doğulu milyonlarca insanın yaşadığı deneyimlerin gerçeğini göz ardı etmekten vazgeçmesi sonsuz bir önem taşımaktadır. Bu bir batıl inanç değildir. Yaşamın bizim farkına varamadığımız gizlem, gizemlerinden biridir yalnızca. Bilim bu konuda keşiflerde bulundukça sizde olup bitenler karşısındaki tutumunuzda büyük değişimler olduğunu göreceksiniz. Ve amacınız da değişip bu çarkın dışına çıkmaya dönüşecektir. Bu çark sizin esaretinizdir ve bu esaretten kurtulmak gerçeğin ve özgürlüğün peşinde olanların tek arzusu olmuştur. Varlığınızın bedensiz, cisimsiz olarak da evrenin içinde kalabileceğini, cisimsiz olarak da var olabileceğini, tüm varoluşa yayılabileceğini anladıktan sonra tüm çabanız bu yüce özgürlüğe erişmek üzerine olacaktır. Biz doğuda bunu başarmış insanların yaşadığı bu en yüce deneyimi Mokşa yani mutlak özgürlük olarak tanımlarız. Bu bedenden, zihinden, etrafınızdaki her türlü zincirden, cisimden bağımsızlaşıp yalnızca saf bir bilinci dönüşmektedir. Bu durumda hala bir bireysellik, görünmez bir merkezde ben olduğuna dair bir bilinç vardır. Aslında bu ben ilk kez olarak gerçek özüme kavuştum bilincidir. Beden olmadığında hastalık da olmaz. Beden olmadığında yaşlılık ve ölüm de olmaz. Bedensiz bir bilinç doğal olarak her zaman taze, genç, özgürdür ve tüm evren ona açıktır. Onun imparatorluğu sınırsızdı. Bir gün Gautama Buda'ya şöyle sormuşlar. Mutlak bir bilince dönüşürsek yeniden dünyaya gelmeyeceğinizi ve tüm varoluşun bizim imparatorluğumuza dönüşeceğini tekrar tekrar söylüyorsunuz. Peki ya bizden önce aydınlanmış olan onca insan ne olacak? Ben nasıl tek başıma tüm evrenin efendisi olabilirim? Soru mantıklı görünebilir ama varoluşa ait değildir ve Buda'yı güldürmüştür ki o çok ender olarak gülermiş. Hatta yaşamı boyunca belki toplam 3-4 defa güldüğü söylenir. Bu da şöyle vermiş Senin mantığını anlayabiliyorum ve sana bir şey anlatacağım. Bir karşı tezde değil, yalnızca bir örnekle yapacağım bunu. Karanlık bir evde bir mum yakarsan tüm ev ışıkla dolacaktı. Bir mum daha yakabilirsin. Bu durumda iki mumun ışığının birbiriyle çatışacağını mı düşünüyorsunuz? İkinci mumun ışığı da tüm evi dolduracaktı. Üçüncü bir mum da yakabilir, tüm evi mumlarla doldurabilirsin. Hepsi kendi alevleri içinde bireyselliğini koruyacak. Ama yaydıkları ışık söz konusu olduğunda hepsi tüm odaya sahip olacaklar. Hiçbir ayrım olmayacak. Bu benim alanım, bu senin alanın diye bir şey söz konusu değildir. Işık bir nesne değildir ve binlerce mumun ışığı birbirleriyle çatışmadan tüm evi doldurabilir. O haklıdır. Karşı tez oluşturmak mümkün olmadığı halde onun verdiği örnek mükemmeldir. Durum tam olarak budur. Bir kez cisminizden kurtulduğunuz zaman, Tüm evrene yayılmış olacaksınız. Aydınlanmış olan milyonlarca başka kişi de ışıklarıyla, bilinçleriyle tüm evreni doldurmaktalar. Merkezlerinde kendilerine ait birer alev taşırlar. Ama yaydıkları ışığın sınırı yoktur. Işıklar birbirleriyle çatışamaz çünkü onlar cisimsizdir. Aynı mekan herhangi bir mücadele ya da tartışma gerekmeksizin farklı ışıklar tarafından doldurulabilir. Ve bilinç de bir ışıktır. Film boyunca uyanık kalmak Sevgili Oşu, insanın ruhunun reenkarnasyon olasılığından söz etmemiş olmasının nedeni de Bu doğu dinleriyle batı dinlerini birbirlerinden ayıran bir fark gibi görünüyor. İsa elbette ki reenkarnasyonun bilincindeydi. İncil de doğrudan olmasa da bunu işaret eden birçok ipucu vardı. Birkaç gün önce İsa'dan şöyle bir alıntı yapmıştım. Ben İbrahim'den çok önce vardım ve İsa der ki geri geleceğim. Bunun dışında bin bir tane doğrudan reenkarnasyon göndermesi mevcuttur. O reenkarnasyonun tamamen bilincindeydi fakat farklı bir nedenden ötürü bu bilgiyi yaymamayı yeğledi. İsa Hindistan'a gitmiş ve reenkarnasyon teorisinin burada nelere yol açtığını görmüştü. İsa'dan yaklaşık 5000 sene önce bu teori öğretilmekteydi. Ve bu aslında bir teori değil bir gerçektir. Yani teori gerçeğe dayalıdır. İnsanoğlunun milyonlarca yaşamı vardı. Bu bilgi Mahavira, Buda, Krishna, Rama tarafından öğretilmişti ve tüm Hint dinleri bu konuda görüş birliğine varmıştır. Hatta bu sizi şaşırtabilir ama görüş birliği içinde oldukları yegane konu da budur. Peki Hindistan dışında doğmuş olan üç dinin kaynağı Musa, İsa ve Muhammed'in bu konuda doğrudan konuşmamış olmalarının nedenledir. Bunun belli bir nedeni vardı. Ve Mısır ve Hindistan o zamanlar sürekli bir alışveriş içinde oldukları için Musa bunun farkındaydı. Bir zamanlar Afrika'nın Asya'nın bir parçası olduğu ve zamanla bu kıtadan kopup yavaş yavaş ayrıldığı üzerine bir görüş vardır. Bu görüşe göre Hindistan ve Mısır'da bir bütündü ki bu iki ülke arasında sınırsız benzerlikler vardır. Aynı şekilde Güney Hindistan'da yaşayan insanların siyah olması da şaşırtıcı değildi. Çünkü bu insanların damarlarında zenci kanı vardı. Bütünüyle olmasa bile kısmen zencidirler. Zaten eğer Afrika Asya'nın bir parçasıydı ise bu arı ırkının zencilerle karışmış olması ve Güney Hindistan'ın siyah oluşunu oldukça doğal kılar. Musa tamamen Hindistan'ın farkında olmuş olmalıdır. Keşmir eyaletinin hem Musa hem de İsa'nın orada görümlülüğü olduğu iddiası sizi şaşırtabilir. Orada ikisi için birer mezar mevcuttu. Her ikisi de reenkarnasyon teorisinin Hindistan üzerindeki etkilerini görmüşlerdir. Bu teori yüzünden Hindistan'a bir rehavet kaplamış, acele etmek diye bir kavram yok olmuştur. Hindistan'da zaman kavramı günümüzde dahi yoktur. Herkesin kolunda bir saat olmasına karşın zaman kavramı mevcut değildir. Biri saat 5'tesini seni görmeye geleceğim dediği zaman bu her türlü anlama gelebilir. Bu kişi saat 4'te de 6'da da gelebilir. Hatta hiç gelmeyebilir. Ve kimse bu durumu ciddiye almaz. Bu onun sözünü tutmadığı anlamına gelmez. Yalnızca zaman kavramı yoktur. Sonsuzluk ayaklarınızın altındayken zaman kavramına sahip olmak nasıl mümkün olabilir? Bunca çok yaşama sahipken acele etmenin ne anlamı kalır? İnsan istediği kadar ağır ilerleyebilir. Elbet bir gün varacaktır. Reenkarnasyon teorisi Hindistan'ı oldukça üşengeç ve sıkıcı bir hale getirdi. Zaman bilincinin de tamamen yitmesine neden oldu. Bu durum insanların her şeyi ertelemesine yol açtı. Oysa her şey yarına bırakıldığında kişi bugün de olduğu gibi aynı kalır ve yarın asla gelmez. Ayrıca Hindistan'da insanlar bazı şeyleri yalnızca yarına ertelemekle kalmayıp sonraki yaşamlarını bile ertelemektedirler. Musa da İsa da Hindistan'ı ziyaret ettiler ve bu durumun farkına vardılar. Muhammed ise Hindistan'a hiç gelmediği halde buraya oldukça yakın olduğu ve ve Arabistan ve Hindistan olarak sürekli bir trafik söz konusu olduğu için bu durumun farkındaydı. Bu yüzden onlar insanlara yalnızca tek bir yaşama sahipsiniz. Bu sizin ilk ve son şansınız. Bu şansı kaçırırsanız sonsuza dek kaçırmış olacaksınız demenin daha iyi bir fikir olduğunu karar verdiler. Bu buluş insanlarda yoğun bir özlem ve istek yaratacak bir dönüşüm yakalayabilmelerini kolaylaştıracak yoğunluğa ulaşmalarını sağlayacaktı. Bu durum şu soruya getiriyor. Mahavira, Buda ve Krishna bunun farkında değiller miydi? Reenkarnasyon teorisini rehaveti yol açacağını bilmiyorlar mıydı? Ondan tamamen farklı bir yöntem deniyorlardı. Ve her yöntem ancak belli bir zaman için geçerlidir. Bir kez kullanıldığında bu sonsuza kadar süremez. Çünkü insanlar ona karşı aşinalık kazanır. da Mahavira ve Krishna ve buluşunu tamamen farklı bir bakış açısıyla kullanıyorlardı. O zamanlar Hindistan çok zengin bir ülkeydi. Dünyanın en zengin ülkesi, altın ülkesi olarak görülmekteydi. Ve zengin bir ülkedeki gerçek sorun en büyük sorun sıkıntıdır. Bu şu anda batı için geçerlidir. Şu anda Amerika'da da aynı durum içinde bulunuyor ve sıkıntı en büyük sorunları haline geldi. İnsanlar öyle çok sıkılıyorlar ki ölmek istiyorlar. Krishna, Mahavira ve Buda bu durumdan yararlanmak istediler. İnsanlara bu daha hiçbir şey, tek yaşamın sıkıntısı hiçbir şeydir. Birçok hayat yaşadınız, unutmayın. Eğer bunları dinlemezseniz daha birçok yaşamınız olacak. Tekrar tekrar sıkılacaksınız. Bu sürekli dönüp duran hep aynı yaşam ölüm tekerleğidir dediler. Sıkıntıyı öyle karanlık renklerle betimlediler ki tek yaşantından bile sıkılmış olan insanlar dine gerçekten derinden bağlandılar. Kişi yaşamdan ve ölümden kurtulmalı. Bu tekerleğin bu vahşi çemberin dışına çıkmalıydı. Bu yüzden bu yöntem o zaman için oldukça geçerliydi. Daha sonra Hindistan yoksullaştı. Ülke yoksullaşır yoksullaşmaz sıkıntı ortadan kalktı. Yoksul bir insan asla sıkılmaz. Unutmayın yalnızca zengin birisi bunu karşılayabilir. Sıkıntı zengin insanlara özgü bir ayrıcalıktı. Yoksul birinin sıkıntı duyması imkansızdı. Çünkü buna zamanı yoktur. Bütün gün çalışır, akşam eve geldiğinde de öyle yorgundur ki hemen uyur. Fazla bir eğlenceye, televizyon, film, müzik, sanat ve müzelere ihtiyacı yoktur. Tüm bunlara ihtiyacı yoktur çünkü bunlara gücü yoktur. Tek eğlencesi insanın doğal olarak sahip olduğu cinselliktir. Yoksul ülkelerin zengin ülkelere göre çok fazla çocuk üretip durmalarının nedeni budur. Bu sahip olabildikleri tek eğlence biçimleridir. Hindistan yoksullaştığı anda reenkarnasyon teorisi bir kaçışa sıkıntı kaynağından çok bir umuda bir erteleme şansına dönüştü. Bu yaşamda yoksulum ama endişelenmeme gerek yok çünkü önümde daha nice yaşamlar var. Bir sonraki yaşamımda biraz daha fazla uğraşıp daha zengin olacağım. Bu sefer çirkin bir karım var ama olsun bu yalnızca bir, bu yaşam için geçerli. Bir dahaki sefere aynı hatayı yapmayacağım. Bu kez geçmiş karmalarımın cezasını çekiyorum. Bu yaşamımda yalnızca hiçbir şey yapmayıp gelecek yaşamın tadını çıkaracağım. Böyle bir yöntemi bir erteleme aracıya dönüştü. İsa bu buluşun artık işe yaramadığını artık amaçlandığı şekilde işlemediğini gördü. Durum değişmişti. Artık İsa yeni bir buluş yaratmak zorundaydı. O da şu oldu. Yaşam tektir. Ve eğer dindar olmak, meditasyon yapmak, bir sanyasin olmak istiyorsanız bunu hemen yapın. Çünkü yarının kesinliği yoktur. Yarın hiç gelmeyebilir. Bu yüzden batıda zaman bilinci aşırı gelişti. Herkes sürekli bir acele içine girdi. Bu acelenin nedeni Hristiyanlıktı. Bu yöntem de başarısız oldu. Hiçbir yöntem sonsuza dek işleyemez. Benim kişisel deneyimim bir buluşun yöntemin ancak usta yaşadığı sürece işe yaradığıdır. Çünkü o, Buna ruh kazandırır ve işleyeceği şekilde ayarlar. Usta aramızdan ayrıldığında ise bu yöntem kullanım dışı olur. Ya da insanlar onu farklı şekillerde yorumlamaya başlar. Bugün batıda bu yöntem tamamen başarısızlığa uğramış ve bir soruna dönüşmüş durumdadır. İnsanlar tek bir yaşam inancına sahip oldukları için sürekli bir acele, gerginlik, endişe içindeler. İsa onların anımsamasını istiyordu. Tek bir yaşam olduğu için. Tanrı'yı anımsayın. Peki onlar ne yapıyor? Tek bir yaşam olduğu için yiyip içip eğlenmek istiyorlar. Dünyevi zevklerin tadına ne kadar çıkarırsanız kardır. Yaşamın suyunu hemen, şimdi son damlasını kadar sıkın. Mahşa gününde neler olacağı kimin umurunda? Hem mahşar gününün gerçekten gelip gelmeyeceğini kim bilebilir? Böylesine bir aceledir ki adeta hız hastalığı hep daha hızlı, daha hızlı olmak. Kimse nereye gittiğiyle ilgilenmiyor. Yalnızca daha hızlı gitmek, daha hızlı gidebilecek araçlar icat etmekle meşguller. Ve tüm bunların çıkış nedeni bu yöntemdir. İnsanın zamanında işe yarıyordu. O, sürekli çevresindekilere dikkatli olun. Mahşer günü çok yakın. Dünyanın sonu yarışını kendi yaşam sürenize tanık olacaksınız. Ve başka bir yaşam daha yok. Ve bu şansı kaçırırsanız sonsuza kadar cehennemde yanacaksınız diyordu. Onun yaptığı aslında psikolojik bir atmosfer yaratmaktı. O, sağken bu işe yaradı. Ve bu etki ölümden sonra kısa bir süre daha devam etti. Devam etme nedeni ise onun en yakınındaki öğrencilerinin İsa'nın havasına, onun ağır ait bir şeyler taşıyor olmalarıydı. Fakat bu yöntem zamanla tam tersi bir etki yaratmaya başladı. Dünya tarihinin tanık olduğu en dünyevi medeniyeti yarattı. Oysaki arzulanan hedef, tek yaşam fikrinin insanların son derece yoğun bir dikkat ve farkındalık içinde olup, Tüm diğer arzu ve arayışlardan sıyrılarak Tanrı'nın peşine düşmeleriydi. Tüm yaşamları tek hedef doğrultusunda olacak. Tanrı'ya doğru bir arayış bir araştırmaya dönüşecekti. Fakat sonuç insanların tek yaşama sahip oldukları inancıyla bir daha dünyaya gelmeyeceklerine inanıp mutlak bir biçimde dünyevi zevkleri dönmesi ve bu sahip oldukları tek yaşamın keyfini olabildiğince çıkarmaya çalışmaları oldu. Yaşamın keyfi hemen çıkar. Yarın hayat eleme. Hindistan'daki yöntem insanları uyuşukluğa ettiği için başarısız oldu. Oysa bu da yaşadığı sürece işe yaşa Hatta o dünyanın en büyük akımlarından birini yarattı. Binlerce insan yaşamlarını bir kenara bırakıp sanyesin oldular. Yani tüm enerjilerini gerçeği aramaya adadılar. Bu da öyle bir sıkıntı atmosferi yaratmıştı ki insanlar eğer bu akımı kaçırırlarsa sıkıntıya yakalanacaklarından korktular. Fakat daha sonra bu durum tam tersine döndü. Ve bu hep böyle olacaktır. Ustalar yanlış anlaşılmaya mahkumdur. Hem insanlar öylesine kurnaz ve diplomatiktirler ki her zaman bu yöntemlere olduğu gibi yok edecek bir yol bulurlar. İsa yaşamın sonsuz olduğunu, reenkarnasının bir gerçeklik olduğunu çok iyi biliyordu. Bu bilgiden dolaylı olarak söz etti. Belki en yakın öğrencilerle paylaştı ama kitlelerle paylaşmadı. Bunun altında yatan basit neden İsa'nın Hindistan'daki durumunu görüp farklı bir şeyin denenmesi gerektiğini kavramasıdır. Ben de diğer yöntemler artık işlemediği için birçok yeni yöntem yaratıyorum. Bu yöntemlerin yalnız ben yaşadığım sürece işe yarayacağını gayet iyi farkındayım. Diğer tüm yöntemler gibi onlar da bir süre sonra başarısızlığa uğramaya mahkum. Kendi buluştuğumun sonsuza kadar işleyeceğine inanarak kendimi aldatmıyorum. Ben buradan ayrılınca insanlar onları çarpıtmaya başlayacak. Fakat bu doğal ve kabullenmesi gereken tasanılmayacak bir durum. Bu yüzden şu anda burada olanlar lütfen uyanık olup bu yöntemlerden olabildiğince derininde faydalansın. Ben henüz buradayken bunlar kusursuz olarak işleyecektir. Benim ellerimde içsel dönüşüm için harika fırsatlar yaratabilirler. Fakat benim ellerim görünmez olduğu zaman bu kez Hindu alimlerinin, akademisyenlerin ellerine geçecekler ve aynı senaryo geçmişte olduğu gibi yeniden tekrarlanmış olacak. Dikkatli ve uyanık olun. Hiçbir zaman kaybetmeyin. Ölme Hakkı Doğal olarak insanlar emekliye ayrıldıkları zaman dinleneceklerini rahatlayıp her şeyin keyfini çıkaracaklarını sanırlar. Fakat gerçekten emekli oldukları zaman dinlenmenin, rahatlamanın mümkün olmadığını görürler. Çünkü tüm yaşamları boyunca hep bir koşuşturmaca, gerginlik, endişe ve keder içinde olmuşlardır. Şimdi sırf emekliye ayrıldıkları için bedenleri 60 yılda kazandıkları alışkınlıklardan bir anda kurtulamaz. Ve yaşlılık gitgide uzamaktadır. Avrupa'da 80, 90, 100 hatta 120 yaşına kadar yaşamak artık ender bir durum değildi. Sovyetler Birliği'nde özellikle Kafkaslar'da 150 yaşını aşmış binlerce insan vardır. Hatta 180 yaşına kadar ulaşmış birkaç yüz insan bile vardır. Bu kimseler hala tarlalarda, bahçelerde çalışmakta, iş yapmak istemektedirler. 180 yaşına kadar yaşayacak olan bir insan 60 yaşında emekliğe ayrılamaz. O ömrünün yalnızca 3'te 1'lik kısmını yaşamıştır ve diğer üçte 2'lik kısım önünde bomboş uzanmaktadır. Ona hala bir takım işler bulmanız gerekir. Fakat işler zamanla insanlardan daha hızlı ve daha iyi çalışan makinelerin ellerine geçmektedir. Bir makine 1000 kişinin yerine geçebilir. 10.000 kişinin yapabileceği bir işin üstesinden tek bir bilgisayar gelebilir. Peki ya o 10.000 kişiye ne olacak? Bu insanlar ölmeyi isteyecekler. Dünya çapında gelişmiş ülkelerde bu konuda hareketler oluşmuştu. Yaşlı insanlar intihar etmek için yasal bir hak talep etmektedirler. Ve kimse bu yüzden onları suçlayamaz. Onlar biz yeteri kadar yaşadık ve kendimize böyle sürüklemeye devam etmek gereksiz bir işkenceye dönüştü. Artık mezarlığımızda istirahata çekilmek istiyoruz. Her şeyi gördük, her şeyi yaşadık. Artık bizler için umut edecek, hayalini kuracak, arzulayacak hiçbir şey kalmadı. ''Yarın bizler için içi boş ve ürkütücü bir hal aldı. Ölmek daha iyi.'' diyorlar. Bu yüzden böyle bir akım gelişti. Ötenazi akımı ve, bir, ve ben bu akımı destekliyorum. Her devlet, her hastane ölmek isteyen hastalar için olanaklar geliştirilmeli. Bu uygulamaya belli sınırlamalar getirilebilir. Söz gelimi 80 yıllık bir yaşamdan sonra kişi ölmeyi isterse, onun bu son ayında dinlenebilmesi, arkadaşlarını davet edebilmesi, Eski dostlara, iş arkadaşlarıyla buluşum, güzel müzikler, roman ya da şiirler dinleyebilmesi için hastanede güzel bir yer ayarlanabilir. İnsanları gereksizce taciz etmenin ne anlamı var? Onların tek bir iğne ile sonunda ölüme dönüşeceklerin bir uykuya dalmalarını sağlayabiliriz. Kesinlikle eminim ki devletler ve tıp bilimi bu uygulamanın önüne açmak zorunda kalacak. Çünkü kişi yeteri kadar yaşadığında artık çocukları bile yaşlanıp 60 yaşlarına emeklilik yaşlarına geldiğinde ve zamanı geldiğinde hissettiği bu son derece insani bir durumdur. Doğma zamanımızı seçmekte özgür değilsiniz ama en azından ölme zamanınızı tarih ve saatinizi seçmekte özgür olmalısınız. Bu en temel insan haklarından biri haline gelmek zorundadır. Kutlamanın ölümden haberi yoktur. Ölüm yaşamanın hizmetindedir. Yaşam asla ölmez. Fakat bilinçsizlik halinde nedeninin açıkça farkında olmadığı şeyleri yapmaya devam edersiniz. Hareket etmeye devam edersiniz çünkü herkes etmektedir. Fakat nereye doğru ya da ne için hareket ettiğinizi bilemezsiniz. Yaşamaya devam edersiniz çünkü herkes eder ama bunu bilinçsiz bir şekilde yaparsınız. Neden? Neden yarın sabah uyandığınızda soluk almaya sürdürmelisiniz? Tüm geçmişiniz bunun boş yere olduğunu kanıtlıyor. Ve kazara birinci uyanmış bir insanla karşılaşmadığınız sürece bunun böyle sürüp gideceğini de gayet iyi biliyorsunuz. Uyanmış olan insanlarsa yüzyıllardır geçtikçe öyle azaldı ki böyle biriyle karşılaşmanız pek olası değil. Ancak yalnızca uyanmış olan kişi sizi uyandırabilir. Sizi sarsıp yapmakta olduğunuz şeyle ilgili birkaç bilinç kazandırmanızı sağlayabilir. Bu yaşam değil. 70-75 senede tamamlanacak olan yavaş bir ölümdür. Her gün, her an ölmektesiniz. Dünyadaki büyük kitlelerin bildiği, uyguladığı yalnızca bu yavaş ölümdür. Yalnızca uyanmış olan o birkaç kişi yaşamın o büyük gergit dalgasından haberdardır. Bu sizin yaşamınız. Bazı şeyleri neden yapıyorsunuz? Neden bir takım şeyleri satın alıyorsunuz? Ömrünüzü nasıl geçiriyorsunuz? Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Yalnızca bir uyur gezersiniz. Herkes sizi kandırabilir. Zaten politikacılarda din adamları da bunu yapmaktadır ve sizin bu bilinçsiz de son derece doğaldır. Yalnızca bilinçli bir insan istismar edilemez. Yalnızca bilinçli biri gerçekten yaşar ve gerçekten yaşayanlar huzur içinde sessizce yüzlerinde bir gülümsemeyle ölür. Yüzünde gülümsemeyle ölen bu insanlar için aslında ölüm yoktur. Çünkü onların bilincinin derinliklerinde geride bırakılan yalnızca Beden olduğuna dair mutlak bir kesinlik vardır. Yaşam her zaman sürmüştür ve her zaman da sürecektir. Henüz zaman varken sanatı öğrenmek. Mutsuz musunuz? Hemen şarkı söylemeye, dua etmeye, dans etmeye başlayın. Ne yapabiliyorsanız yapın ki zamanla adi metal değerli metale altına dönsün. Anahtarı bir kez bulduktan sonra yaşamanız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Onunla her kapıyı açabilirsiniz. Esas anahtar budur. Her şeyi kutlamak. Üç Çinli Aziz'in öyküsünü duymuştum. Kimse gerçek isimlerini bilmez. Üç Gülen Aziz olarak tanınırlarmış. Çünkü bundan başka hiçbir şey yapmaz. Yalnızca gülerlermiş. Böyle gülerek bir kasabadan diğerine gezerek her kasabanın pazar yerinde durup şöyle göbeklerini tuta tuta bir güzel kahkahalarla gülerlermiş. Tüm pazardakiler onların etrafını sararmış. Herkes gelir, dükkanlar kapanır, insanlar pazar almak için gittikleri şeyleri unuturmuş. Bu üç insan gerçekten güzellermiş. Gülüp dururken göbekleri de sallanırmış. Sonra bu gibi bir hastalık gibi yayılır, diğerleri de gülmeye başlarmış. En sonunda tüm pazar yeri kahkahalara boğulur, ortamın havası bir anda değişirmiş. Birisi onlara bizlere bir şeyler söyleyin dediğinde bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz yalnızca gülerek buraların havasını değiştiriyoruz diyorlarmış. Az önce insanların hırsla paradan başka bir şey düşünmediği çirkin bir yerden bu üç deli adam gelip gülmeye başlayınca tüm pazar yerinin havası gerçekten değişivermiş. Artık herkes satıcı ya da müşteri olmaktan çıkar oraya alışveriş yapmaya geldiklerini unuturlarmış. Kimsenin para hırsıyla ilgisi kalmaz. Herkes kahkahalar atıp dans ederek bu üç delinin etrafını dönmeye başlamış. Böyle anlarda birkaç saniyelerine de olsa yeni bir dünyanın kapılarını açıyorlarmış. Bu üç adam Çin'in her tarafını bir yerden diğerine bir köyden ötekine dolaşıp insanların gülmesine yardımcı olmuşlar. Üzgün insanlar, kızgın insanlar, paragöz insanlar, kıskanç insanlar hepsi onlarla birlikte kahkahalar atmış. Ve birçok insan bu anahtara bir dönüşümün mümkün olduğunu hissetmiş. Sonra köylerden birinde bu üç adamdan birisi ölmüş. Köylüler toplandı. şimdi sorun çıkacak. Bakalım şimdi nasıl gülecekler. Bir arkadaşları öldüğüne göre artık ağlamaları gerek demişler. Fakat yanlarına vardıklarında görmüşler ki geriye kalan iki kişi dans ediyor. Kahkahalarla ölümü kutluyorlarmış. Köylüler artık bu kadarı da fazla. Bu kadara ayıp. Biri öldüğü zaman dans edip gülmek saygısızlıktır demişler. Ama onlar şöyle yanıt vermiş. Siz neler olup bittiğini bilmiyorsunuz. Üçümüz hep önce kimin ölceğini düşünüyorduk. O kazandı. Biz kaybettik. Tüm yaşamımız boyunca onunla beraber güldük. Şimdi onu başka bir şekle nasıl uğurlayabiliriz ki? Kahkahalar atmalı, neşelenmeli ve kutlamalıyız. Tüm yaşama boyunca gülmüş birine başka türlü elveda denmez. Biz gülmezsek o bize gülecek. Ve sizi de Siz de bu tuzağa düştüğünüz ha? diye düşünecektir. Biz onun öldüğünü kabul etmiyoruz. Kahkaha nasıl ölür? Yaşam nasıl ölür? Kahkaha sonsuzdur. Yaşam sonsuzdur. Kutlamaya devam eder. Oyuncular değişir ama oyun devam eder. Dalgalar değişir ama okyanus var olmaya devam eder. Siz güler sonra başkasıyla yer değiştirirsiniz ve o güler. Kahkaha hep böylece sürer gider. Siz bir şeyleri kutlarsınız sonra başkaları kutlar. Kutlama da süre. Varoluş süreklidir ve her şeyi kapsar. Varoluşun içinde bir anlık bir boşluk bile bulunmaz. Fakat o köyün insanları bunların farkında olmadıkları için o günkü kahkahalara katılmamışlardı. Sonra ölen adamın yakılma zamanı gelmiş ve köylüler toplanıp adetlere göre ölüyü yakmamız gerekiyor demişler. Ama diğer iki adam buna karşı çıkıp arkadaşımız herhangi bir adetin uygulanmamasını vasiyet etmişti. Ne yıkanacak ne de üzerindekiler değiştirilecek, olduğu gibi yakılacak. Onun isteklerine uymak zorunda demişler. Ve o zaman olanlar olmuş Bedeni ateşe verildiği anda yaşlı adamın son bir oyun oynadığı ortaya çıkmış. veya giysilerinin altına havai fişekler saklamış ve patlamalarla birlikte bir anda büyük bir ışık festivali başlamış. Bunun üzerine bütün köy halkı gülmeye başlamış. İki deli arkadaş zaten dans ediyormuş. Köylüler de onlara katılmış. Bu bir ölüm değil. Yepyeni bir yaşamın başlangıcıymış. Hiçbir ölüm aslında ölüm değildir. Çünkü her ölüm yeni bir kapı açar. Bir başlangıçtır. Yaşamın sonu yoktu. Yalnızca yeni başlangıçlar, yeniden doğuşlar mevcuttu. Üzüntünüzü kutlamaya çevirebildiğiniz zaman ölümünüzü de yeniden doğuşa çevirebilme yetisine sahip olmuş olacaksınız. Bu yüzden henüz vakit varken bu sanatı öğrenmeye bakın. Adi metali değerli metallere dönüştürmenin, simyacılığın sırrını öğrenmeden ölümün sizi almasına izin vermeyin. Eğer üzüntüyü dönüştürebilirsiniz, ölümü de dönüştürebilirsiniz. Koşulsuzca kutlamayı öğrenebilirsiniz, Ölüm geldiği zaman kahkahalar atabile, bunu kutlayabile ve mutlulukla ayrılabilirsiniz. Hatta bu durumda ölüm sizi değil, siz ölümü öldürmüş olursunuz. Bunu mutlaka bir deneyin. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Uyan ve şarkı söyle. Sevgili Oşa, ölümün kesinliği karşısında rahatlamak nasıl mümkün olabilir? Öncelikle insan ancak ölüm kesinliği kazandığında rahatlayabilir. Bazı şeyler havada kaldığı zaman kişi rahat olamaz. Eğer bugün öleceğinden emin olursanız ölüm korkunuz tamamen yok olur. Artık zaman kaybetmenin ne anlamı vardır ki? Yaşamak için yalnızca bir gününüz kalmışsa o günü tüm yorgunluğu ve bütünüyle yaşamak istersiniz. Bu birinin başına gerçekten gelmiş doktor ona yalnızca 6 aylık yöngünüz kaldı bir gün bile fazla değil. Bu yüzden bitirmeniz gereken bir şeyler varsa bitirin. Hep yapmak istediğiniz bir şey kaldıysa onu yapın demiş. Adam çok zenginmiş ve her zaman kafasında bir gün dünyayı dolaşıp tüm görülecek yerleri gezme fikri varmış. Fakat sürekli bir soru sorun yüzünden bu planı ertelemek zorunda kalıyormuş. Ancak artık erteleyecek zamanı yokmuş. Kendisi için güzel giysiler sipariş etmiş. İnsanlar onu hiç böyle gösterişli biri olarak tanımamışlar. Artık en iyi yemekleri yiyor, yaşadığı şehirdeki en güzel evde oturuyormuş. Tüm işlerini de sona erdirmiş. Onları sürdürmenin ne anlamı varmış ki? Zaten kalan 6 ay boyunca krallar gibi yaşayacak paraya sahipmiş. Tüm dünyayı dolaşıp en güzel yerleri gezmiş. En güzel insanlarla tanışmış. Aslında kısacası ölmeyi unutuvermiş. Geri döndüğü zaman 6 ay çoktan geçmiş. Teşekkür etmek için doktora gitmiş. Doktor ona sen hala hayatta mısın? Nasıl başardın bunu? Yakalandığın hastalık öyle ölümcüldü ki seni 6 ay içinde öldürmüş olması gerekiyordu diye sormuş. Adam şöyle yanıt vermiş. Öleceğim bir kez kesinleştikten sonra ölüm bir sorun olmaktan çıkıp kesin bir veriye dönüştü. Yalnızca 6 aylık ömrüm kaldığına göre olabildiğince çok boyutlu yaşamak istedim. Ve böyle yoğun ve tüm yaşadığım için herhalde zamanı gelince ölmeyi unuttum. Doktor onu muayene edip hastalığından iz kalmadığını görmüş. O 6 ay boyunca yaşamına öylesine rahatlıkla ve derin bir sevinçle tadını çıkarmış ki hastalık bile yok olmak zorunda kalmış. Ölümün kesinlik kazanması olabilecek en hayırlı şeylerden biridir. Ve ölüm tüm insanlık için hiç bu kadar kesin olmamıştır. Aslında insanlar savaş malzemeleri üretmeyi bırakıp komşularıyla savaşmak yerine onlarla birlikte şarkılar söyleyip dans etmeye başlamalıdır. Bunca zaman az kalmışken bunu kavga dönüş için harcamak doğru olmaz. İnsanlar tüm din ayrımlarını komünizm, sosyalizm ve faşizm bir kenara bırakmalıdır. Yeterince zaman varken bu farklılıklar faydalı olabilir ama artık zaman çok daralmış. Hristiyan, Hindu ya da Müslüman olmanın getirdiği farklılıklara zaman kalmamıştı. Zamanın darlığı ve küresel bir ölümün keskinliği tek başına bir dönüşüme yol açabilir. Büyük olasılıkla kendinizi başka biriyle aynı durumda bulduğunuz zaman farklı milletlere, farklı dinlere ayrılmış olmak ve bu yüzden sürekli savaşıyor olmak anlamını yitirecek. Bu güzel gezegenin keyfini ilk kez olarak berabere çıkarma olasılığı doğacaktır. Ölüm hiç gelmeyebilir de ölüm yoğunluk ve bütünlük dolu yaşayan insanlara dokunmaz. Ölüm gelse bile böyle yaşamış olan insanlar onu sevinçle karşılar. Çünkü ölüm büyük bir rahatlamadır. Öyle tam ve yoğun yaşadıkları için yorulduklarından ölüm de bir dost gibi gelecektir. Tüm bir günün yorgunluğundan sonra gece dinlenmemiz, güzel bir uyku çekebilmemiz için nasıl geliyorsa... Ölüm de öyle gelecektir. Ölümün hiçbir çirkin tarafı yoktur. Aslında ondan daha temiz bir şey bulamazsınız. Eğer ölüm korkusu mevcutsa bu yaşamla ilgili doldurulmamış bazı boşluklar olduğunu gösterir. Bu yüzden bu korkular oldukça belirleyici ve yardımcıdır. Dansınızın biraz daha hızlanması gerektiğini, yaşam meşalenizi iki ucundan birden yakmanız gerektiğini gösterir. Öyle hızlı dans edin ki dansçı kaybolup yalnızca dans kalsın geriye. O zaman ölüm korkunuzun sizi ziyaret etmesi olanaksızdı. Eğer bütünüyle burada ve bu anın içindeyseniz yarın kimin umurundadır? Yarın kendi başına becerebilir. İsa Tanrı'yı Tanrım günlük ekmeğimi ver diye dua ederken haklıdır. Yarından söz etmemektedir. Çünkü bugün kendi başına yeterlidir. Ve her anın kendi içine tamamlandığını bilmeniz gerekir. Tüm bunları bırakacak olmanın korkusu bütünüyle anın içinde yaşamamaktan gelir. Aksi takdirde ne zaman ne zihin ne de mekan kalır. Aslında dünyanın sonunun gelme olasılığının sürekli altına çiziyor oluşum. Sizlerin yarının hiç gelmeme olasılığı karşısında şu anda olabildiğince yoğun yaşamanıza yardımcı olabilmek içindir. İnsanlık tarihi içinde çok özel bir konumda bulunmaktasınız. İnsanların her zaman bir şerleri erteleyecek zamanları olmuştur. Ama sizin artık böyle bir zamanınız yok. Sizin durumunuz özel bir durumdu. Bunu endişelenmek için bir neden olarak kullanmayın. Çünkü bu zaten dünyayı sona ermekten kurtaramaz. Ne kadar zaman kalmışsa kalsın bunu öylesine derinlemesine yaşamak için kullanın ki kalan 10 yüzyıl 100 yıl değerinde olsun. Bir keresinde bir tüccara kaç yaşındasın diye sormuşlar. 360 diye yanıt vermiş. Soruyu soran adam kulaklığına inanamayıp lütfen tekrar söyler misin galiba yanlış derinlemiş. Tüccar bu kez bağırarak 360 diye tekrar etmiş. Adam beni affet ama buna inanamıyorum demiş. 60 yaşından fazla gözükmüyorsun. Bunun yerine tüccar şöyle yanıt vermiş. Sen de haklısın. Takvimlere göre yaşım 60 ama yaşantıma bakılırsa ben herkesin 6 katı fazlası yaşadım. Yani 60 yılda 360 yıllık yaşadım. Bu yoğunluğa bağlıdır. Yaşamanın iki yolu vardır. Biri sığır gibi yaşamaktır. Diğeri düzlemde tek bir çizgi halinde. İkincisi ise buda gibi yaşamaktır. Hem yükseklik hem de derinliği olan dikey düzlemde. Böylelikle her an bir sonsuzluğa dönüşebilir. Ve her anın sonsuzluğa dönüştürme sanatını öğrenemediğiniz sürece benim anlattıklarımı takip edememiş, kaçırmışsınız demektir. Dünya sona erebilir de ermeyebilir de. Bu beni ilgilendirmez. Ama tek bir nedeni için sona ereceği konusunda ısrar etmeye devam edeceğim. Sizi uyandırabilmek için önemsiz şeylerle zamanınızı harcamayın, yaşayın. Şarkı söyleyip dans edin. Dolu dolu sevin ki hiçbir korku size yaklaşmasın ve yarın ne yapacağınız endişesi de yok olsun. Bugün tek başına yeterlidir. Yaşadığında öyle doludur ki başka hiçbir şey hakkında düşünecek boşluk bırakmaz. Yaşanmadığında ise endişeler ve korkular gelmeye başlar. Dünyanın sonunun yaklaştığını vurgulayan bir tek ben değilim. Benim ısrarımın yanı sıra dünyanın içinde bulunduğu durumunda bu tezi destekliyor oluşu yalnızca bir rastlantıdır. Ancak İsa da 2000 yıl önce aynı şeyi söylüyordu. Buda da 2500 yıl önce aynı şeyi savunuyordu. Bu sizi uyandırmak için eski bir yöntemdir. Evinizin yandığını bilmediğiniz sürece koşarak orayı terk edemezsiniz. İsa ve Buda da bunu doğrulayan bir durum olmaksızın bir yöntem olarak kullanıyorlardı. Ben de bunu bir yöntem olarak kullanıyorum. Ama bu yalnızca bir yöntem değildir. İlk kez dünya küresel bir intiharı gerçekleştirebilecek bir duruma gelmiştir. Siz yalnızca yaşayın, sevin ve her anı derin bir haz ve mutluluğa çevirin. Tüm korkular böylece kaybolabilir ve tüm insanlık beni dinlerse belki dünya sona ermez ve varlığımızı sürdürebiliriz. Yaşlı insan ölünce taze değerlere sahip yepyeni bir insan ortaya çıkıp onun yerini doldurabilir.